Küçük Kadınlar Louisa May Alcott 1. Bölüm Joe halının üzerine uzanmış. ''Hediyesiz iç olur mu?'' diye söyleniyordu. Meg, eskimiş giysilerine bakarak içini çekti ve ''Fakir olmak ne kötü'' dedi. Küçük emi burnunu çekerek ''Bazı kızların bir sürü şeyi varken'' Bazılarının hiçbir şeyinin olmaması bana hiç de adil gelmiyor," diyerek onlara katıldı. Beth köşesinden doğruldu. "Ama annemiz, babamız var. Biz varız." Dört genç kızın ateşin pırıltısı vurmuş yüzleri bu güzel sözlerle aydınlandı. Ama hemen arkasından Joe'nun, "Babamız burada yok. Daha uzun bir zamanda olmayacak." dediğini duyunca yine yüzlerini astılar. Joe ''Belki de onu hiç göremeyeceğiz.'' dememişti ama babalarının çok uzakta bir savaşta olduğu hepsinin de aklından geçmişti. Bir süre kimse konuşmadı. Sonra Meg yumuşak bir sesle ''Bu nihal neden hediye alamayacağımızı hepimizin bildiği gibi annemiz anlatmıştı.'' dedi. ''Bu kış herkes için oldukça zor bir kış olacakmış. Annem erkeklerimiz orduda.'' Onca zorluk yaşarken bizim burada kendi keyfimiz için para harcamamızı doğru bulmuyor. Evet, bu duruma karşı yapabileceğimiz pek bir şey yok ama biz de kendimize göre bazı şeylerden fedakarlık etmeliyiz. Bunu da seve seve yapmalıyız. Yalnız itiraf etmeliyim ki bu durum benim de pek hoşuma gitmiyor. Almak istediği güzel şeyleri düşünerek üzüntüyle başını salladı. ''Biz az harcama yapacağız da ne olacak?'' dedi Joe. ''Her zaman birimizin sadece bir doları var. Bunu orada bağışlamakla büyük bir yardımda bulunmuş olacağımızı hiç sanmıyorum. Ne annemden ne de sizden bir şey beklediğim var ama ne zamandır kendime Undi ile Sintram adlı kitabı almak istiyordum.'' Joe tam bir kitap kurduydu. Beth de kimseye fark ettirmeden içini çekerek ben de yeni çıkan nota kitaplarından almak istiyordum diye mırıldandı. Ben Faber marka bir kutu resim kalem alacaktım. Onlara gerçekten ihtiyacım vardı dedi Emi kararlı bir sesle. Annem kendi paramızı harcamamız konusunda bir şey söylemedi diye araya girdi Joe. Eminim olan bütün paramızı vermemizi de beklemiyordur. Bence hepimiz canımızın istediği şeyleri alabiliriz. Bu kadarcık bir zevki hak etmek için çok çalıştık. Mac'in sesinden nedenle şikayetçi olduğu anlaşılıyordu. Ben paramı hak ettiğimden eminim dedi. Canım evde kalmak isterken bütün gün o yorucu çocuklara ders veriyorum. Joe benim çektiğimin yarısı kadar bile çekmiyorsun sen diye karşılık verdi. Sinirli, titiz, yaşlı bir kadınla saatlerce eve kapanmanın nasıl bir şey olduğundan haberin var mı senin? Hiç durmadan beni oradan oraya koşturuyor ama yine de hiçbir şeyden memnun olmuyor. Sonunda öyle bunalıyorum ki kendimi kaldırıp pencereden atmak geliyor içimden. Beth içini çekerek ev işlerinden kızarmış ellerini ovuşturdu. Yakınmayı sevmem ama... ''Dedi, bence dünyanın en berbat işi bulaşık yıkamak ve ortalığı toplamak. Hem bu yüzden ellerim o kadar buruşuyor ki piyanoda çalamıyorum.'' ''Hiçbiriniz benim kadar sıkıntı çekmiyorsunuz.'' diye bağırdı Emi. ''O küstah kızlarla okula gitmek zorunda değilsiniz. Dersinizi bilmediğiniz zaman kimse sizinle alay etmiyor. Kimse kıyafetlerinize gülmüyor.'' Kimse zengin olmadığınız için babanızı mumlayıp bu yüzden sizi küçümsemiyor Burnunuz biçimsiz olduğu için de kimse sizinle dalga geçmiyor Ah mumlamak değil mimlemek demek istedin sanırım dedi Joel gülerek Ben ne demek istediğimi gayet iyi biliyorum Sadece sizin kelime haznenizi geliştirmeye çalışıyorum dedi Emin Bu şekilde mananı sözler söylemene de gerek yok Geçmişteki güzel günleri hala hatırlayan Mac, birbirinizle çekişmekten vazgeçin dedi. Babamız küçükken iflas ettiği için hiç paramız kalmamış. Şimdi para sıkıntımız olmasaydı ne mutlu olurduk. Daha geçen gün onca paraları olmasına rağmen birbiriyle sürekli kavga eden Kingler'in çocuklarından daha mutlu olduğumuzu söylüyordum. Evet Pat, aynen öyle söylemiştim. E, sanırım öyleyiz de. Çalışmak zorunda olmamıza rağmen eğlenmeyi biliyoruz. Joe şimdi çok matrak bir aile olduğumuzu söyler. Evet, Joe öyle argo kelimeler kullanır dedi Emi, halının üzerine uzanmış yatan Joe'ya bakarak. Bunun üzerine Joe birden oturup ellerini ceplerine sokarak ıslık öttürmeye başladı. Yapma Joe, bu erkek çocukların yapacağı bir hareket. İşte ben onun için yapıyorum zaten. Kaba saba, erkekse tavırlar takınan kızlardan hiç hoşlanma. Tam o sırada barış sever bir kız olan Bet, ''Yuvalarındaki küçük kuşlar ne güzel anlaşırlar birbirleriyle'' diye çok komik bir ifadeyle şarkı söylemeye başlayınca her iki kız da yumuşayıp gülmeye başladılar. En büyükleri olan Mek, hemen ablalık taslayarak onlara öğüt vermeye başladı. ''İkinize de çok ayıp doğrusu'' dedi. Erkeksi tavırları bırakacak kadar büyüdün artık Josephine. Küçük bir kızken bu pek önemli değildi ama artık boyun uzadı. Saçlarını da tepende topluyorsun. Artık bir genç kız olduğunu unutmamalısın. Joe hemen saçlarını tutan fileyi başından çekti ve kestane rengi saçları omuzlarından aşağıya döküldü. Genç kız falan olmak istemiyorum diye bağırdı. Eğer beni değiştiren şey saçlarımı tepemde toplamamsa, 20 yaşıma da gelsem iki kuyruk yaparım onları. Büyüyüp uzun eldivenler giyen bayan Mark olmak zorunda kalmaktan nefret ediyorum. Erkek çocukların oynadıkları oyunlardan ve onlar gibi davranmaktan zevk alırken kız olmak yeterince kötü zaten. Erkek olmadığım için duyduğum hayal kırıklığını bir türlü yenemiyorum. Hele böyle günlerde bu daha da kötü bir durum gibi geliyor bana. Yani ben de gidip babamla savaşmak için canımı vermeye hazırken evde oturup yaşlı buna kadınlar gibi örgü örmeye çalışmak beni deli ediyor. Bunları söylerken bir yandan da ördüğü asker çorabını havada sallıyordu. Zavallı Joe, dedi Beth. Çok kötü bir durum bu ama elimizden gelen bir şey yok. Sadece adını erkek adına çevirip bize karşı ağabey rolü oynayabilirsin. Mek kardeşinin başını okşamaya başladı. Dünyadaki hiçbir bulaşık deterjanı onun elinin yumuşaklığını bozamazdı. Sana gelince emil diye devam etti Mek. Kendini beğenmiş şımarık bir kızsın sen. Tuhaf bir hava vermeye çalışıyorsun kendine. Bir an önce kendine bir çeki düzen vermezsen büyüdüğünde tam bir kibirli kaza benzeyeceksin. Garip. Yapmacık tutumlar takınmadığın zamanlar gerçekten nazik bir olmayı başarıyorsun. Ama saçma sapan lafların çoğunun argo sözleri kadar çirkin bir etki bırakıyor inan bana. Demek sence Joe erkek? Emi de kibirli bir kaz gibi dedi Beth. Peki söyler misin ben niye benziyorum? Sen sadece çok tatlı bir kızsın diye karşılık verdimek içten bir tavırla. Kimse de itiraz etmedi bu sözleri. Sözün burasında genç okurlarımız bu kızların nasıl göründüklerini merak edebilir diye düşünüyorum. Size lapa lapa karın yağdığı bu aralık ayında odalarında çıtırdayarak yanan ateşin başına oturmuş, örgülerini ören bu dört kardeşin görünüşlerinden de kısaca bahsedeceğim. Oturdukları oda eski, rahat ve çok sade eşyalarla döşeli bir yerdi. Yerde solmuş bir halı, duvarlarda da birkaç resim vardı. Raflar kitaplarla doluydu. Evin pencerelerinden patıları ve kış gülleri görünüyordu. Sıcacık ve sevimli bir havası vardı odanın. Dört kardeşin en büyüğü olan Margaret 16 yaşındaydı. Dolgun vücudu, iri gözleri, koyu kumral gür saçları ve biçimli ağzıyla çok güzel bir kızdı. Bembeyaz, biçimli elleriyle de çok övünürdü. 15 yaşındaki Joe ise zayıf ve uzun boyluydu. Hızla büyümeye başlamıştı. Kadınsı tavırlar onu çok rahatsız ediyordu. Sert çizgileri olan bir ağzı, karikatürlerdeki gibi bir burnu vardı. Gri gözlerinden hiçbir şey kaçmazdı. Bu gözler aynı zamanda onun ruh halini, kızgın mı, neşeli mi yoksa düşünceli mi olduğunu çok güzel yansıtırdı. Elizabeth ya da herkesin çağırdığı adıyla Beth, 13 yaşında, Utangaç tavrıyla yumuşak saçları, ürkek bir konuşma tarzı olan bir kızdı. Çok huzurlu bir hale olduğundan babaları onu huzurlu küçük hanım diye çağırırdı. Bu at ona çok yakışıyordu. En küçükleri olan 12 yaşındaki Emi, kendisinin dünyadaki en önemli kişi olduğunu düşünüyordu. Mavi gözlüydü, sarı saçları omuzlarından aşağı lüleler halinde dökülürdü. Solgun benizli ve zayıf bir kızdı. Kendisine bir hanımefendi süsü vermeye çalışıyordu. Kızların karakter özelliklerini ise daha sonraki bölümleri okurken öğreneceğiz. O sırada duvar saati 6'yı vurdu. Beth ocağın önünü süpürdükten sonra ısınması için getirdiği bir çift terliği ateşin önüne koydu. Bu eski püskü terliklerin ortaya çıkması annelerinin gelişini haber verdiği için kızların üzerinde tatlı bir etki yaptı ve hepsi onu karşılamak üzere üstlerine başlarına çeki düzen vermeye başladılar. Mac öğüt vermeyi kesip lambayı yakmaya gitti. Amy bile ona söylenmediği halde sallanan koltuktan kalkmıştı. Joe ne kadar yorgun olduğunu unutmuş, terlikleri ateşe yaklaştırarak ısıtmaya çalışıyordu. Bunlar çok eskimiş dedi. Anneme yeni bir terlik alsak iyi olur. Ben bir dolarımla alırım diye atıldı Beth. Hayır, ben alacağım diye haykırdı Amy. En büyüğünüz benim diye söze başladı Mac. Ama Joe kararlı bir tavırla onun sözünü kesti. Babam burada olmadığına göre evin erkeği ben sayılırım ve babam giderken bana anneme göz kulak olmamı tembihlediği için terlikleri de ben alacağım. Beth ''Dinleyin'' dedi birden. ''Hepimiz anneme birer Noel hediyesi alabiliriz. Kendimize bir şey almasak da olur.'' ''İşte tam sana yakışan bir teklif'' diye atıldı Joe. ''Peki ne alabiliriz?'' Bir süre hepsi ciddi ciddi bu sorunun cevabını düşündüler. Sonra Meg birden kendi güzel ellerine bakarken aklına gelmiş gibi ''Ben anneme bir çift güzel eldiven alacağım'' dedi. Bence sağlam bir çift bot almak daha faydalı, dedi Joe. Ben de anterli mendillerden almayı düşünüyorum, dedi Beth gülümseyerek. Ben de bir şişe kolonya alırım, dedi Emil. Annem kolonya sever, üstelik çok pahalı da değil. Böylece kendime boya kalemleri alabilmek için de biraz param kalır. Peki bu aldıklarımızı anneme nasıl vereceğiz, diye sordu Mac. Masanın üstüne koyarız, sonra da paketleri açarken gizlenip onu izleriz. Doğum günlerimizde nasıl yapardık hatırlamıyor musunuz? Bet, ben dedi. Sıra bana gelecek ve ben büyük sandalyede otururken hepiniz hediyelerime verip beni öpeceksiniz diye çok korkardım. Hediye almak ve öpülmek beni sevindirirdi ama paketleri açarken hepinizin başımda seyrediyor olması beni öldürürdü. Ellerini arkasına kavuşturmuş bir aşağı bir yukarı gezinen Joe burnunu havaya dikerek ''Anneme şimdilik bir şey söylemeyelim'' dedi. ''Kendimize bir şeyler almak için çarşıya çıkmış gibi yaparız. Sonra ona sürpriz yaparız. ''Meg yarın öğleden sonra alışverişe çıkmalıyız. Ayrıca Noel gecesi oynayacağımız piyesi de unutmamalıyız. Daha çok iş var.'' ''Bundan sonra ben bir daha katılmak istemiyorum bu gösterilere'' dedi Meg. ''Böyle şeyler için artık büyüdüm.'' Bu sırada anneleri gelmişti. Kapıdan girmeden önce tatlı bir sesle ''Nerede benim sevgili kızlarım?'' diye seslenerek geldiğini haber verdi. Bayan Merk aslında güzel bir kadın değildi ama çocuklar annelerini hep güzel gördükleri için dört kız kardeşe göre de soluk kurşuni renkli mantosu ve başında modası geçmiş şapkasıyla kapıda duran bu kadın çok güzeldi. ''Nasılsınız kızlar?'' diye sordu. Bugün neler yaptınız bakalım? Çok işim olduğu için öğle yemeğine gelemedim. Arayan soran var mı bet? Senin nezden nasıl mek? Joe sen pek yorgun görünüyorsun. Küçük hanım buraya gel de anneni öp bakalım. Sonra ıslak mantusunu çıkarıp sıçacık terliklerini ayağına geçirdi. Sallanan koltuğuna oturup Emiyi kucağına aldı. Yorucu bir günün en güzel saatlerini yaşamaya hazırlandı. Kızlar ellerinden geldiğince onu rahat ettirmeye çalışıyor, çevresinde dört dönüyorlardı. Meg hemen çay sofrasını kurmaya başladı. Joe eşyalara çarparak ve değdiği her şeyi devirerek sandalyeleri yerleştirdi, odunları taşıdı. Beth oturma odası ile mutfak arasında gidip geliyordu. Amy ise rahatça oturduğu yerden ellerini kavuşturmuş, herkese emirler yağdırıyordu. Sofranın başına toplandıklarında neşeli bir sesle, Yemekten sonra size bir müjdem var dedi anneleri. Birden hepsinin yüzü aydınlanmış, gülmeye başlamışlardı. Bet sevinçten elindeki sıcak çörekleri yere düşürmüştü. Joe peçetesini havaya fırlatarak "Babamdan mektup gelmiş!" diye bağırdı. "Evet," dedi bayan Mek, cebine sanki orada bir hazine saklıymış gibi vurarak. "Babanızdan uzun bir mektup aldım. Sağlığı yerindeymiş." Kışı korktuğunuzdan daha kolay atlatacağını umut ediyor. Hepimizin Noel'ini kutluyor. Ayrıca her birinize de bir şeyler yazmış. Kız kardeşler hep birlikte sevinçle bağırdılar. Mektup cepheden geliyor dedi anneleri. Babam hiç de genç ve sağlıklı bir adam sayılmaz dedi mek. Bu durumda savaşa katılması büyük bir kahramanlık. Ne sandın diye atıldı Joe. ''Ben hemşire olarak bile savaşmaya hazırım. Babamın yanında olur, ona yardım ederdim.'' ''Babam ne zaman dönecek anne?'' diye sordu Beth titrek bir sesle. ''Eğer hasta olmazsa, daha aylarca buraya gelemez. Orada kalıp görevini yerine getirmeye çalışacaktır. O kendiliğinden ordudan ayrılmadıkça biz de onu buraya çağırmayacağız. Hadi şimdi gelin de oturup mektubumuzu okuyalım.'' Hepsi ateşin çevresine toplandılar.'' Anneleri büyük koltuğa yerleşirken bed de hemen onun yayaklarının dibine çömelmişti. Mekle ile Amy de koltuğun iki yanına yerleştiler. Joe ise mektupta kendisini duygulandıran bir şey olduğunda kimse görmesin diye yüzünü koltuğun arkasına saklamıştı. Bayan Mac mektubu okumaya başladı. Kızlar da onu merakla dinlemeye başladılar. Mektupta savaştaki askerlerin içini dolduran yuva özleminden, Katlanılan güçlüklerden ve tehlikelerden hiç bahsetmemişti babaları. Çok neşeli ve umut yüklü bir mektuptu bu. Kamp hayatı ve savaş haberleri canlı bir dille ve uzun uzun yazılmıştı. Yine de sonuna doğru kalbinin kızlarının babalarının özlemleriyle dolu olduğu anlaşılıyordu. Şöyle diyordu babaları. Onlara kendilerini çok sevdiğimi söyle ve hepsini teker teker benim için öp. Gece gündüz onları düşünerek dua ettiğimi anlat. Kızlarımın sevgisini benim için en büyük kuvvettir. Onlara kavuşabilmem için aradan daha uzun yıllar geçmesi gerekiyor. Yine de bu bekleme dönemini çalışarak değerlendirebileceğimizi de unutmasınlar. Eminim dediklerimi hatırlıyor, seni hiç özmüyor ve üzerlerine düşen görevleri yerine getiriliyorlardır. Zayıflıklarıyla kahramanca çarpışarak bir gün onları yeneceklerine inanıyorum. Üstelik bunu o kadar güzel bir şekilde başaracaklar ki döndüğümde küçük kadınlarımı her zamankinden daha çok seveceğim ve onlarla gurur duyacağım. Mektubun burasında herkes burnunu çekmeye başlamıştı. Joe da burnunun ucundan süzülen küçük bir yaş damlasından hiç utanmamıştı. Emi o lüle lüle saçlarının karma karışık olmasını hiç aldırmayarak yüzünü annesinin omzuna gömdü ve ağlamaya başladı. Ben çok encil biriyim dedi. Ama artık babamı hayal kırıklığına uğratmamak için iyi bir insan olmaya çalışacağım. Mekte heyecanla hepimiz daha iyi olmaya çalışacağız diye atıldı. Ben dış görünüşüme çok önem veriyorum. Çalışmayı da hiç sevmiyorum. Artık bu kusurlarımı düzeltmeye çalışacağım. Ben de babamın istediği gibi küçük bir kadın olmaya çalışacağım. Kaba davranışlarımdan vazgeçeceğim. Babası döndüğünde Joe tam onun istediği gibi biri olmalıydı. Kızların dördü de adeta büyümüşler, çocukluktan çıkıp birer küçük kadın olmuşlardı. Yaramazlık ve hırçanlık yaptıkları günler geride kalmıştı. Onlar artık anne ve babalarının istediği gibi çalışkan, dürüst, Sakin, görgülü ve sevecen genç birer kız olacaklardı. O sırada, yarın sabah yastıklarımızın altına bakmayı unutmayın çocuklar, dedi Bayan Bek. Orada size yol gösterecek kitapları bulacaksınız. 2. Bölüm Noel sabahı ilk uyanan Joe oldu. Daha şafak yeni sökmüştü. Ocağın üzerinde içi hediyelerle dolu bir çorabın asılı olmadığını düşününce bir an hayal kırıklığına uğramaktan kendini alamadı. Sonra aklına annesinin söyledikleri geldi. Elini yastığının altına sokunca kırmızı kaplı bir kitap buldu. Kitabı sevinçle göğsüne bastırarak en güzel hediye kitaptır diye mırıldandı. Sonra mutlu neler diye seslenerek Megi uyandırdı. Yastığının altına bak dedi ona da. Meg'in yastığının altında da yeşil kaplı bir kitap çıkmıştı. Biraz sonra Beth ve Emi de uyanarak kendi küçük kitaplarına kavuştular. Kitaplarının biri mavi, diğeri sarıydı. Güneş yavaş yavaş doğarken ufukta doğu yönünde al bir renge bürünmüştü. Kızlar yataklarının üzerine oturup kitapları hakkında konuşmaya başladılar. Her birinin ki kendi yaşına uygun hikaye veya masal kitabıydı. Meg büyük bir ağır başlıklı. ''Çocuklar, annemiz bu kitapları okumamızı ve sevmemizi istiyor. Bence hemen okumaya başlamalıyız. Sizi bilmem ama ben bunu hemen başucuma koyup her sabah bir bölüm okuyacağım.'' dedi. Joe da ablasına yaslanarak kitabını okumaya başlamıştı. Hep huzursuzluk bir ifade olan yüzünden şimdi sakinlik okunuyordu. Betle ile de onlara katıldılar. Kış güneşinin ışıkları odada geziniyor, kitaplarının üzerine eğilmiş genç başların üzerinde parlıyordu. Yarım saat sonra Mac Joe annelerine teşekkür etmek için aşağıya indiler. ''Annem nerede?'' diye sordu Mac. ''Kim bilir?'' dedi Hannah. Hannah, Mac'in doğumundan beri onlardan hiç ayrılmamıştı. Artık hizmetçiden çok akrabaları gibiydi. Biraz önce kapıya yoksu bir çocuk geldi. Anne de sıkıntılarının ne olduğunu anlamak için peşinden fırlayıp gitti. Her şeyini başkalarıyla paylaşmayı bu kadar seven biri daha dünyaya gelmemiştir. Herhalde birazdan döner dedi Mac. Sen börekleri fırına koy ve her şeyi hazır et. Anneleri için hazırladıkları hediyeleri bir sepete koyup divanın altına saklamışlardı. Zamana gelince oradan çıkarıp annelerine vereceklerdi. Birden kapının çarpılarak kapandığı duyuldu. Annem geldi, çabuksa peti ortadan kaldırın diye fısıldadı Jo. Ama gelen Emi idi. Utangaç bir hali vardı. Ablalarının kendisini beklediğini görünce büsbütün utandı. Neredeydin Emi diye sordu Mek. Arkandan sakladığın şey nedir? Tembel Amy'nin bu saatte sokağa çıkmış olması şaşılacak bir şeydi. ''Lütfen dalga geçme Joe'' dedi Amy. Zamanı gelinceye kadar kimsenin bunu öğrenmesini istemiyordum. Küçük kolonyayı geri götürüp bütün paramla büyük bir şişe kolonya aldım. Artık bencil olmamaya çalışıyorum. Konuşurken bir yandan da Joe'ya şık görünüşlü şişeyi gösteriyordu. O kadar alçak gönüllü bir hali vardı ki Meg onu öptü. Joe bile onun iyi bir insan olduğunu kabul etti. Beth ise hemen pencereye koştu, güllerden en güzelini seçerek kopardı ve şişeyi süslemesi için Emi'ye uzattı. Tam o sırada kapı yine çarpılarak kapanınca hemen sepeti divanın altına yerleştirip kahvaltı sofrasının başına toplandılar. Anneleri içeri girince hep bir ağızdan ''Mutlu Noeller, kitaplar için teşekkür ederiz.'' diye bağırıştılar. ''Neredeydin anne?'' diye sordu Joe. Mutlunarlar benim tatlı kızlarım, dedi anneleri. Yakınımızda bir yerde yoksul ve hasta bir kadın oturuyor. Yeni doğmuş bebeğini de koynuna almış, bitkin bir halde yatıyor. Üstelik altı çocuğu daha var. Hepsi de soğuktan donmamak için yataklarında büzülmüş kalmışlar. Ne yakacak odunları ne de bir lokma yiyecekleri vardı. Sabah en büyük olan bize geldi. Açlık ve soğuktan ölmek üzere olduklarını söyledi. Kızlar, Noel hediyesi olarak kahvaltınızı onlara verir misiniz? Kızlar çok acıkmışlardı ve kahvaltıya oturmak için bir saattir annelerini bekliyorlardı. Bir dakika kadar kimse bir şey söylemedi. Sonra hep yazdan, tabii anneciğim diye bağırdılar. Biraz sonra her şeyi hazırlamışlardı. Neyse ki daha erkendi ve arka sokaklarda yürüdükleri için yolda onları pek kimse görmemişti. Girdikleri oda boş ve sefil bir yerdi. Pencereleri kırıktı ve ocakta da ateş yanmıyordu. Yırtık pırtık çarşafların üzerinde hasta bir anneyle ağlayan bir bebek yatıyordu. Solgun yüzü aç çocuklar ısınmaya çalışarak eski püskü yorganın altında büzülmüşlerdi. Kızlar içeri girince kocaman gözleriyle onlara bakmış ve morarmış dudaklarıyla gülümsemişlerdi. Zavallı kadın, ey ulu tanrım bize iyilik meleklerini mi gönderdin diye bağırdı. Şapkaları ve paltoları olan komik melekleriz biz diye güldürdü Joe onları. Birkaç dakika içinde odadaki her şey değişmişti sanki. Anna getirdiği odunlarla ateş yaktı ve kırık pencereleri eski bez parçaları ve kendi atkısını kullanarak kapattı. Bayan Mek kadıncağıza çay içirip bir şeyler yedirdi. Sonra küçük bebeğini sanki kendi kızlarından biriymiş gibi şefkatle giydirdi. Bu sırada kızları da sofrayı kurup çocukları ateşin başına oturtmuşlardı. Hep birlikte gülüyor. Hep birazdan konuşuyor ve aç kuş yavrularına besler gibi besledikleri bu çocukların bozuk aksanlarını anlamaya çalışıyorlardı. "Çok iyi, melek bunlar." diye bağırıyordu minikler yemeklerini yerlerken. Bir yandan da ateşe minik pembe ellerini ısıtmaya çalışıyorlardı. Daha önce hiç kimse kızlara melek gibi olduklarını söylememişti. Bu söz özellikle John'un çok hoşuna gitmişti kendilerine henüz ağızlarına bir lokma ekmek koymadıkları halde çok mutluydular. Sonunda arkalarında sıcak ve rahat bir ev bırakarak oradan ayrıldıklarında bütün şehirde onlardan daha mutlu kimse yoktu. ''Komşularını kendinden daha çok önemsemek buna derler işte'' dedi Mac. Anneleri yoksul, hummeler için birkaç parça öteberi aramak üzere yukarı kata çıktığında Kızlar da annelerinin yokluğunu fırsat bilerek hecelerini hazırlamaya koyuldular. Pek değerli ve gösterişli olmayan ama kızların sevgisini gerçekten ifade eden paketleri masanın üzerine dizdiler. İçine kırmızı güller, kasım patalar ve asma dalları yerleştirdikleri uzun vazoda masaya çok şık bir görüntü veriyordu. Joe birden yerinden zıplayarak ''Geliyor geliyor!'' diye bağırmaya başladı. Sonra hadi Beth dedi. Sen piyanonun başına geç. Emi sen de kapıyı aç. Bu sırada Mac de annelerini karşılamak için dışarı koşmuştu. Beth piyanoda neşeli bir mars çalmaya başladı. Emi yerinden fırlayıp kapıyı ardına kadar açtı. Mac ise büyük bir zarafetle sandalyesine oturması için annesine yol gösteriyordu. Bayan Merch... Bütün bu olanlar karşısında hem duygulanmış hem de şaşırmıştı. Hediye paketlerini alıp üzerlerine iliştirilmiş küçük notları okurken gözleri doldu. Önce terliklerini ayağına geçirdi. Sonra yeni mendillerinden birini Emin'in aldığı kolonya ile ıslatıp cebine yerleştirdi. Gülü göğsüne takarken eldivenlerinin tam eline göre olduğunu söyledi. Kızlar gülerek birbirini ve annelerini öptüler. Sonra o gece yapacakları gösteriye hazırlanmak için işe koyuldular. Kızlar gülerek birbirlerini ve annelerini öptüler. Sonra o gece yapacakları gösteriye hazırlanmak için işe koyuldular. Dört kız kardeşin en büyükleri meraklıydı tiyatroya. Henüz yaşları şehirdeki tiyatroya gidemeyecek kadar küçük olduğundan oyunlarını kendileri yazıp oynarlardı. Yazarlık işini Joe üzerine almıştı. Joe aynı zamanda oyunlardaki erkek rollerini de oynuyordu. Oyunu sahneye birlikte koyarlardı. Betty ile Amy de ablalarıyla birlikte rolleri paylaşırlardı. O geceki gösteri için çeşitli masalların en gülünç kısımlarını birleştirerek bir oyun hazırlamışlardı. Komşu kızlar da seyirci olarak oyunu izlemeye gelmişlerdi. Oyunun sonunda tam perde kapanmak üzereyken seyircilerin oturdukları açılır kapanır kanepe birden kapandı. Neyse ki kimseye bir şey olmamıştı. Yere yuvarlanan kızlar kalkmaya çalışırlarken kahkahalar atıyorlardı. Oyunu seyrederken bile bu kadar gülmemişlerdi. Sonunda ortalık yatışmaya başladığında kapıda görünen Hannah, ''Hanımefendi, küçük hanımları aşağıya yemeği bekliyorlar.'' dedi. Dört kız kardeş buna çok şaşırmışlardı. Hele aşağı inip annelerinin onlar için hazırladığı sofrayı gördüklerinde hayretten küçük dillerini yutacaklardı. Geride kalan o bolluk günlerinden beri bu kadar çok şeyin bir arada olduğu bir sofra görmemişlerdi. Dondurma bile vardı. Sofranın ortasında ise büyük bir buket çiçek yerleştirilmişti. Hepsinin soluğu kesilmişti. ''Bunları periler mi getirdi?'' diye sordu Emi. ''Bet, Noel Baba getirmiştir.'' diye bağırdı. ''Hiçbiri değil.'' dedi anneleri. ''Bunları Bay Lorenge'ye yollamış.'' Mek şaşırmıştı. ''Loren'in dedesi mi?'' diye sordu. Hayret doğrusu, iyi de bunları yollamak nereden aklına gelmiş? Kendisiyle tanışmıyoruz ki. Hannah onların evinde çalışanlardan birine bu sabahki kahvaltı olayını anlatmış. Bayan Lawrence de bugün bana çok nazik bir mektup yollamış. Çocuklarıma karşı duyduğu sevgiyi açıklamasına izin vermemi istemiş. Bize Noel şerefine birkaç küçük hediye göndermiş. İşte böylece siz de bu sabahki yardımlarınızın karşılığı olarak küçük bir ziyafet kazandınız. Eminim bunu dedesinin kafasına torunu sokmuştur dedi Joe. İyi birine benziyor. Biraz çekingen ama bir gün bizim Heidi kaçığında bulup getirmişti. Konuşmaya başladık ama o sırada Meg'in geldiğini görünce yanımdan uzaklaştı. Yine de onunla arkadaşlık etmek isterim. Yalnız kalmasını üzülüyorum. Fırsatınız olursa onunla arkadaşlık etmenizi ben de isterim, dedi anneleri. Çok terbiyeli bir çocuğa benziyor. Bu çiçekleri de o getirdi. Daha önce hiç bu kadar güzel bir çiçek buketi görmemiştim, dedi Mek. Ne güzel çiçek bunlar. Çok güzel gerçekten, diye onayladı anneleri. Sonra yine... Bet'in çiçekleri benim için dünyadaki en güzel çiçeklerdir dedi. Ve kemerini iliştirdiği artık solmaya başlamış gülü kokladı. Keşke babama da çiçek gönderebilseydim diye fısıldadı Bet annesine sokularak. Sanırım o bizimki kadar güzel bir Noel geçirmiyordur. Üçüncü Bölüm Mac tavan arasına çıkan merdivenin başında durmuş, heyecanla Joe'ya sesleniyordu. Joe yukarıdan boğuk bir sesle ''Buradayım!'' diye karşılık verince Mac hızla merdivenleri tırmandı. Joe bir yandan elma yiyor, bir yandan da kitabını okuyordu. Pencerenin önündeki uç ayaklı bir divana uzanmıştı. Büyük bir atkıya sarılmış olarak oturduğu bu yer onun en sevdiği sığınağıydı. Fırsat buldukça yanına 5-6 elma, bir de kitap alır ve buraya koşardı. Bir de faresi vardı. Fare Joe'yu aldırış etmezdi ama Meg'i görür görmez deliye kaçardı. Joe ise yanaklarındaki yaşları silmiş, Meg'in vereceği haberi merakla bekliyordu. <Gülüyor> Meg elindeki kağıdı havada sallayarak, ''Harika, harika şuraya bak, bayan Gardner yarın akşam için bize bir davetiye göndermiş.'' diye bağırdı. Sonra çocuksu bir neşeyle davetiyeyi Joe'ya okumaya başladı. ''Bayan Margaret ile Bayan Josephine'i görmekten sevinç duyacağız diye yazmışlar.'' dedi. ''Annem de gitmemizi istiyor ama giderken de ne giyeceğiz?'' Joe ağzı tıka bası elma ile dolu olarak ''Bunu sorman bile gereksiz. Sen de poplin elbiselerimizi giyeceğimizi biliyorsun. Başka bir şeyimiz yok ki.'' dedi. Ah ipek elbiseli olsaydım keşke diye geçirdi. Mac, annem 18 yaşından önce ipekli bir elbisem olamayacağını söylüyor. Doğrusu önümüzdeki bu iki koca sene bana hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Eminim poplin elbiselerimizde ipekli kadar güzel duracaktır. Üstelik bize de yakışıyorlar. Seninki neredeyse yeni sayılır ama benimki yanmıştı. Orasını nasıl saklayabileceğimi bilmiyorum. Yerinden kalkmalı ve arka kısmını kimseye göstermemelisin. Elbisinin ön kısmı oldukça düzgün. Ben de saçıma yeni bir kurdele takmalıyım. Anneciğimden de inci iğnesine ödünç alabilirim. Yeni ayakkabılarım çok güzel. İstediğim kadar iyi olmasa da eldivenlerim de işimi görür. ''Benimkilere limonata dökülmüştü.'' dedi Joe. Lekesi de çıkmamıştı. ''Yeni bir tane alamayacağıma göre eldiven takmam olur biter.'' Jo hiçbir zaman kılık kıyafeti için kaygılanan biri olmamıştı. ''Mutlaka eldiven takmalısın'' diye bağırdı Mac kardeşinin bu sözleri üzerine. ''Aksi takdirde seninle asla gitmem. Eldivenler bir giysinin en önemli parçalarıdır. Onlar olmadıkça dans bile edemezsin.'' ''Bu hiç önemli değil'' dedi Jo. ''Dans etmeye çok da bayılmıyorum zaten.'' ''Annemden sana yeni eldiven almasını isteyemeyiz. Eldiven fiyatları çok yüksek. Üstelik sen de çok dikkatsizsindir. Bunları lekelediğin zaman bu kış sana yenisini alamayacağını söylemişti zaten. Acaba yine de bunları takmanın bir yolunu bulamaz mıyız?'' ''Bak ne yapalım?'' diye atıldı Joel. ''İkimiz de senin eldivenlerinin tekini giyeriz. Diğer elimizde de benim lekeli eldivenlerimin tekini taşırız.'' ''Senin ellerin benimkinden büyük.'' Benimkini giyersen eldivenimi genişletirsin dedi Mek. O halde eldiven takmayacağım diye bağırdı Joe. İnsanların ne söyleyecekleri umurumda bile değil. Tamam tamam dedi Mek birden. Dediğin gibi olsun sadece lekelememeye dikkat et. Tasalanma hadi şimdi gidip şu davetiyeye bir cevap yaz da ben de kitabımı bitirebileyim. O akşam oturma odası iki küçük kız da ablalarının hazırlanmasına yardım etmek için yukarı çıktığı için çok sessizdi. Ortalıkta bir koşuşturmadır gidiyordu. Bir ara bütün evi yanık saç kokusu kapladı. Mac, alnının üzerine bir tutam saç düşürmek istemişti. Joe da küçük kağıtları sarılmış saçları kızgın ile kıvırma işini üzerine almıştı. Yatağın üzerinde oturan Beth merakla ''Bunlar hep böyle tüter mi?'' diye sordu. Joe bilgiç bir, bir tavırla ''Saçın nemi kuruduğu için tütüyor.'' diye karşılık verdi. Emi kendi lülerini okşayarak ''Ne tuhaf bir koku bu. Aynı yanık tüy gibi.'' dedi. ''İşte şimdi olduk.'' dedi Joe sonunda. ''Şimdi kağıtları alacağım ve karşınızda lüle lüle saçlar göreceksiniz.'' Gel gelelim kağıtları çıkarınca ortaya öyle lülülüle saçlar falan çıkmadı. Çünkü kağıtlarla birlikte Meg'in saçları da dökülmüştü. Joe'nun ödü patlamıştı. Meg'in önünde durduğu masanın üzerine kavrulmuş saç demetlerini dizdi. Meg alnının üzerindeki kırpık saçları görünce Ah! Ah ne yaptın? Mahvoldum. Hiçbir yere gidemem artık. Saçlarım! Saçlarım! ...diye haykırmaya başladı. ''Ah ne şanssızlık'' dedi Joe. ''Ama elime attığım her şeyi berbat ettiğimi bile bile... ...bunu benden istememeliydin. Ne kadar üzüldüğümü bilemezsin. Sanırım Maşa çok kızgınmış.'' Bunları söylerken bir yandan pişmanlık gözyaşları döküyor... ...bir yandan da kavrulmuş saçlara bakıyordu. ''Emi'yi ablasına avurtmak için korkma'' dedi... ''Şöyle kıvırıp üzerinden kurdeli ile bağlarsan son moda saçlar gibi olacak.'' Birçok kızın saçlarını bu şekilde taradığını gözlerimle gördüm. Meg ağlıyordu. ''Sinirli sinirli, olduğumdan daha şık görünmeye çalıştığım için bunu hak ettim.'' dedi. ''Keşke saçlarımı hiç elletmeseydim.'' ''Bence de.'' dedi Beth yanına gidip onu öperek. ''Saçların o kadar güzel ki. Neyse hemen uzar nasıl olsa.'' Sonunda Mac süslenmeyi bitirdi. Bütün ailenin yardımıyla John'un da saçları toplandı ve elbisesi giydirildi. Sade elbiselerinin içinde kızların ikisi de çok sevimli görünüyorlardı. Mac yakası dantelli mavi bir elbise giymiş, annesinin ince iğnesini de göğsüne takmıştı. John'un elbisesi kahverengiydi. Beyaz ketenden erkek gömleklerinin yakalarını andıran kolalı bir yakası vardı. Elbisesinin tek süsü Yakaya iliştirilen birkaç kasımpatıydı. Her ikisi de iyi eldivenlerinin bir tekini ellerine geçirmişlerdi. Yüksek topuklu ayakkabılarını Meg'in ayağını kötü bir şekilde sıkıyorsa da bunu pek aldırdığı yoktu. Joe'nun saçlarını tutan firketeler ise doğrudan doğruya başına saplanmış gibi geliyordu kıza. ''Umarım çok iyi eğlenirsiniz çocuklar'' dedi bayan Merch. Çok yemek yemeyin ve saat 11'de eve dönmüş olun. Sizi alması için Hana'yı gönderirim. Sonunda bahçe kapısı aralarından kapanırken annelerinin evin penceresinden gelen sesi bir kez daha duyuldu. Telaşlı bir şekilde kızlar kızlar diye bağırıyordu. Her ikiniz de yanınıza mendillerinizi aldınız değil mi? Evet evet üstelik Mekke'desinkine kolonya da damlattı diye bağırdı Jo. Sonunda yola koyulduklarında Meg'e dönerek "Emine'nin bir depremden kaçmaya çalışırken de annem bu soruyu soracaktır." dedi. "Bu onun aristokrat ruhunun bir parçası." diye karşılık verdi Meg. "Soylu bir bayanı her zaman temiz ayakkabılarından, eldivenlerinden ve mendilinden tanıyabilirsin." diye açıkladı. Bayan Gardiner'in evine gelmişlerdi. Meg içeri girer girmez Büyük boy aynasında kendisini gözden geçirdi. Joe da yakasını çekiştirirken ablasının kulağına ''Eğer yanlış bir şey yaparsam bana göz kırparsın olur mu?'' diye fısıldadı. ''Olmaz'' dedi Mac. ''Göz kırpmak genç kızlara yakışmaz. Eğer yanlış bir davranışını görürsem kaşlarımı kaldırırım olur mu?'' Şimdi omuzlarını dik tut. Yürürken de küçük adımlar atmaya gayret et. Birisiyle tanıştırılırken sakın o uzatmadan elini uzatma. Bu bir bayana yakışmaz çünkü. Bütün bunları nereden öğreniyorsun sen diye sordu Joe hayretli. Anlaşılan ben hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Müzik ne güzel değil mi? Salona girdiklerinde biraz utanıyorlardı. Bu gibi eğlencelere çok az giderlerdi. Bu küçük toplantı resmi bir davet değildi ama onlar için önemliydi. Bayan Gardner iri yarı, yaşlı bir kadındı. Kızları karşılarken her zamanki gibi çok nazikti. Sonra onları altı kızının en büyüğü olan Sally'e emanet etti. Meg Sally'i tanıdığı için rahatlamıştı. Odanın diğer tarafında 4-5 oğlan toplanmıştı. Neşeli neşeli konuşuyor, paten kaymaktan söz ediyorlardı. Hayatının en büyük eğlencelerinden biri paten kaymak olan Joe, onların yanına gitmek için can atıyordu. Bu isteğini işaret ederek Meg'e belli etti. Ama Meg kaşlarını öyle bir kaldırdı ki Joe yerinden bile kıpırdayamadı. Dans başlayıncaya kadar orada öylece durup etrafı seyretti. Megi hemen dansa kaldırdılar. Ayakkabılarının ayağını çok kötü bir şekilde sıkmasına rağmen Meg uçar gibi dans ediyor ve çevresindekilere gülümsüyordu. O sırada çektiği acıyı hiç kimse tahmin edemezdi. Kızıl saçlı ve koca kafalı bir oğlan Joe'nun bulunduğu köşeye doğru ilerlemeye başladı. Joe onun yaklaştığını görünce kendisini dansa kaldıracağını düşünerek yavaşça perdenin arkasına doğru süzüldü. Burası rahat rahat saklanabileceği kadar geniş bir yerdi. Ne var ki bir başka utangaç çocuk da burayı kendine sığınak olarak seçmişti. Joe kendini Lore ile burun buruna buldu. ''Ah burada başka birisinin olduğundan hiç haberim yoktu.'' diye kekelemeye başladı. Hemen geldiği hızla dışarı çıkmak üzere harekete geçmişti ki Oğlanın güldüğünü duydu O da korkmuş gibiydi Yine de memnun bir tavırla Siz bana bakmayın dedi Canınız istiyorsa siz de burada kalabilirsiniz Sizi rahatsız ed eder miyim diye sordu Joe. Hayır hayır dedi çocuk Ben de kimseyi tanımadığım için buraya kaçtım Biraz da kalabalıktan çekindim anlıyorsunuz ya Ben de öyle ''Lütfen gitmeyin, tabii kalmak istiyorsanız.'' Oğlan gözlerine ayakkabılarına dikerek bir süre hareketsiz durdu. Joe son derece terbiyeli ve rahat görünmeye çalışıyordu. ''Sizi daha önce görmüştüm sanırım.'' dedi sonunda. Bize çok yakın oturuyorsunuz değil mi?'' ''Evet, hemen bitişinizde oturuyoruz.'' dedi çocuk. Başını kaldırıp Joe'ya baktı ve gülmeye başladı. Oğlanın güldüğünü görünce... Joe da rahat bir nefes aldı ve gülüp içinden geldiği gibi konuşmaya koyuldu. Nazik Noel hediyeniz bizi ne kadar sevindirdi anlatamam dedi. Onu size dedem yolladı. Ama bu onun aklına siz soktunuz değil mi? Hadi bana doğruyu söyleyin. Oğlanın kara gözleri neşeyle parladı. Kediniz nasıl bayan mert diye sordu. Ağır başlı görünmeye çalışıyordu o da. Çok iyi Bay Lawrence teşekkürler. Yalnız ben Bayan Meç falan değilim. Ben Joe'yum. Ben de Bay Lawrence değilim öyleyse. Lore'yim. Lore Lawrence, ne tuhaf bir isim bu böyle. Aslında adım Todere dedi çocuk ama bu hoşuma gitmediği için beni Lore diye çağırmalarını istedim. Adımı ben de çok romantik bulurum ve hiç sevmem dedi Joe. Aslında Joe, Joseph'in kısaltılmışıdır. Lori, konuyu değiştirmeye çalıştı. Dansı sever misiniz? diye sordu. Severim, dedi Joe. Ama kalabalık yerlerde değil. Böyle bir yerde dans etmeye kalkarsam eminim ya bir yerlere çarpar ya da insanların ayaklarına basarım. Bu yüzden aklı bende kalmadan rahat rahat dans etmesi için Megi bıraktım. Siz dans eder misiniz? Bazen. Yıllarca burada uzakta olduğum için burada insanların adetlerinin nasıl olduğunu bilemiyorum tabii, diye açıkladı Lori. Seyahatte miydiniz? diye sordu Joe heyecanlanarak. Hadi bana anlatın, İnsanların seyahat anılarını dinlemekten müthiş bir zevk alırım. Lori nereden başladığını bilemiyor gibiydi ama Joe'nun istekli soruları sonucunda, Vaveda'daki bir okulda okuduğunu ve öğretmenleriyle İsviçre'ye yürüyüş gezisine gittiklerini anlattı. ''Ah oh, keşke ben de onları görebilseydim'' dedi Joe. ''Hiç Paris'te bulundunuz mu?'' diye sordu. ''Geçen kış orada geçirdik'' dedi Laurie. ''Fransızca konuşabiliyor musunuz peki?'' ''Vaveda başka bir dilde konuşmamıza izin verilmez.'' ''Bir şeyler söyleyin lütfen'' dedi Joe heyecanla. Fransızca okuyabiliyorum ama yazamıyorum. Bunun üzerine, "Kellumaset, Jondumozeli, de Pontufogeli," de dedi Lore. Ne güzel konuşuyorsunuz böyle diye bağırdı Jo. Durun bakayım, galiba şöyle dediniz. Şu güzel ayakkabıları giymiş genç bayan da kim? Kuyumuzeli. Kız kardeşim Margaret diye yanıtladı Jo. Onu sevimli buluyor musunuz diye sordu ona. Evet dedi Lore. Bana Almanları hatırlatıyor. Çok sessiz ve genç duruyor. Tam bir hanımefendi gibi de dans ediyor. Bu sözler John'un çok hoşuna gitmişti. Hemen bunları Maggie anlatmak üzere aklının bir köşesine kaydetti. Lore'nin de çekingenliği çok geçmeden kaybolmuştu. John'un içten tavırları onu hem eğlendiriyor hem de rahatlatıyordu. Joe da her zamanki neşeli kişiliğine kavuşmuştu. Karşısında ona kaş kaldıran biri de yoktu. Laura'ya karşı içinde büyük bir yakınlık duyduğunu hissetti. Onu kardeşlerine anlatabilmek için baştan aşağı süzdü. Kızların erkek kardeşleri yoktu. Yalnızca birkaç tane amcaları ve kuzenleri vardı. Oğlanlar bu yüzden onlar için bilinmeyen yaratıklardı. İçinden kıvırcık kara saçları var, esmer tenliği, İri kara gözleri ve uzun bir de burnu var. Dişleri düzgün, elleri ayakları ufak. Boyu benim kadar. Biraz fazla terbiyeli ama ısrılı biri. Acaba kaç yaşında diye düşünmeye başladı. Bu soru dilinin ucuna kadar gelmişti ki kendisini tuttu. Bunu doğrudan böyle Patiye sormak çok ayıp olacaktı. Dolanbaşlı bir yoldan oğlanın yaşını öğrenmeye çalıştı. Ee, ''Sanırım yakında yüksek okula gideceksiniz.'' dedi. ''Başınızı kitaplardan kaldırmadan ineklediğinize bakılır.'' ''Ah, yo yo öyle demek istemedim. Yani çok çalıştığınıza bakılırsa.'' diyecektim. Ağzından kaçırdığı o korkunç inekleme lafı yüzünden kıpkırmızı olmuştu. Laurie gülümsedi. Pek de şaşırmış görünmüyordu. ''Daha bir iki yıl var. En azından 17'den önce gitmeyeceğim.'' dedi. 15 yaşından küçük müsün diye sordu Joe. Oğlan en az 17 gösteriyordu. Gelecek ay 16 olacağım dedi Lawrence'e. Bir kolejde okumayı ne kadar isterdim dedi Joe. Sen sanki bundan pek hoşlanmıyor gibisin diye ekledi sonra. Nefret ediyorum dedi Lawrence. Ne yapmak isterdin diye sordu Joe merakla. İtalya'da ve istediğim şekilde yaşamak. Joe ona istediğim şekilde demekle neyi kastettiğini sormayı çok isterdi ama çocuk içine kapanmış görünüyordu. Bunun üzerine hemen konuyu değiştirmek için bu harika bir müzik neden gidip dans etmiyorsun diye sordu. Eğer sen de gelirsen olur tabi dedi oğlan gülerek. Ben gelemem dedi Joe. Meg'e söz verdim çünkü. Çünkü ne diye sordu Lawrence merakla. Kimseye söyleyemeyeceğine söz ver dedi Joe. Söz. Maalesef ateşin önünde durmak gibi bir alışkanlığım vardır ve bu yüzden hep elbiselerimin arkasını yakarım. Bununkini de yakmıştım. Güzelce onardık aslında. Meg bana kıpırdamadan durursam bunu kimsenin fark etmeyeceğini söylemişti. Eğer gülmek istiyorsan kendini tutma. Komik bir durum olduğunu biliyorum. Ama Lori gülmedi. Yüzünde garip sıkıntılı bir ifade belirmişti. Bu ifade John'un kafasını karıştırdı. Sonra... ''Hiç önemli değil.'' dedi ve Joe'yu alıp rahatça dans edebilecekleri tenha bir yer olan evin taşlığına götürdü. Taşlıkta kimse olmadığı için rahat rahat dans etmeye başladılar. Lori çok güzel dans ediyordu. Müzik susunca biraz dinlenmek için taşlığın merdivenlerine oturdular. Lori, Joe'ya Heddenberg'deki bir öğrenci şenliğini anlatmaya başladı. Biraz sonra Mac göründü. Joe'yu arıyordu. Sonunda işaret ederek onu yanına çağırdı. Joe isteksiz isteksiz Meg'in peşinden gitti. Yandaki odalardan birine girdiler. Meg ayağını tuttu. Yüzü çok solgun görünüyordu. Acıyla bir ileri bir geri sallanarak ''Ayak bileğimi fena halde burktum.'' dedi. ''Öyle acıyor ki ayakta duramıyorum. Eve nasıl gidebileceğimi de bilemiyorum.'' Joe ablasının ayak bileğini hafif hafif ovuşturarak, o aptal ayakkabıların ayağını inciteceği belliydi, dedi. Bu durumda veya Python çağıracağız ya da geceyi burada geçireceksin. Başka yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Python tutamayız. Sen de biliyorsun ki çok pahalı yapatlar bu. Üstelik istesek de bulamazdık çünkü herkes buraya kendi arabasıyla gelmiş. Ahırlarsa çok uzaktı. Ben giderim, dedi Joe. Hayır olmaz, dedi Mike. Saat 10'u geçiyor. Ortalık zifiri karanlık. Burada da kalamam. Ev ağzına kadar dolu. Salen'inin arkadaşlarından birkaçı geceyi burada geçirecekmiş. Tam o sırada Hanna görünmüştü. Mek onu görünce ayağını unutarak ayağa fırladı ama bu sefer de acıyla inleyerek çoya tutulmak zorunda kaldı. Sakın bir şey söyleme diye fısırladı sonra. Bir şeyim yok dedi Hanna'ya dönerek. Ayağımı burktum da biraz acıyor hepsi bu. Sonra eşyalarını almak için yukarı çıkarken adam akıllı toparlayınca Hannah da onu bir güzel azarladı. Mac ağlamaya başlamıştı. Joe ne yapacağını şaşırmış bir durumda dışarı fırlayıp koşa koşa merdivenlerden inmeye başladı. Kendilerine fayton çağırabilecek birini bulmalıydı. Birden Laurie'yi gördü. Delikanlı iki kardeşin konuşmalarını duymuştu. ''Ben dedemin arabasıyla geldim. Sizi bırakabilirim.'' dedi. Joe onun kendileri yüzünden partiden erken ayrılacağına üzülüyordu. Bunu söyleyince Lori, ''Ben zaten erken dönmek zorundaydım.'' dedi. ''Hem eviniz yolumun üzerinde.'' Bunun üzerine Joe onunla gitmeyi kabul etti. Ötekileri de çağırmak için koşa koşa eve girdi. Hanna yağmurdan nefret ederdi. Onun için bu öneriyi hemen kabul etti. Hep birlikte faytona kurulup geri döndüler. Lori yabancının yanına oturduğu için de rahatça konuşma fırsatı buldular. Joe sanatçılarını karıştırarak Şahane bir gece geçirdim. Ya sen? diye sordu. Ben de öyle dedi Mac. Ayağım burkulana kadar çok eğlendim. Sally'nin arkadaşı anne beni çok sevdi. Baharda Sally ile birlikte beni evlerine çağırdı. Annem izin verirse ne güzel olur. Senin o kırmızı saçlı oğlanla dans ettiğini gördüm. Nasıl bari? İyi bir çocuk mu? Çok tatlı biri. Yalnız kırmızı saçlı olduğu konusunda yanılıyorsun. Kumral bir çocuk o. Son derece terbiyeli biri. Aynı zamanda da çok güzel dans ediyor. Kusura bakma da dans ederken aynı hıçkırık tutmuş bir çekirgeye benziyordu. Lori ile gülmekten kırıldık. Sonunda eve vardıklarında Lorie'ye defalarca teşekkür ettikten sonra kimseyi uyandırmadan içeri girmek istediler. Kapı gıcırdadı. İki küçük kafa göründü ve uykulu bir ses. "Hadi, eğlenceyi anlatın. Eğlenceyi anlatın." dedi sabırsızlıkla. Meggin bunu büyük bir terbiyesizlik saymasına rağmen Joe kardeşleri için birkaç küçük şeker aşırmıştı. Küçükler şekerlerini yiyerek akşam olanları dinliyorlardı. Joe hemen Meg'in ayağını sardı, sonra saçlarını fırçalamaya başladı. Meg, ''Zarif bir hanımefendi gibi kendi faytonuma kurulup eve dönmeyi ne kadar isterdim.'' dedi. ''Doğrusunu istersen o zarif hanımefendilerin bizden daha çok eğlendiklerini hiç sanmıyorum.'' diye cevapladı Joe. ''Yanık saçlarımıza, eski eldivenlerimize rağmen biz eğlenmeyi her zaman bilmişizdir.'' Ayağının burkulmasına gelince Öyle bir ayakkabı giyecek kadar budalı olursan Kimseye bir şey demeye de hakkın olmaz Dördüncü bölüm Ertesi sabah Mek içini çekerek söylenmeye başlamıştı Ah yeniden işe koyulmak bazen nasıl da zor geliyor Artık tatil sona ermişti Eğlence içinde geçen bir haftadan sonra Yeniden işe başlamak ona çok zor geliyordu Jo uzun uzun esnedi. Keşke hep Noel olsa. Ne güzel olurdu değil mi? Eminim her zaman tatil olsaydı şimdi eğlendiğimizin yarısı kadar bile eğlenemezdik. Dedimek. Tabii yine de partilere gitmek, sonra arabayla eve kadar getirilmek, sürekli okumak ve dinlenmek, hiç çalışmamak büyük bir zevk. Hep böyle bir hayatı olan kızlara imrenmişimdir. Sonra iki kız kardeşleriyle birlikte kahvaltıya oturdular. Anlaşılan o sabah herkesin bir problemi vardı. Tatilden sonra çalışmaya başlamak hiçbirine kolay gelmiyordu. Birer birer sıkıntılarını dile getirirlerken anneleri de o gün postaya verilmesi gereken bir mektubu bir an önce bitirmeye çalışıyordu. Sonunda Mac hadi bakalım dedi. Boş laf karın doyurmayacağına göre bir an önce işimize gitsek iyi olur. Joe ablasına cesaret vermek için onun omzunu okşadı Sonra yolları ayrıldı Buz gibi soğuk bir hava vardı Kar yağıyordu Çalışıp didinmek zorundaydılar Yürekleri gençliğin bitip tükenmeyen istekleriyle doluydu ama Yine de mutlu olmaya çalışıyorlardı Babaları Bay Match bir zamanlar şanssız bir arkadaşına yardım etmeye çalışmış Ve o arada da kendi malını mülkünü kaybetmiş bir adamdı İki büyük kızı çalışmaya karar vermişler ve babalarına yalvarıp yakarmışlardı. Hiç deyse kendi yüklerini babalarının sırtından almak istiyorlardı. Sonunda babaları razı olmuş, kızlar da bütün güçleriyle çalışmaya koyulmuşlardı. Mac zengin bir ailenin çocuklarına dadılık yapıyordu. Fazla para almamasına rağmen çocukları çok sevdiği için işinden memnundu. Joe ise Mech hala'nın yanında çalışmaya başlamıştı. Mech hala top aldı. Bu yüzden kendisine hizmet edebilecek güçlü kuvvetli birine ihtiyacı vardı. Bir gün Joe'yu yardımcı olarak yanına almayı teklif etti. Joe bu işten hiç hoşlanmamıştı. Ancak daha iyi bir iş bulamayacağı için bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Sonra da huysuz halasıyla herkesi şaşırtacak kadar iyi geçinmeye başlamıştı. Bir gün aralarında şiddetli bir tartışma yaşanmış ve Joe paltosunu kaptığı gibi eve dönmüştü. Artık dayanamayacağını söylüyordu. Ama Meçala'nın öfkesi çabuk dağılırdı. Kızı yine yanına çağırmak için arkasından adam yollamıştı. Bunun üzerine Joe da direnememişti. Aslında o da bu huysuz ve yaşlı kadını seviyordu. Joe'yu oraya bağlayan bir başka neden daha vardı. Meçala'nın evindeki büyük kitaplık. Meçen işte öldükten sonra burası tozlarla, örümceklerle kaplanmıştı. Jo nazik ve yaşlı bir beyefendi olan eniştesini çok iyi hatırlıyordu. Meç enişte sağyken Jo onun kalın ciltli kitapları ile oynar, tren yolları, köprüler yapardı. Meç enişte Latince kitaplarındaki garip resimleri Jo'ya gösterir, bunlara bakarak çok güzel hikayeler anlatırdı. Bay Meç Jo'yu sokakta ne zaman rastlasa ona mutlaka zencefilli çörek alırdı. Loş ve tozlu bir yer haline gelen bu kitaplık kısa zamanda Joe'nun cenneti olmuştu. Mechala öyle uykusuna dalar dalmaz Joe bir an önce kendisini kitapla atmaya bakardı. Büyük bir koltağa gömülüp okumaya dalar ve kendinden geçerdi. Derken halası seslenir, onu çağırıp yapılacak bir iş söylerdi. Mac nasıl şımarık çocuklardan yaka silkiyorsa Joe da halasının saçmalıklarından iyice bıkmıştı. Diğerleri gibi Beth'in de kendine göre sıkıntıları vardı. Arada bir oda üzüntüye kapılır, iyi bir piyanusu olmadığı, ders alamadığı için gizlice ağlardı. Müziği o kadar çok seviyordu ki o eski aletten çıkan seslerin kötülüğünü aldırmadan sabırla durmadan çalışırdı. Keşke ona yardım edecek birisi olsaydı. Kimse Beth'in piyanoya sararmış tuşlarına damlayan gözyaşlarını görmüyordu. Beth ne kadar yorulmuş olursa olsun... Kardeşlerini ve annesini kıramaz, ne zaman isteseler onlara piyano çalardı. İçinden umutla iyi bir insan olmaya devam edersem günün birinde hayalimdeki piyanoya kavuşabileceğim diye düşünürdü. Emi'ye gelince biri çıkıp da ona bu hayattaki en büyük sıkıntısının ne olduğunu soracak olursa vereceği cevap hiç şüphesiz burnum olacaktı. Emi daha bebekken Joe onun kazayla bir kömür kovasına düşürmüştü. Emi bu yüzden burnunun mahvolduğuna inanıyordu. Aslında burnu ne onun sızladığı kadar iri ne de kırmızıydı. Yalnız hafif yassı olduğu söylenebilirdi. Emi biraz olsun sivretebileceğini düşünerek burnunu çimcikleyip dururdu. Yine de bu çabası boşunaydı. Hiçbir zaman burnuna istediği gibi soylu bir sivrilik kazandıramayacaktı. Bu da onun en büyük derdiydi. Aslında ondan başka kimsenin bunu aldırış ettiği yoktu. Emi mutlaka burnu düzgün olsun istiyordu. Bir yandan da hayalindeki burnuna benzetinceye kadar sayfalar dolusu güzel burunlu insan resimleri çiziyordu. Ablaları ona Küçük Rapel ismini takmışlardı. Emi'nin resme büyük bir yeteneği vardı. Durmadan çiçek, hayvan ve peri resimleri çizer ancak o zamanlarda kendisini çok mutlu hissederdi. Öğretmeni toplama işlemlerini yapacağına kara tahtasını hayvan resimleriyle doldurduğu için ondan şikayetçiydi. Amy bütün kitaplarının içini öğretmenlerinin karikatürleriyle süslemişti. Arkadaşları arasında çok seviliyordu ve onlarla çok iyi geçiniyordu. Aslında şanslı bir kızdı o. Hiçce baharcamadan insanları mutlu etmesini biliyordu. Şirinliği ve zarif tavırlarıyla herkes de hayranlık uyandırırdı. Çok da marifetliydi. Resim yeteneğinin dışında çok güzel şarkı söyler ve el işi yapardı. Mac, Amy'nin Joe'da Beth'in koruculuğunu yapıyordu. Bu iki büyük kız diğerlerine karşı annelik rolünü üstlenmişlerdi sanki. Kardeşleriyle ilgilenirken adeta bebekleriyle oynayan küçük kadınlar gibiydiler. ''Anlatacak bir şey olan var mı?'' diye sordu Mac. O kadar boğucu bir gündü ki birisinin eğlenceli bir şey anlattığını duymak beni gerçekten çok mutlu edebilir. Kızların hepsi o gün başlarından geçen olayları anlatmaya koyuldular. Sonunda Jo annesinden onlara ara sıra anlattığı o güzel hikaye veya masallardan birisini anlatmasını istedi. Kızlar annelerinin anlattığı şeylerden çok güzel dersler çıkarırlardı. Bayan Meç gülümseyerek anlatmaya başladı. Bir varmış bir yokmuş. Dört küçük kız kardeş varmış. Bunların yiyecekleri, içecekleri, giyecekleri, kendilerini avutabilecekleri, zevk alabilecekleri birçok şeyleri varmış. Gel gelelim kızlar bütün bunlara rağmen yine de hayatlarından memnun değillermiş. Aslında iyi birer insan olmak istiyorlarmış. Ne kadar cesur olabileceklerini de o güne kadar defalarca kanıtlamışlar. Ama nedense ara sıra gevşiyor, her şeyden yakınıyorlarmış. Bunun sebebi ise zaman zaman ne kadar güzel şeylere sahip olduklarını ve istedikleri zaman neler başarabileceklerini unutmalarıymış. Günlerden bir gün yaşlı bir kadına mutluluğun sırrını sormuşlar. Kadın onlara hayatımızdan memnun olmadığımız zamanlarda ''Sahip olduğunuz şeyleri aklınıza getirin ve Tanrı'ya şükredin.'' demiş. Hikayenin tam burasına gelince Joe bir şey söylemek ister gibi ağzını açtı ama sonra hikayenin bitmediğini anlayınca sustu. ''Kızlar hiç de akılsız değillermiş.'' diye devam etti anneleri. Bu yüzden de kadının verdiği mutluluk reçetesini denemeye karar vermişler. Çok geçmeden aslında ne kadar zengin olduklarını görerek şaşırmışlar. İçlerinden biri paranın zenginlerin evinden mutsuzluğu uzaklaştıramadığını görmüş. Diğeri zengin ama kendi olanaklarından yararlanmayı bilmeyen yaşlı ve huysuz bir kadından çok daha mutlu olduğunu fark etmiş. Kendisi onun gibi zengin değilmiş belki ama hala çok gençmiş ve hayattan zevk almayı biliyormuş. Üçüncü kız ise yemek pişirmekten yakınıyormuş. Ama o da yemek bulabilmek için dilenmektense olan yemeği pişirmenin ne kadar kolay olduğunu anlamış. Dördüncü kıza gelince o da birden gururlu ve onurlu bir yaşam sürmenin en kıymetli mücevherlerden bile daha değerli olduğunu görmüş. İşte böylece kızlar bir daha asla yakınmamaya karar vermişler. Ellerindeki değerli nimetlerden yararlanmaya, onları hak etmeye çalışmışlar. Bayan Meç hikayenin burasına gelince durakladı. Sonra sözlerine devam etti. Eğer, dedi, kızlar o yaşlı kadının öğütlerini yerine getirirlerse bir daha hayal kırıklığına uğrayacaklarını hiç sanmam. Ah anne ah, ne kurnazsın sen. Ne yaptın ettin bizim başımızdan geçenleri bir güzel masala çevirdin ve bir de güzel ders verdin bizlere. Bet düşünceli düşünceli. Ben böyle dersleri çok severim zaten, dedi. Tıpkı babamın anlattığı hikayelere benziyor. Ben zaten sizin kadar sızlanmıyordum, dedi Emi. Ama artık daha da dikkatli olacağım. Anlattıkların bana büyük bir ders oldu. Ve bizim böyle bir derse çok ihtiyacımız vardı anne, dedi Coda Hiçbirimizin bunu kolay kolay unutacağını sanmıyorum. Ama yine de eğer unutacak olursak, ''Sen bunu bize ne olur bir daha hatırlatıver anneciğim.'' 5. Bölüm Karlı bir günde Joe'yu ayağında lastik çizmeler, sırtında eski bir kapşon nupelerin, bir elinde uzun bir süpürge, diğerinde de bir kürekle ağır adımlarla taşlıktan geçerken görünce ''Yine ne işler çeviriyorsun Joe?'' diye sordu Mac. ''Dışarı çıkıp biraz egzersiz yapacağım.'' dedi Joe. Meg ürpermişti. Bence bu sabahki uzun yürüyüşümüz yeterli, dedi. Yerinde olsam ateşin başından ayrılmazdım. Bana akıl verilmesinden hiç hoşlanmam, diye karşılık verdi Joe. Bütün gün kedi gibi ateşin önünde tembellik edemem. Ben gidip dışarıda kendime bir serüven aramayı tercih ediyorum. Bu sözler üzerine Mek, ateşin yanındaki koltuğa oturup ayaklarını uzatarak Ivanhoe adlı kitabını okumaya başladı. Joe ise çoktan dışarıdaki karları küremeye başlamıştı. Kar henüz donmadığı için yumuşacıktı. Çok geçmeden Betin oyuncak bebeklerini dışarı çıkarıp gezdirebilmesi için bahçeyi boydan boya dolaşabileceği bir yol açmıştı. Betin bebeklerinin temiz havaya ihtiyacı vardı ve küçük kız onları her gün gezdirirdi. Merçlerin evi ile Laurence'lerin köşkünü bir bahçe ayırıyordu. Şehir dışındaki bu evlerin çevreleri koruluklar, çayırlar, geniş bahçeler ve tenha sokaklarla çevrilmişti. İki evin arasında alçak bir çit uzanıyordu. Çitin bir yanında oldukça eskimiş ve bakımsız bir ev vardı. Yazın duvarlarını saran sarmaşıklar artık yapraklarını dökmüş, olduklarından ve bahçesindeki çiçekleri solmuş olduğu için oldukça çıplak görüyordu. Çitin öbür yanında ise görkemli bir köşk vardı. Büyük bir garajı ve çardağı olan bu binanın bahçesi pek bakımlıydı. Zengin perdelerin arkasından içerideki nefis eşyalar seçilebiliyordu. Bütün bu heybetine karşın burası sessiz, sakin bir evdi. İçinde sanki hayat yok gibiydi. Çünkü düzgün çimenlik alanlarının üzerinde gülüşüp oynayan çocuklar görünmüyor, pencerelerinde gülümseyen bir annenin yüzü belirmiyordu. Yaşlı beyefendi ile torunundan başka da eve pek giren çıkan yoktu. John'un hayallerle zenginleştirilmiş dünyasında bu ev büyülü bir saraydı. İçeride kimsenin yararlanamadığı eğlenceli bir dünya vardı. Kız uzun zamandan beri orayı görebilmek için can atıyordu. Laurie ile arkadaşlık etmek istiyordu. Partinin olduğu geceden beri bunu kafasına koymuş ve bu arkadaşlığı başlatabilmek için çeşitli tasarılar kurmuştu. Yine de oğlan son günlerde pek ortalıkta görünmüyordu. Joe onun buradan gittiğini düşünmeye başlamıştı ki bir gün Betty ile Amy bahçede kartopu oynarlarken üst katın pencerelerinden birinde dalgın dalgın bahçeyi seyreden esmer bir yüz görmüştü. Kendi kendine şu çocuk bir gün sıkıntıdan patlayacak diye söylenmeye başladı. Ne arkadaşı var ne başka bir eğlencesi. Dedesi onu böyle eve kapadığına göre torununa neyin iyi geleceğini bilemiyor besbelli. Oğlanın her şeyden çok canlı, neşeli ve genç arkadaşlara ihtiyacı var. Bir gün gidip bunları bu yaşlı beyefendiye söyleyeceğim. Bu düşünce John'un çok hoşuna gitmişti. Böyle ataklara bayılırdı. Burnunu soktuğu işler Maggie yerin dibine geçirirdi. O günde Lori ile arkadaş olabilmek için her şeyi denemeye karar vermişti. Bay Lawrence'in arabasına binip evden ayrıldığını gördü. Bahçeleri birbirinden ayıran çite kadar karları küremişti. Çite varınca durup karşıdaki eve baktı. Çıt çıkmıyordu. Birden üst kattaki pencerelerin birinde kapkara kıvırcık saçları olan birinin durduğunu gördü. ''İşte orada'' dedi kendi kendine. ''Zavallı çocuk'' sıkıntılı günde yapayalnız oturuyor. Utanılacak şey doğrusu. Yukarıda bir kar topu atarsan beni görür. Sonra da belki biraz konuşuruz. Havaya bir kar topu fırlattı. Penceredeki baş hemen ona doğru döndü. Joe'yu görünce çocuğun iri gözleri neşeyle parladı. Joe da ona gülümsedi hemen. Sonra elindeki süpürgeyi havada sallayarak ''Nasılsın? Hasta mısın yoksa?'' diye seslendi. Doğru penceriyi açıp <gülüyor> şimdi daha iyi sağlarım. Sağ. Ol, dedi çatlak bir sesle. Adam akıllı üşütmüşüm. Bu yüzden bir haftadır hiç dışarı çıkmıyorum. Geçmiş olsun. Nasıl vakit geçiriyorsun peki? Kitap okur musunuz? Pek okuyamıyorum izin vermiyorlar. Başkası okusa sana. Ara sıra dedem okuyor ama benim kitaplarım da onu sıkıyor. O halde birileri gelip sana arkadaşlık etse bari. Görmek istediğim hiç kimse yok ki. Erkek arkadaşlarımın hepsi çok gürültücü. Benim başım da hala sersem gibi. Peki başında oturup sana kitap okuyabilecek sakin bir kız arkadaşın yok mu? Kızlar hem sessizdir hem de hasta bakıcılık yapmayı severler. Tanıdığım öyle bir kız yok ki. Biz varız ya, dedi co. Sahi gelir misin? diye sordu Lori. Nasıl sevinirim anlatamam. Ama bak şimdiden söyleyeyim ben pek de sessiz bir kız sayılmam. Annem izin verirse tabii ki gelirim. Dur gidip bir sorayım. Sen de pencereyi kapatıp otur ve ben gelene kadar uslu uslu bekle. Joe koşa koşa eve giderken Lori de kalkıp saçlarını güzelce taradı ve üzerindeki giysiyi değiştirdi. Oturup Joe'yu beklerken kalbi heyecanla atıyordu. Çok geçmeden Joe göründü. Yanakları pespembe olmuştu. Bir elinde üstü örtülü bir tabak, diğerinde de Bet'in üç kedi yavrusunu tutuyordu. Heyecanla, işte pılımı pıltımı toplayıp geldim, dedi. Mac sana kendi eliyle pişirdiği tatlıdan gönderdi. Bet de kedilerin seni oyulacağını söyledi. Aslında kedilerin seni rahatsız edebileceklerini düşündüm ama yine de Bet'i kıramadım. Zavallı kızcağız bir şeyler yapabilmek için öyle çırpınıyor ki. Bet'in kedileri Lori'yi rahatsız etmek bir yana onu çok keyiflendirmişlerdi. Oğlan kedilerle oynarken çekingenliğinden sıyrılıp konuşkan rahat bir tavır aldı. Joe tabağın üzerindeki örtüyü kaldırınca Lori büyük bir sevinçle ''Ne kadar güzel bir şey bu!'' diye bağırdı. Mac tatlının üzerine özenle süslemişti. ''Herkes sana karşı bir yakınlık duydu ve bunu göstermeye çalıştı sadece'' dedi Joe. Sonra etrafına bir göz atıp ''Ne kadar güzel bir oda burası'' diye mırıldandı. ''Temiz tutulsa güzel olacak gerçekten'' diye yanıtladı Lori. Ama hizmetçiler o kadar tembeller ki buraya bakmak akıllarına bile gelmiyor. ''Bilsen nasıl silinlendiriyor beni bu dağınıklık?'' ''Ben iki dakika daha hallederim'' dedi Joe hemen. Şüminin önünün süpürülmesi gerekiyor işte şöyle sonra da üzerindeki rafta duran şeyleri düzenlemek lazım. Tamam kitaplar yerleştirilecek işte şişeleri de şuraya koyalım. Divan güneşin önünden çekilmeli ve yastıklar da böyle kabartılmalı. İşte bak bitti bile. Gerçekten de bitmişti. Küçük kız bir yandan konuşup gülerken bir yandan da her şeyi yerli yerine koyup ortalığı süpürüvermişti. O da birden değişmiş gibiydi. Laurie onu hiç konuşmadan izlemişti. Joe işi bittiğinde oğlan divanın üzerine oturabileceğini söyledi. Sen de gel yanıma otur dedi Laurie. Ortalığı derli topla görmek onu çok sevindirmişti. Şimdi söyle bakalım dedi Joe. Seni eğlendirmek için ne yapmalıyım? Laurie kafasını küçük kitaplığına çevirip raflardaki kitaplarına sevgiyle baktı. Sağ dedi. Ben bütün bunları çoktan okudum. Oturup konuşmayı tercih ederim. Sen bilirsin, dedi Joe. Ama seni önceden uyarmalıyım. Bir başladım mı bir daha susmam. Beth bile ne zaman susmam gerektiğini hiç bilmediğimi söyler. Lori ilgiyle, Beth hep evde oturan, arada bir kolunda sepetiyle dışarı çıkan kız değil mi? Diye sordu. Evet, dedi Joe. Benim biricik kardeşimdir o. Çok da iyi bir kızdır. Güzel olan mek, kıvırcık saçlı olan da Emi galiba değil mi? Bunları nereden biliyorsun? Lori birden kızarmıştı. Sizleri dedi. Birbirinize seslenirken duyuyorum da yalnız olduğum için sizi seyrederek vakit geçiriyorum. Öyle güzel eğleniyorsunuz ki bazen perdeleri kapatmayı unutuyorsunuz. Kabalığımı bağışla. Çiçeklerin olduğu odada ışık yanarken perdeleri açık unutup oturduğunuzda güzel bir resme bakar gibi size bakıyorum. Hepiniz annenizin çevresine toplanıyorsunuz. Annenizin yüzü tam karşıma geliyor. Öyle tatlı görünüyorsunuz ki sizi izlemeye doyamıyorum. Biliyorsun benim annem yok. Bunları anlatırken Lori'nin dudakları titremeye başlamıştı. Belli etmemek için arkasını dönerek ateşi karıştırmaya başladı. Çocuğun gözlerindeki yalnızlık Joe'yu çok etkilemişti. Lori hem hasta hem de yalnız bir çocuktu. Joe kendi evlerini düşündü. Ne kadar mutlu olduklarını anladı. Bu mutluluğu Lori ile paylaşmak istiyordu. Madem öyle dedi. Biz de bir daha perdelerimizi kapatmayız. Sen de bizi seyredebilirsin. Ama bence bizi casuslar gibi gözetleyeceğine bize gelsen daha iyi olur. Annem çok iyi biridir. Ben rica edersem Pet sana şarkı söyler, emi dans eder. mekte ben de seni bol bol güldürürüz. Dedem izin verir mi acaba? Annen rica ederse verir, dedi Lori sevinçle. Dedem sert görünür ama aslında çok iyi biridir. Yalnız yabancılara yük olmamdan çekinir. Ama biz yabancı değiliz ki, dedi Joe. ''Komşuyuz biz. Hem sen niye bize yük olasın ki? Böyle saçma düşünceleri bırak. Biz seninle arkadaş olmak istiyoruz. Buraya yeni taşındık sayılır. Ama sizden başka bütün komşularımızla görüşüyoruz.'' Dedem vaktinin büyük bir kısmını kitapları ile geçirir. Dışarıda olup bitenle pek ilgilenmez. Yeni öğretmenim Bay Brock da burada kalmıyor. Bu yüzden arkadaşlık edebileceğim kimse yok.'' Ben de tek başıma evde oturuyorum. Yazık. Bence sen de biraz çaba göstermelisin. Çağrıldığın yere gitmelisin. O zaman senin de bir sürü arkadaşın olur. Utangaçlığı bırak. Biraz insan içine çıkarsan utangaçlığın hemen geçer. Lori kıpkırmızı olmuştu. Joe bunları o kadar iyi niyetle söylemişti ki ona hiç kızmamıştı. Kısa bir sessizlikten sonra konuyu değiştirip Okulu seviyor musun? Diye sordu Joe'ya. Okula gitmiyorum ki ben, dedi Joe. Çalışıyorum, halama yardım ediyorum. Onu görsen suratsızın biridir. Joe, Laurie'yi çok sevmişti. Onu biraz güldürmenin iyi olacağını düşündü. Neşeli bir şekilde ona meç halayı anlatmaya başladı. Yaşlı kadının huysuzluklarını, şişko köpeğini, İspanyolca konuşan papağanını ve pek sevdiği kitaplığını anlattı. Sonra halasının ziyarete gelen yaşlı bir beyefendinin başına gelenlerden söz etti. Adam yaşlıydı ama kibarlık budalasının biriydi, dedi. Bir gün yine kibar kibar konuşurken papağan adamın kafasına konup başındaki peruğu dediklemeye başlamasın mı? Adamın ödü patlamıştı. Lori bunlara katıla katıla gülüyor, gülmekten gözlerinden yaşlar akıyordu. Hizmetçilerinden biri neler olduğunu merak ederek kapıdan başını uzattı. Ah ne güldüm ama, dedi Lori. Ne olursun biraz daha anlat. Yüzü al aldı. Gözlerine canlılık gelmişti. Joe içinin sevinçle dolduğunu hissetti. Ona hayallerini, babaları için besledikleri umutları, kaygıları, içinde yaşadıkları küçük dünyayı uzun uzun anlattı. O da kitapları Laurie'ye kadar seviyordu. Lori buna çok sevinmişti. ''Madem kitaba bu kadar meraklısın, gel de sana bizim aşağıdaki kitaplarımızı göstereyim.'' dedi. ''Dedem dışarıda olduğu için beni korkacak bir şey yok.'' ''Ben hiçbir şeyden korkmam.'' dedi Joe başını arkaya atarak. ''Doğrudur doğrudur.'' dedi Lori büyük bir hayranlıkla Joe'ya bakarken. Yine de dedesinin sinirli bir anına rastlayacak olursa Joe'nun bile korkacağını düşünmüştü. Evin her yanı sıcacıktı. Lori önce ona bütün evi gezdirdi. Sonra kütüphaneye geldiler. Joe burayı görünce çok sevindiği zamanlarda yaptığı gibi ellerini birbirine vurarak yerinde zıpladı. İçerisi kitapla doluydu. Tablolar, heykeller, camlı dolaplara yerleştirilmiş antikalar, eski paralar hemen göze çarpıyordu. Geniş ve rahat koltuklar, masalar zevkle yerleştirilmişti. Büyük şöminenin çevresi eski tuğlalarla süslenmişti. Aman ne zenginlik bu dedi Joe kendisini yumuşak bir kadife koltuğa atarken büyük bir sevinçle çevresini incelemeye başlamıştı. Sen dünyanın en mutlu çocuğu olmalısın. İnsan yalnız kitaplarıyla yaşayamaz ki, dedi Lori başını sallayarak. Onun başka bir şey söylemesine vakit kalmadan bir çıngırak sesi duyuldu. Joe telaşla yerinden fırlamıştı. Eyvah dedi, deden geldi galiba. Gelsene olur ki, dedi Lori kurnaz bir bakışla. Sen hiçbir şeyden korkmazdın hani? Dedenden biraz korkuyorum ama nedenini kendim de bilmiyorum galiba, diye karşılık verdi Joe. Biraz sonra bir uşak geldi ve doktor sizi görmeye geldi efendim dedi saygılı bir ifadeyle. Seni biraz yalnız bıraksan bana gücenmezsin ya dedi Lori Joe'ya dönerek. Burada öyle mutluyum ki sen rahat rahat doktorla görüşebilirsin diye yanıtladı Joe. Joe odada dolaşmaya başlamıştı. Laurence'nin dedesinin büyük bir portresinin önüne gelince durdu. Resmi incelemeye başlamıştı. Tam o sırada arkasından kapının açıldığını duydu. Başını hiç çevirmeden, şimdi ondan korkmanın ne kadar yersiz olduğunu anladım dedi. Bakışları pek tatlı ama ağız kısmının sert bir ifadesi var. Son derece iyi bir insan olduğu da bakar bakmaz belli oluyor. Benim dedem kadar yakışıklı değil ama ondan çok hoşlandım. Arkasından kalın bir ses. Teşekkür ederim küçük hanım diye cevap verince Joe kıpkırmızı olduğunu hissetti. O an içinde oradan hemen kaçıp gitmek için büyük bir istek duydu ama bu çok korkakça bir davranış olacaktı. Orada kalıp bu güç durumdan kurtulmaya karar verdi. Gözlerini yaşlı adamın yüzüne çevirince adamın gözlerindeki ifadenin resimdekinden daha da tatlı olduğunu anladı. Şaşırmıştı. Korkusu hemen hafifledi. O korkunç sessizlikten sonra yaşlı adam tekrar konuşmaya başladı. Sesi biraz öncekinden daha sert çıkıyordu Demek benden korkmuyorsun ha dedi Pek korkmuyorum efendim diye yanıtladı Joe Demek ben deden kadar yakışıklı değilim öyle mi? Öyle efendim Bu karşılık yaşlı adamın pek hoşuna gitmiş gibiydi Gülerek Joe'nun elini sıktı Sonra çenesini kaldırıp yüzünü dikkatle inceledi ''Yüzün değil ama huyun tıpkı dedene benziyor.'' dedi. ''Deden çok dürüst bir adamdı yavrum. Cesurdu da onun arkadaşı olduğum için her zaman gurur duyarım.'' ''Teşekkürler efendim.'' dedi Joe. Bu konuşmadan sonra iyice rahatlamıştı. Yaşlı adam yine sert bir sesle ''Söyle bakalım torunumla neler yaptınız?'' diye sordu. ''Komşuluk etmeye çalışıyordum efendim.'' dedi Joe. Sonra kısaca o gün oraya nasıl geldiğini anlattı. Sence Lori'nin eğlenmeye ihtiyacı var öyle mi? Diye sordu yaşlı adam. Evet efendim. Biraz yanlış kalmış gibi geldi bana. Belki kendi yaşıtı olan arkadaşlar onun eğlenmesine yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Biz erkek değiliz ama elimizden gelirse ona yardımcı olmak isteriz. Üstelik bize yolladığınız o şahane Noel hediyesini de unutmadık. Bak bak bak. O torunumun fikriydi. Yoksul kadın nasıl oldu peki? İyi dedi Joe ve sonra çabucak annesinin zengin tanıdıklarının kadınla ilgilenmelerini sağladığını anlattı. Deden de herkese böyle iyilikler ederdi. Demek annen de ona çekmiş. Bir gün gelip annenle görüşeceğim. Bunu kendisine söyle. Şimdi hadi gel bakalım. Çıngırak çaldığına göre çay vakti gelmiş olmalı. Lori hasta olduğu için çayı biraz erken içiyoruz. Bu yüzden gel de sana çay içmeye gidelim. Sonra da modası geçmiş bir kibarlıkla kolunu Joe'ya uzattı. Joe içinden "Bek bunu görse diye geçirdi." Birlikte yürüdüler. Evde bunları anlatacağını düşündükçe kızın gözleri parlıyordu. O sırada Lorene'in koşa koşa merdivenlerden indiğini gördüler. Oğlan Joe ile o heybetli dedesinin kol kola geldiklerini görünce şaşkınlıktan dona kaldı. Hey! ''Dur bakalım ne hal böyle?'' dedi yaşlı adam. ''Geldiğinizi bilmiyordum efendim.'' diye kekeledi Lori. ''Merdivenlerden bu şekilde koşarak indiğine bakılırsa inmediğin belli.'' dedi yaşlı adam. ''Şimdi gel de çayını iç ve bir beyefendiye yakışan şekilde davranmaya özen göster küçük bey.'' Sonra Bay Laurie ise garip bir şefkatle torununun saçlarını çekiştirdi. Yürümeye devam ettiler. Lori de arkalarından onları izliyordu. Dede 4 fincan çay içti. Pek konuşmadan çocukları seyrediyordu. Joe ile Lori hemen kaynaşı vermişlerdi. Onlar tatlı tatlı sohbet ederlerken torununun yüzündeki değişiklik yaşlı adamın gözünden kaçmamıştı. Oğlanın yüzüne adeta renk gelmişti. Gözleri pırıl pırıldı. Gülüşü bile değişmişti. Bay Lorensi kızaklı diye düşündü. Oğlan gerçekten çok yalnız kalıyor. Bakalım küçük kızlar ona yardım edebilecekler mi? Joe'yu sevmişti. Kızın dürüstlüğü ve cesareti hoşuna gitmişti. Lori ile de çok yanlışlıkları belliydi. Lori Joe'ya bir yeri daha göstermek istiyordu. Burası bahçedeki seraydı. Joe buranın periler diyarını andırdığını düşündü. O nadir bulunan çiçekler ve sarmaşıkları hayranlıkla izlerken Lori de en güzel çiçeklerden bir demet hazırlayıp ''Lütfen bunları annene ver.'' Dedi neşeli bir sesle. Bana göndermiş olduğu ilacı çok sevdiğimi de ilet lütfen. Sonra eve döndüler. Bay Lorenz'e oturma odasında şöminenin önünde duruyordu. Joe'nun ilgisi odadaki büyük piyanoya kaydı. Piyano çalıyor musun diye sordu Laurie'ye dönerek. Ara sıra dedi Lore Hadi ne olur bana biraz çal diye ısrar etti Joe. Bete nasıl çaldığını anlatabilmek için seni dinlemek istiyorum. Önce sen çal. Ben çalmayı bilmem ki. Bir türlü öğrenemedim ama müziği çok severim. Lori piyanonun önündeki tabureye oturdu ve çalmaya başladı. Joe onu dinlerken çocuğa karşı duyduğu saygı büsbütün arttı. Lori hem çok güzel piyano çalıyor hem de hiç gösterişe kapılmıyordu. Keşke Beth de onu dinleyebilseydi diye düşündü ama Lori'ye bir şey söylemedi. Parça bitince Lori'yi o kadar övdü ki oğlan müthiş utandı. Neyse ki dedesi imdadına yetişmişti. ''Bu kadar övgü yeter küçük hanım.'' dedi. ''Evet fena çalmıyor. Onun başka konularda da başarılı olacağını umuyorum. Geldiğin için sana teşekkür ederiz. Lütfen annene saygılarımı ilet. Hadi bakalım iyi geceler.'' Bunları söylerken bir yandan da nazik bir tavırla kızın elini sıkmıştı. Yine de sanki bir şeye sıkılmış gibi bir hali vardı. Evin taşlığına çıktıklarında Joe Laurie, e, ''Acaba yanlış bir şey mi söyledim?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi Laurie. Piyano çalmakla asıl hatayı ben yaptım. ''Niye ama?'' ''Başka zaman anlatırım. Biliyorsun ben çıkamadığım için seni ve eve Joe götürecek.'' ''Yok canım hiç gerek yok ben kendim gidebilirim'' dedi Joe. ''Ev hemen şurada nasıl olsa sen kendine iyi bak olur mu?'' ''Tamam.'' Ama yine gelmeni istiyorum. İyileştikten sonra sen de bize geleceğine söz verirsen gelirim. Söz veriyorum geleceğim. İyi geceler Lori. Sana da Joe. Joe evdekileri her şeyi anlattı. Hepsi birden oraya gidip o olanı görmeye karar verdiler. Hepsi de büyük köşkte ilgilerini çeken şeyler bulacaklarını düşünüyorlardı. Bayan Match babasının eski ahbabıyla konuşmak istiyordu. Meg, bette kuyruklu piyanoyu görmek için can atıyordu. Amy ise köşkteki değerli tabloları ve heykelleri merak ediyordu. Joe, anne, Bay Lawrence'in Loren'in piyara çalması neden istemiyor? diye sordu. Pek bilmiyorum ama oğlunun yüzünden olacak, dedi annesi. Loren'in babası İtalyan bir kadınla evliymiş. Kadın müzisyenmiş. Bu durum babanın hiç hoşuna gitmemiş. Gelini çok güzel ve çok iyi bir kızmış ama yaşlı adam ona bir türlü ısınamamış. Oğluyla da bir daha görüşmek istememiş. Bir süre sonra Lori'nin annesiyle babası ölmüşler. Bunun üzerine dede torununu yanına almış. Bence olan o kadar sağlıklı değil. Anlaşılan yaşlı adam onu da kaybetmekten korkuyor. Lori doğduğunda içinde müzik aşkı taşıyordu. Annesine benzediği yönlerden biri de bu. Dedesi ise torunundan müzisyen olmak isteyeceğini düşünüyor ve bundan korkuyor. Lori'nin bu yeteneği ona gelinini hatırlattığı için yaşlı adam onun piyano çalmasından pek de hoşlanmıyor. ''Aman tanrım ne romantik bir durum'' diye bağırdı Mac. ''Ne aptal bir durum'' dedi Joe. ''Eğer istiyorsa müzisyen olması engellenmemeli'' diye düşünüyorum. O nefret ettiği okula gitmesi için ısrar etmenin de bir anlamı yok bence.'' Lori'nin siyah gözlerinin, yakışıklı yüzünün ve kibarlığının nedeni de İtalyan olmasıymış demek. Dedi mek. Onun siyah gözlerini ve kibarlığını sen nereden biliyorsun ki? Diye sordu Joe. Şimdiye kadar onunla konuşmadım bile. Onu partide gördüm ya. Sonra senin anlattıkların var. Annemin gönderdiği ilaca nasıl teşekkür etmiş baksana. Tatlıyı kastetti sanırım dedi co. Tanrım ne aptalsın. Tabii ki seni kastetti. Öyle mi? Gerçekten, dedikçe o gözlerini hayret dolu bir ifadeyle kocaman kocaman açarken. Hiç böyle bir kız görmedim diye bağırdı Mek çok bilmiş bir ifadeyle. Birisi sana kompliman yaptığında bile bunu fark etmiyorsun. İyi ki de etmiyorum, dedi Joe kızgınlıkla. Lori iyi bir çocuk ve ben onun arkadaşı olduğum için çok memnunum. Bu arkadaşlığımızı böyle komplimanlar ve ona benzer duygusal saçmalıklarla bozmaya hiç niyetim yok. Annesi olmadığı için hepimiz ona karşı çok iyi davranmalıyız. Buraya gelip bizi ziyaret edebilir değil mi anne? Tabii dedi annesi. Küçük arkadaşını evimizde görmekten çok mutlu olacağız. Ve eminim mekte çocukların çocuk sularını ellerinden geldiğince korumalarından daha güzel bir şey olmadığını hatırlayacak. 6. Bölüm Büyük köşkü adeta bir saray gibiydi. Kızlar köşkü gördüklerinde böyle düşünmüşlerdi. Yalnız Bet'in bazı korkuları vardı. Onu korkutan şeylerden birincisi Bay Lorensey'di. Aslında yaşlı adam onlara büyük bir yakınlık göstermiş, anneleriyle güzel bir sohbete koyulup eski güzel günleri anmıştı. Çok geçmeden kızlar ona alıştılar ve çekingenliklerinden sıyrıldılar. İçlerinde yalnızca çok utangaç bir kız olan Beth, korkusunu bir türlü yenememişti. Kızların alışması gereken bir diğer güçlük kendilerinin yoksul, Lorenzilerin ise zengin olmalarıydı. Kızlar Loren'in kendilerine hediye ettiği şeylerin karşılığını veremeyecek düşündükleri için kabul etmeye çekiniyorlardı. Ama kısa bir süre sonra, aslında Lori'nin onlara karşı kendisini borçlu hissettiğini anladılar. Bayan Match çocuğa büyük bir yakınlık gösteriyor, kızlar da onunla arkadaşlık etmekten büyük bir zevk alıyordu. Lori onların evinde gördüğü sıcak ortamdan dolayı kendisini o kadar minnettar hissediyordu ki ne yapacağını şaşırıyordu. Bu yeni arkadaşlık baharda çimenlerin birden yeşermesi gibi hızla gelişti. Birlikte çok güzel günler geçirmeye başladılar. Kızlar yalnızlık çeken Lori'ye hemen ısındılar ve onu aralarına aldılar. O da bu iyi kalpli kızların arkadaşlıklarından çok hoşlandı. Şimdiye kadar kız kardeş veya anne sevgisini hiç tatmamıştı. Öğretmeni onun derslerini safsaklamasına çok kızıyordu. Lori'nin aklı fikli merçilerin evindeydi. Bir an önce dersi bitirip oraya gitmek için can atıyordu. Öğretmen bu konuyu Lori'nin dedesini açtığı zaman Bay Lorenz, ''Bırakalım da çocuk biraz da kendi istediği şekilde yaşasın.'' dedi. Komşumuz olan o iyi kabli bayan onu çok çalıştığını ve biraz da sosyal hayatını geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. ''Doğrusu ben de ona hak veriyorum. Sanırım ben onu biraz fazla sıktım ve bir hanım evladı gibi geliştirdim. Mutlu olduğu sürece bırakalım da istediği gibi yaşasın.'' Gerçekten de çocuklar bir arada ne kadar mutluydular. Piyaslarını oynuyor, paten kaymaya gidiyor, kızaklardan inmek bilmiyorlardı. Eski oturma odasında tatlı geceler geçiriyor, büyük köşkte eğlenceler düzenliyorlardı. Mac, canı istediği zaman saraya girerek istediği kadar çiçek topluyordu. Joe, kitaplar kapanıp durmadan okuyor, okudukları hakkında yaptığı eleştirilerle yaşlı adamı çok etkiliyordu. Amy ise köşkteki resimlerin aynısını yapmaya çalışıyordu. Fakat Beth... Köşkteki piyano için delirdiği halde bir türlü cesaretini toplayıp ona yanaşamıyordu. Yaşlı adam onun çekingenliğini bilmediği için bir gün ürkerek piyanoya dokunan Bet'in yanına gitmiş, sert sert bakarak ''Hey!'' dedi ba diye bağırdı. Bet'in ödü kopmuştu tabii. Hemen oradan kaçmış ve bir daha köşke adım atmayacağına yemin etmişti. Laurie buna çok üzülerek durumu dedesine anlattı. Sevimli ihtiyar torununa karşı olduğu gibi komşu kızlara da sevecen davranması gerektiğini anlamıştı. Bir gün merşlerin evine onları ziyarete gittiğinde kızların annesine gülümseyerek ''Bir aralar gözü piyanodan başka bir şey görmeyen Lori bugünlerde pek piyano çalamıyor. Doğrusu bundan hiç de şikayetçi değilim ama piyano kullanmadıkça akordu bozuluyor.'' Acaba sizin kızlarınızdan biri ara sıra da olsa gelip bir şeyler çalmak istemez mi? Ben sabahları evin öbür ucundaki çalışma odama kapanırım. Lori ise neredeyse hep dışarıda oluyor. Hizmetçiler de dokuzdan sonra misafir odasına hiç girmezler. Küçük hanımlara söylediklerimi iletirseniz sevinirim. Ne zaman isterlerse gelebilirler. Birden küçük bir el yaşlı adamın elinin içine kaydı. Bet başını kaldırıp minnet dolu gözlerle ona baktı. Sonra son derece istekli ama yine de oldukça çekingen bir sesle "Tabii ki gelmek isterler efendim." dedi. "Ben Bet, eğer kimseyi rahatsız etmeyeceksem elbette gelirim." Bet'in cesareti kendisini bile etkilemişti. Küçük kız tir tir titriyordu. "Kimse rahatsız olmaz yavrum." dedi yaşlı adam. Zaten öğlene kadar ev bomboş oluyor bu yüzden istediğin zaman gelip piyano çalabilirsin. Ne kadar iyisiniz efendim. Bet adamın dost bakışlarının altında gül gibi kızarmıştı. Artık korkmuyordu. Adamın iri elini büyük bir minnetle sıktı. Teşekkür edecek kelime bulamıyordu. Yaşlı adam yavaşça onun saçlarını okşadı. Sonra eğilip yanağından öptü. O güne kadar kendisinden pek az duyulmuş tatlı bir sesle ''Bir zamanlar benim de senin gibi gözleri güzel olan bir kızım vardı.'' dedi. ''Tanrı seni korusun yavrum. İyi günler hanımefendi.'' Ertesi gün Bet, dedeyle torununun evden ayrıldığını görünce ürkek ürkek köşkün kapısından içeri süzüldü. Bir fare gibi sessiz misafir odasına geçti. Taptığı büyük piyano orada duruyordu. Tesadüf bu ya, piyanonun üzerinde birkaç nota kağıdı unutulmuştu. Beth acaba kimse var mı diye sağa sola bakındı. En sonunda titreyen parmaklarıyla piyanoya dokunmuştu. İşte o an. Bütün korkusu uçup gitti. Hiçbir şey umrunda değildi artık. Müziğin kendisine verdiği anlatılmaz sevinçten başka hiçbir şeyi duymaz oldu. O günden sonra Beth... Her gün Çit'in öbür tarafına geçti, konaktaki büyük misafir odasına her sabah kimseye görünmeden bir müzisyen hayaleti geliyordu sanki. Yaşlı adamın bu çok sevdiği eski parçaları dinlemek için çalışma odasının kapısını açık tuttuğunu Beth hiçbir zaman öğrenemedi. Lor’de de hizmetçileri oraya yaklaştırmamak için taşlıktan nöbet tutuyordu. Beth'in bundan da hiçbir zaman haberi olmadı. Her gün rafın üzerinde bulduğu yeni notaların oraya sırf kendisi için çalsın diye konmuş olduğundan kuşkulanmak aklından bile geçmiyordu. İstediği her şeye kavuşmuş biri kadar mutluydu o. Birkaç hafta sonra bir gün ''Anne'' dedi. ''Ben Bay Lorenz'e e bir terlik işlemek istiyorum. Bana karşı o kadar iyi ki ona mutlaka teşekkür etmeliyim. Düşündüm de aklıma yapabileceğim başka bir şey gelmedi. Bana izin verir misin?'' ''Elbette kızım'' dedi Bayan Match. ''Onu çok sevindirirsin. Terlikleri işlemene ablaların da yardım ederler. Gerekli malzemeleri de ben alırım.'' Beth kendisi için o kadar az şey isterdi ki Bayan Match kızının isteklerini yerine getirmekten her zaman büyük bir zevk alırdı. Terlikler bitince Beth çok kısa bir mektup yazdı. Sonra Lori'nin yardımıyla Bay Lawrence’ e uyanmadan önce mektupla terliklerini gizlice çalışma masasının üzerine koydular. Beth büyük bir merakla neler olacağını beklemeye başlamıştı. O gün öylece geçti. Ertesi sabah yaşlı adamdan ses seda çıkmadı. Beth bu aksi adamın sinirlendirmiş olacağından korkmaya başlamıştı. Öğleden sonra hasta bebeklerini dolaştırmak için dışarı çıkmıştı. Dönüşte köşeyi döner dönmez evlerinin odasının penceresinden dört baş taktığını gördü. Beth'i görünce hepsi deli gibi el sallamaya başlamışlardı. Bay Lorenze'den sana mektup geldi. ''Bet çabuk ol. Ahbet sana ne yollamış bir bilsen.'' diye başladı emin. Ama ötekiler onu tuttukları gibi içeri çektikleri için sözlerini tamamlayamadı. Bet hızla eve doğru yürümeye başladı. Eve varınca kız kardeşleri onu doğru oturma odasına götürdüler. İçeri girdiklerinde hepsi bir yazdan ''Şuraya bak, şuraya bak.'' diye bağırışmaya başladılar. Bet onların gösterdiği yere bakınca sevincden kıpkırmızı oldu. Pırıl pırıl cilalı piyano, kapağının üzerine dayanmış bir mektupla karşısında duruyordu. Zarfın üzerinde Bayan Elizabeth March yazıyordu. Soluk sola "Bu benim mi?" diye sordu Bet. Heyecandan düşecek gibi olduğu için Jo'ya tutundu. "Evet canım, senin." dedi Jo. Ne bir insan değil mi? Dünyanın en şeker dedesi o. İşte piyanonun anahtarı. Biz mektubu açmadık. Ne yazdığını öğrenmek için de meraktan çatlıyoruz. Sen oku dedi Beth. Ben heyecandan okuyamayacağım. Öyle tuhaf oldum ki. Sonra ah ne güzel bir şey bu diye bağırarak yüzünü Joe'nun önlüğüne sakladı. Joe zarfı açınca gülmeye başladı. Mektup sayın hanımefendi diye başlıyordu. Amy heyecanlanarak ''Aman kulağın ne hoş geliyor'' dedi. Keşke biri de bana böyle mektup yazsa. Joe okumaya devam etti. Hayatımda pek çok terlik giymeme rağmen hiçbiri sizin hediye ettikleriniz kadar rahat değildi. Terlikleri süsleyen melekşeler en sevdiğim çiçeklerdir. Bunları gördükçe bana bu hediyeyi veren nazik kişiyi hatırlayacağım. Ben borçlarımı ödemeyi severim. Bir zamanlar bu piyano kaybettiğim küçük torunumundu. Bu yaşlı beyefendinin de şimdi onu size hediye etmesine izin vereceğinizi biliyorum. En içten teşekkürlerim ve en iyi dileklerimle. Sadık dostunuz James Lawrence ''Doğrusu bu büyük bir şeref be'' diye bağırdı Joe mektubu bitirince. ''Onur duymalısın. Lori bana dedesinin ölen torununa ne kadar düşkün olduğunu anlatmıştı.'' Çocuğa ait olan her şeyi büyük bir titizlikle saklamış. Düşünsene sana onun piyanosunu veriyor. Beth sevinçten bir süre yerinden bile kıpırdayamamıştı. Sonunda annesi ve ablaları ''Hadi bakalım bize bir şeyler çal'' dediklerinde elleri titreyerek piyanonun başına geçti. Ve çalmaya başladı. Hepsi de piyanonun sesini çok beğenmişlerdi. Aletin yeni akort edildiği belliydi. Her bakımdan kusursuz bir piyanoydu bu. Aslında aletin güzelliği sadece bundan ileri gelmiyordu. Bir de üzerine dünyanın en mutlu yüzleri eğilmişlerdi. Biraz sonra Beth yerinden fırlayarak ''Ben bu Bay Lorenze'ye teşekkür etmeye gidiyorum.'' dedi. Beth kadar sıkılgan birinin böyle bir harekete kalkışmasına hepsi çok şaşırdılar. Herhalde Bet'in daha sonra yaptıklarını görselerdi küçük dillerini yutarlardı. Beth Bay Lorenze'nin odasının kapısını vurdu. İçeriden ''Gel'' diye bağıran bir sert ses işitildi. Küçük kız hemen içeri daldı. Yaşlı adam şaşırmış gibiydi. Anlaşılan o sırada böyle bir ziyaretçiyi beklemiyordu. Beth önce ona elini uzatarak ''Size teşekkür etmeye geldim efendim'' diye söze başladı. Ama yaşlı adamın yüzünde o kadar tuhaf bir ifade belirmişti ki Beth o an onun kaybettiği torununu hatırladığını anladı. Birden kollarını adamın boynuna dolayarak onu öptü. O sırada ev yıkılsa dede bu kadar şaşırmazdı herhalde. Küçük kızın sevgi dolu öpücüğü hem hoşuna gitmiş hem de içinde bir sızı yaratmıştı. Adamın bütün sertliği birden geçiverdi. Beti kucağına oturtup kırışık yanağını onun pes pembe yanağına yasladı. Sanki sevgili torununa yeniden kavuşmuş gibi hissediyordu kendini. Beth bir süre onun mutluluğunu bozmak istemeyerek adamın dizinde oturmaya devam etti. Sonunda eve gitme vakti geldiğinde yaşlı adam onu bahçenin kapısına kadar götürdü. Oraya geldiklerinde de yaşlı yakışıklı bir asker gibi sertçe Beth'in elini sıktı ve sonra elini şapkasına götürerek onu selamladı. Camdan olanları gören kızlar hayretten neredeyse küçük dillerini yutacaklardı. Joe mutlulukla dans ediyordu. Amy duyduğu şaşkınlıktan neredeyse camdan aşağı düşecekti. Meg ise ellerini havaya kaldırıp artık dünyanın sonunun geldiğine inandım diye bağırmaya başlamıştı. 7. Bölüm Bir gün Lori atla merçelerin evinin önünden geçerken Amy, keşke Lori'nin atlara harcadığı paranın birazı da bende olsaydı dedi. Neden diye sordu Meg merakla. Paraya o kadar ihtiyacım var ki boğazıma kadar borca batmış durumdayım. Borçlandın mı yani? En azından 12 limon şekeri borçluyum. Üstelik annem bakkaldan verisiye alışveriş yapmamızı yasakladığı için harçlığımı alana kadar da beklemek zorundayım. Bana şu sorununu biraz anlatsana dedi Mek gülümsemesini bastırmaya çalışarak. Şimdi de limon şekeri mi moda oldu yani? Evet şimdi kızlar hep bundan alıyorlar. Eğer sana cimri demesini istemiyorsan sen de almasın. Derste şekerleri sıraların içinde saklıyorlar sonra teneffüste boncuk, kalem, bebek gibi şeylerle değiş tokuş ediyorlar. Eğer birini çok seviyorsan ona hemen limon şekeri veriyorsun. Yok birinden hiç hoşlanmıyorsan o zaman onun önünde şekerini yiyorsun ve ona bir kerecik bile yalatmıyorsun. Sırayla herkes birbirine ikram ediyor. Artık sıra bana geldi. Üstelik herkes bana o kadar çok ikram etti ki. Oysa ben daha kimseye bir şey veremedim. Bu benim için onur borcu sayılır. Onurunu kurtarmak için gereken parayı sana verebilirim dedi Mek çantasını çıkarırken. Çok teşekkür ederim diye sevinçle bağırdı Emi. İnsanın cep açlığının olması ne güzel. Artık ben de herkese limon şekeri ziyafeti çekebileceğim. İstelik geri vermeyeceğimden korktuğum için bir haftadır kimseden limon şekeri de alamamıştım. Bizden canım nasıl istiyordu? Ertesi gün Emmi okula biraz gecikti. Elinde kesek kağıdını dayanamayıp sınıftaki arkadaşlarına gösterdikten sonra sırasının en kuytu yerine sakladı. Sınıfın içinde hemen bir fısıltı yayılmıştı. Emmi Mec okula tam 24 tane limon şekeri getirmişti ve bunu arkadaşlarına dağıtacaktı. Sınıftaki kızların bütün ilgisi birden ona yönelmişti. Katie Brown, Emi'yi hemen doğum günü partisine davet etti. Mary Kingless ders sonuna kadar saatini Emi'nin takmasına kadar izin verdi. Jenny Snow da en zor matematik probleminin cevaplarını Emi'ye vermeyi teklif etti. Jenny Snow, limon şekeri getiremediği için Emiyle ile alçakça alay etmiş bir kızdı. Emi bunu unutmamıştı. Jenny'nin, bazı kızların bunları yasa ama limon şekerinin kokusunu alamayacak kadar değil ve ''Bazı kızlar sakız gibi başkalarına yapışıp şeker dilinecek kadar yüzsüzler.'' gibi iğnili sözleri hala hatırındaydı. Bu yüzden bir kağıda ''Birdenbire bu kadar nazik olman gereksiz, sana bir tane bile limon şekeri verecek değilim.'' yazarak bunu Ceniye verdi. Jenny hiçbir şey söylemedi ama Emi'den öç almakta da gecikmedi. Derste öğretmeni Emi sırasında limon şekeri saklıyor öğretmenim.'' dedi. Bay Davis Okula limon şekeri getirilmesini kesinlikle yasaklamıştı. Bu kuralı bozmaya kalkışan ilk kızı herkesin önünde ellerine cetvelle vurarak cezalandıracağını söylemişti. Bay Davies uzun süren bir mücadeleden sonra kızların okulda sakız çiğnemelerini engellemiş, üzerlerinde yakaladığı bütün romanları ve dergileri toplayıp ateşe vermiş bir öğretmendi. Limon şekeri sözü hemen etkisini göstermişti. Sanki barut ateşlenmişti. Adamın sarı suratı öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Kürsüye öyle bir vurdu ki, Jenny soluğu sırasında aldı. ''Emmy Meç, hemen buraya gel!'' diye bağırdı öğretmen. Amy çaresizce yerinden kalktı. Sakin görünmesine rağmen korkudan ödü patlıyordu. ''Gelirken sıranın içindeki limon şekerlerini de getir!'' diye emretti Bay Davis. Amy elindeki şekerlerle yanına gidince... Şimdi bu iğrenç şeyleri al ve ikişer ikişer camdan dışarı at diye bağırdı. Sınıftaki bütün kızlar soluklarını tutmuşlardı. Emi duyduğu utanç ve öfkeden kızarmıştı. Tam 12 kez pencereye gidip geldi. Her seferinde bir çift şeker pencereden atıyordu. Ne kadar da güzeldiler. Her şeker atışından sonra bahçeden sevinç çığlıkları yükseliyordu. Emi pencereye son bir sefer daha yaptıktan sonra dönüp kürsünün yanına gelince öğretmen ''Küçük hanımlar, size geçen hafta neler söylediğimi hatırlıyorsunuzdur.'' dedi. ''Her şeye rağmen kurallarıma karşı gelindiği için üzgünüm. Şimdiye kadar her zaman söylediğim şeyi yapmışımdır. Şimdi Bayan Meç, elinizi uzatın bakalım.'' İmi şaşırmıştı. Ellerini arkasına saklayarak yalvaran gözlerle öğretmenine baktı. Söyleyebileceği bütün sözlerden daha etkili bir bakıştı bu. Amy aslında Bayan Davis'in gözlü öğrencilerinden biriydi. Belki de öğretmen sözünden cayacak insafe gelerek onu bağışlayacaktı. İşte tam o sırada kızlardan birinin koyverdiği ıslık siniri adamın cinlerin tepesine çıkarmaya yetti. Elini uzat Amy dedi. Emmi ağlayıp yalvarmayacak kadar gururluydu. Dişlerini sıkıp başını geriye attı ve küçük avucuna vurulan cetvellerin acısına gık demeden dayandı. Aslında onun için o an önemli olan tek şey ömründe ilk kez dayak yemesiydi. ''Bay Davis, şimdi de ders bitene kadar burada, bu kürsünün yanında duracaksın.'' dedi. İşte bu Emiye daha korkunç geldi. Sınıfın karşısında utanç içinde ayakta dikilmek hepsinden daha kötüydü. Hemen oraya yığılacakmış gibi hissediyordu kendini. İçi parçalanıyordu sanki. Ağlamak istiyordu ama Jenny'nin nasıl alay edeceğini düşünerek kendini tuttu. 15 dakika boyunca gururlu, duygulu Emi hiçbir zaman unutamayacağı bir acıyla kıvrandı. Bu belki başkaları için küçük bir olay gibi görünebilirdi ama 12 yıl boyunca çevresinden yalnızca sevgi görmüş, hiç dayak yememiş biri için son derece ağır bir ders olmuştu. Elinin acısını da kalbinin sızlamasını da unutmuştu. Kafasında yalnızca bunu evdekileri anlatınca kim bilir ne diyecekler sorusu dolaşıyor. Bu düşünce zavallı kızcağızın içini kemirip duruyordu. Bu 15 dakikalık süre Emi'ye bir saat gibi geldi. Sonunda Bay Davis sinirli bir sesle yerine gidebilirsin Emi dedi. Dersten sonra Emi kimseye bir şey söylemeden eşyalarını topladı ve bir daha dönmemek üzere okuldan ayrıldı. Eve vardığı zaman üzüntüden perişan bir haldeydi. Biraz sonra ablaları da geldiler. Hemen ciddi bir toplantı yapıldı. Bayan Mac konu hakkında pek bir yorum yapmadı ama çok tedirgin bir hali vardı. Mac Emily'nin küçük elini merhemle ovarken gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Beth sevgili kedi yavrularının bile böyle bir felaket karşısında Emi'yi avutamayacaklarını anlamıştı. Joe öfkeyle Bay Davis'in hemen tutuklanması gerektiğini söylüyordu. Hannah yumruklarını sıkmış, hain adam diye söylenip duruyordu. Öğle yemeği için püreyi yaparken patatesleri öyle bezdi ki sanki pençesinin altında Bay Davies'i eziyor sanırdınız. O gece anneleri Emi'ye, ''Evet, bir süre okula gitmesen de olur. Yalnız betle birlikte her gün biraz ders çalışmanı istiyorum.'' dedi. Dayak cezasını ben de uygun görmüyorum. Bay Davies'in öğretmenliğini hiç beğenmedim. Arkadaşlık ettiğin kızların da sana pek uygun olduklarını sanmıyorum. Bunun için babana da danıştıktan sonra seni başka bir okula göndereceğim. Emi buna çok sevinmişti. Umarım bütün kızlar benim gibi oradan ayrılırlar da bu okul kapanır diyerek içini çekti. Yaptığın doğru bir şey değildi kızım dedi annesi. Okulun kurallarına aykırı davranmışsın. Cezalandırılman da çok doğal. Yalnız ben öğretmenin yerinde olsaydım dövmek yerine kötü huylarını düzeltmene yardımı dokunacak bir ceza verirdim. İnsanların öyle güzel yetenekleri vardır ki bunları geliştirmenin yolları aranmalıdır. O sırada bir köşede Joe ile satranç oynamakta olan Laurie birden söze karışarak ''Gerçekten de öyle'' dedi. ''Mesela ben bir zamanlar bir kız tanımıştım. Bu kızın müziğe karşı gerçekten yeteneği vardı.'' Ama maalesef kendisi bunun hiç farkında değildi. Yalnız kaldığı zamanlarda çok güzel parçalar bestelerdi. Bunların ne kadar güzel olduğunu kendisine bir söyleyen olsa dünyada inanmazdı. Beth, Lori'nin söylediklerini dikkatle dinliyordu. ''O küçük kızı tanımak isterdim.'' dedi. ''Belki de bana yardımcı olurdu. Ben o kadar beceriksizim ki.'' Lori Beth'e baktı ve onu ''Sen onu tanıyorsun.'' diye yanıtladı. Kimse ona senden daha yakın olamaz. Lori'nin şakacı gözlerinde öyle bir bakış vardı ki, Beth birden onun kimi kastettiğini anlayarak kıpkırmızı kesildi ve yüzünü divanın yastıklarına sakladı. Böyle bir şey beklemiyordu. Joe da Lori'nin Beth'i övmesine karşılık oyunu onun kazanmasına göz yumdu. Şarkı söylemeye başlayan Lori'nin neşesi iyice yerine gelmişti. O özelliğini merçelerin yanında pek göstermezdi. Sonunda Lori evine gittiğinde Emi birden yeni bir şey fark etmiş gibi "Lori başarılı bir çocuk mu?" diye sordu. "Evet, çok iyi tahsile görmüş, yetenekli biri o." dedi annesi. "Eğer şımartılmazsa ileride çok hoş bir adam olacak." "Kendini beğenmiş biri değil o, değil mi?" diye sordu Emi. "Hayır." diye yanıtladı annesi. Onu bu kadar sevimli kılan ve hepimizin onu bu kadar çok sevmesini sağlayan yönü de bu zaten. Anlıyorum başarılı ve özel bir insan olmak çok güzel ama bununla gösteriş yapmak çok yanlış. Böyle şeyler kişinin konuşmalarından ve tavırlarından hemen anlaşılır zaten dedi annesi. Ayrıca belirtilmesine de hiç gerek yoktur. 8. Bölüm bir cumartesi günü Emi, ablalarının odasına girdiğinde kızların dışarıya çıkmak üzere hazırlandıklarını gördü ve merakla ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. ''Seni ilgilendirmez'' dedi Joe sertçe. Küçük kızlar durmadan soru sormamalı. Emi onun bu sözlerine çok bozulmuştu. Ne yapıp edip gidecekleri yeri öğrenmeye karar verdi. Mac nasıl olsa onun yalvarmalarına uzun süre dayanamazdı. Ne olur bana da söylemek," dedi yaltaklanarak. "Hem belki benim de sizinle gelmeme izin verirsiniz. Beth bebekleriyle uğraşıyor, benim de yapacak hiçbir şeyim yok. Üstelik o kadar yalnızım ki." "Mek, olmaz tatlım. Çünkü gideceğimiz yere sen davetli değilsin." gibi bir şeyler söyleyecek olmuştu ki, Joe araya girerek, "Lütfen kısa kesmek," dedi. ''Bizimle gelemezsin Emi anlaşıldı mı? Bu yüzden hiç bebek gibi bızbızlanıp durma.'' ''Lori ile bir yere gidiyorsunuz işte. Dün akşam divanda oturmuş fiskos yapıp gülüyordunuz. Ben içeri girince de hemen sustunuz. Onunla gidiyorsunuz değil mi?'' ''Evet onunla gidiyoruz. Artık çeneni kapat ve bizi rahatsız etme.'' Emi dilini tuttu ama tam o sırada megin cebinde bir gelpaze yerleştirildiğini görünce ''Anladım.'' Diye bağırdı. Tiyatroya gidiyorsunuz değil mi? Yedi şatı oyununu seyredeceksiniz. Ben de sizinle geleceğim işte. Annem o oyunu görebileceğimi söylemişti. Hem param da var. Gözlerin rahatsız olduğu için annem seni bu hafta tiyatroya götürmemizi istedi. Sen gelecek hafta Beth ve Hannah ile gider güzelce eğlenirsin. Ama ben sizinle gitmek istiyorum. Ne olursunuz ben de geleyim. Zaten üşüttüğüm için ne zamandır kapı dışarı bile çıkamıyorum. Sıkıntıdan patlıyorum burada ne olur Mac? Amy kendisine acımalarını sağlamaya çalışarak yalvarıyordu. Mac Joe'ya dönüp onu da alsak mı ne dersin diye sordu. Sıkı sıkı giydirirsek annemin de kızacağını sanmıyorum. O gelirse ben gitmem dedi Joe. ''Tabii ki ben gitmezsem Laurie üzülür. Ayrıca Lori sadece ikimizi çağırdığı için büyük bir kabalık olur bu. Bu durumda yanımızda bir de onu götürmemiz hiç de yakışık almaz. İstenmediği bir yere zorla gitmeyi onun istememesi gerekir zaten.'' Joe'nun sözleri ve tavırları Amy'i çok sinirlendirmişti. En küstah halini takınarak ayakkabılarını giyerken bir yandan da ''Ben de geleceğim işte.'' diyordu. ''Hem Mac gelebilirsin.'' dedi. Kendi paramı verecek olduktan sonra Lori'ye bir şey söylemek düşmez. Bizimle oturamazsın diye bağırdı Joe öfkeyle. Bizim yerimiz çok önceden ayrıltılmıştı. Tek başına oturamayacağına göre Lori sana kendi yerini vermek zorunda kalacak. Bu da bizim keyfimizi kaçırır. Bir yere kıpırdamayacaksın. Amy yere oturmuş, ayakkabılarından birini ayağına giymiş bir halde ağlamaya başlamıştı. Mac onu yatıştırmaya çalışıyordu. Biraz sonra Lori'nin onlara seslendiğini duyunca iki kız koşa koşa aşağı indiler. Emi hala şımarık arsız bir kız gibi ağlıyordu. Tam evden çıkacakları sırada arkalarından koşup merdivenlerden aşağı doğru ''Yaptıklarına pişman olacaksın Joe Mac" diye bağırdı. ''Joe saçmalama!'' dedikten sonra kapıyı gürültüyle çarparak kapattı. Tiyatroda çok iyi vakit geçirdiler. Elmaslı Göl'ün yedi şatosu gerçekten de güzel bir oyundu. Pırıltılı giysileriyle cinler, küçük komik kırmızı şeytanlar çok hoştu. Periler Kraliçesinin lüle lüle saçları ona Amy'yi hatırlatmıştı. Emi'nin Amy onu pişman etmek için ne yapabileceğini düşünerek kendi kendine gülümsedi. Joe ile Amy ikisi de çabuk öfkelendikleri için küçüklüklerinden beri çekişirlerdi. Sonradan yaptıklarından utansalar da öfkelendikleri zaman Amy Jo'ya sataşır, Jo'da onu sinirlendirmek için elinden geleni yapardı. Jo daha büyük olduğu halde kendini hiç tutamaz, Ateşli ruhunu dizginleyemediği için de başı dertten derde girerdi. Öfkesi saman alevi gibiydi, hiçbir zaman uzun sürmezdi. Yatışır yatışmaz en alçak gönlü haliyle suçunu açıkça kabullenir, yaptıklarından pişmanlık duyardı. Evet döndüklerinde Amy'yi oturma odasında kitap okurken buldular. Emmi onların içeri girdiğini görünce küskün bir tavır takındı. Ne kitabından başını kaldırdı ne de bir şey sordu. Belki merakı küskünlüğüne üstün gelecekti ama Betin sorduğu soruların cevaplarından oyun konusunda öğrenebileceği her şeyi öğrenmişti zaten. Biraz sonra Joe yeni şapkasını yerine koymak için yukarı çıktı. Son kavgalarında Emi onun çekmecesindeki eşyaları yere dökerek hırsını almış olduğu için ilk iş olarak çekmecesine baktı. Bu kez her şey yerli yerindeydi. Emi'nin öç almaktan vazgeçtiğini düşündü. Yanılmıştı. Ertesi gün öyle bir şey oldu ki bütün ev birbirine girdi. Akşamüstü üstübet Meg ve Emi oturma odasında toplanmışlardı. Birden Joe odaya daldı. Çok öfkeli görünüyordu. Soluk soluğa "Kitabımı alan oldu mu?" diye sordu. Meklebet hemen hayır dediler. Emi ise ateşi karıştırmaya başlamıştı. Joe onun kızardığını görünce hemen tepesine dikildi. Emi, kitabımı sen aldın değil mi? diye sordu. Hayır almadım. Öylesine nerede olduğunu biliyorsundur. Hayır bilmiyorum. Joe, yalan söylüyorsun diye bağırdı birden ve Emi'yi omuzlarından yakaladı. Çok öfkelenmişti. ''Yalan söylemiyorum. Kitabı ben almadım. Nerede olduğu hakkında da hiçbir fikrim yok. Umrumda da değil zaten.'' ''Senin bildiğim bir şey var.'' dedi Joe Emi hafifçe sarsarak. ''Eğer hemen söylersen iyi olur. Yoksa sana söyletmesini bilirim.'' ''İstediğin kadar bağırabilirsin. O saçma kitabını bir daha göremeyeceksin.'' ''Nedenmiş o?'' ''Çünkü onu yaktım.'' ''Ne?'' O kadar uğraştığım, o kadar değer verdiğim, babam eve gelmeden bitirmeye çalıştığım kitabımı yaktın öyle mi? Çabuk söyle gerçekten yaktın mı onu? Evet yaktım diye bağırdı Emi. Dün yaptıklarını ödeteceğimi söylemiştim sana. İşte ödettim. Daha ileri gidemedi Joe. Öfkeden kudurmuş gibiydi. Emi'yi öyle bir sarstı ki kızın dişleri birbirine çarptı. Sen kötü bir kızsın hem de çok kötü. Ben o kitabı bir daha hiçbir zaman yazamam. Ölünceye kadar bağışlamayacağım seni. Mac, Amy'i kurtarmak için koştu. Beth de Joe'yu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama Joe kendini kaybetmiş gibiydi. Emi'nin suratına bütün gücüyle bir tokat attı. Sonra dışarı fırladı ve tavan arasındaki eski divanına koştu. Bayan Mac eve döndüğü için aşağıdaki fırtına çabucak dindi. Bayan Mech olanları öğrenince Amy'i karşısına alıp yaptığının kötü bir şey olduğunu anlattı. Joe kitabıyla çok gururlanırdı. Bütün ailede bu kitabı Joe'nun gelecekteki edebi başarısının ilk tomurcuğu olarak görürdü. Kitapta 5-6 tane peri masalı vardı. Joe bunların üzerinde sabırla çalışmış, bütün benliğini bu işe vermişti. Bir gün bunların basılacağını umuyordu. Masalları özenle temize çekmiş. Sonra müsveddelerini yırtmıştı. Emi'nin bu hareketi onun yıllar süren emeğini bir anda yok etmişti. Bu işe Bet de çok üzülmüştü. Sevgili kedi yavrularını kaybetmiş gibi ağladı. Mac bile sevgili Emi'sine utmaya kalkışmadı. Anneleri de çok üzgündü. Emi yaptığı şeyden dolayı özür dilemedikçe kimsenin kendisini sevmeyeceğini anladı. Zaten o da yaptığına çoktan pişman olmuştu. Çay vaktini haber veren zil çalınca Joe içeri girdi. O kadar sinirli görünüyordu ki Emi konuşabilmek için bütün cesaretini toplamak zorunda kaldı. Ne olur beni bağışla Joe diye yalvardı. Çok, çok üzgünüm gerçekten. Seni hiçbir zaman bağışlamayacağım dedi Joe sert bir sesle. Ondan sonra da Amy'i görmezlikten gelmeye başladı. Joe bu haldeyken konuşmanın boş olduğunu bildikleri için diğerleri de bu konudan söz etmemeye dikkat ediyorlardı. Anneleri bile hiçbir şey söylememişti. O sırada yapılacak en akıllıca iş Joe'nun öfkesi geçene kadar beklemekti. O akşam çok tatsız geçti. Kızlar her zamanki gibi dikişlerini diktiler. Anneleri de onlara yüksek sesle kitap okudu. Yine de eksik bir şeyler vardı. Evin o her zamanki tatlı havası kaybolmuştu. Hele şarkı zamanı gelince bu gerginlik iyice açığa çıktı. Beth piyano çalarken Joe put gibi duruyordu. Amy ağlamaya başladı. Yalnızca Mac ile annesi şarkı söylediler. Ne var ki bütün çabalarına karşın tatsızlığı gideremediler. Joe yatmadan önce annesini öptü. Bayan Mac çok tatlı bir sesle ''Yavrum, övkeni yarına saklama.'' Birbirinizi affedin, birbirinize yardımcı olmaya çalışın. Yarın olunca her şeye yeniden başlayın, dedi. Joe, başın annesinin göğsüne yaslayarak hüngür hüngür ağlamak istiyordu. Sanki böylece bütün öfkesi, üzüntüsü akıp gidecekti. Ama ağlamayı kendine yakıştıramadığı için başını salladı ve Emin'in de kendilerini dinlediğini bildiği için sert bir sesle. Emmy'nin yaptığı bu iğrenç bir şey. Bağışlanmaya layık biri değil o dedi. Bunları söyledikten sonra sert adımlarla yürüyerek yatmaya gitti. O gece kızların odasında her zamanki neşeli fısıltılar yoktu. Emi de barış girişimlerinin geri çevrilmesine çok sinirlenmişti. Ertesi gün keşke kendimi hiç küçük düşürmeseydim diye düşünmeye başladı. Gururu kırılmıştı. Bu yüzden yine böbürlenmeye ve kendini herkesten üstün görmeye başladı. Bu tavırları herkesi sinirlendiriyordu tabii. Joe hala çok öfkeliydi. O gün hiçbir şey yolunda gitmemişti. Meç bütün huysuzluğu üzerindeydi. Joe eve döndüğünde Meg'in dalgın ve düşünceli, Beth'in ise çok sıkıntılı olduğunu gördü. Amy hala imalı şeyler söylüyor, bazı insanların sık sık iyi olmaktan söz etmelerine karşın kendilerinin bunun için hiç çaba harcamadıklarını tekrarlayıp duruyordu. Joe kendi kendine, ''Bugün herkes içimi sıkıyor. Bari Lori ile birlikte paten kaymaya gideyim.'' dedi. ''O her zaman nazik ve şakacıdır. Beni ancak o sakinleştirir.'' Amy patenlerin tıkırtısını duyunca merakla dışarı baktı. ''İşte buyurun.'' dedi. Bundan sonra buz tutmayacağı için Joe gelecek sefere beni de götüreceğine söz vermişti. Ama onun gibi suratsız birinden bu istenmez ki. Böyle konuşmaya hiç hakkın yok de demek. Joe'ya yaptıkların yüzünden onun seni bağışlaması pek o kadar kolay değil. Yine de bana kalırsa eğer uygun zamanı seçmeyi bilirsen kendini ona bağışlatabilirsin. Kalk sen de onların yanına git. Joe'nun keyfi gelinceye kadar hiçbir şey söylemeden bekle. Sonra iyi bir anını yakalarsan hemen onu öpüver. Seni bağışlayacağından eminim. Amy, Meg'in önerisinin çok yerinde olduğunu düşünerek çabucak giyinip evden dışarı fırladı. Joe ile Lori tepenin üzerinde gözden kaybolmak üzereydiler. Amy peşlerinden koştu. Irmak evden pek uzak sayılmazdı. Yine de Amy onlara yetişene kadar onlar bütün hazırlıklarını tamamlamışlardı. Joe kardeşinin geldiğini görünce hemen arkasını döndü. Lori o sırada kıyıda dikkatle kayarak buzların kalınlığını yokladığı için Emin'in geldiğini görmemişti. Havalar ısınmaya başlamış, buzlar yer yer incelmişti. ''Ben şu dönemece doğru gidiyorum.'' diye seslendi Lori. ''Yarışa başlamadan önce buzları bir yoklasam iyi olur.'' Joe, Emin'in patenleri ayaklarına takılmaya çalışırken çıkardığı sesleri duymuştu ama hiç oralı olmadı. Başını bile çevirmeden yavaş yavaş ırmak boyunca kaymaya başladı. İçinde buruk bir sevinç duymuştu. Eminin özür dileyebilmek için gösterdiği çaba hoşuna gitmişti. Lori dönemece dönerken Joe'ya doğru Kıyıdan uzaklaşma, ortalardaki buzlar iyice incelmiş, tehlikeli olabilir diye seslendi. Lori'nin sözleri Joe duymuştu ama o sırada ayağa kalkmaya çabalamakta olan Emi hiçbir şeyin farkında değildi. Joe omzunun üstünden Emiye doğru bir bakış fırlattı ama tam o sırada içindeki küçük şeytan ''Duymazsa duymasın, kendi başının çaresine baksın, sana ne?'' diye fısıldamıştı. Lori dönemeci dönüp gözden kaybolmuştu. Joe da dönmek üzereydi. Emi şimdi çok geride kalmıştı. Irmağın ortasındaki yumuşak buzlara doğru kayıyordu. Joe olduğu yerde durdu İçinde garip bir duygu vardı Sonra yeniden yoluna devam etmeye niyetlendi Ama sanki bir şey gitmesine engel oluyordu Başını geri çevirdi İşte tam o sırada Amy'nin kollarının havaya kalktığını Sonra aşağı indiğini gördü Kırılan buzların çıtırtısına küçük kızın çığlığı karışmıştı Joe'nun kalbi korkudan durmuştu sanki Lori'yi çağırmaya çalıştı ama sesi çıkmıyordu Emiye doğru ilerlemek istiyordu ama sanki bacaklarında hiç güç yoktu. Olduğu yerde kala kalmıştı. Kıpırdayamıyordu. Birden bir şey yok gibik yanından geçerken Lori'nin sesini duydu. ''Çabuk bir sopa bul hadi çabuk ol.'' Joe nasıl olup da hareket ettiğini bilmiyordu. Deli gibi kaymaya başlamıştı. Lori'nin söylediklerini harfi harfine yerine getirmeye çalışıyordu. Lori buzun üzerine uzanmış, Amy'i sopanın yardımıyla ile suyun üzerinde tutmaya çalışıyordu. Sonra Joe ile birlikte onu yukarı çektiler. Küçük kızı bir şey olmamıştı ama kızcağız çok korkmuştu. Lori, onu hemen eve götürmeliyiz dedi. Ben patenleri ayağımdan çıkarana kadar sen de paltolarımızı onun üzerine ört. Amy sırılsıklandı. Üzerinden sular damlıyordu. Bir yandan titriyor, bir yandan da ağlıyordu. Onu bin bir zorlukla eve götürdüler. Evdekilerin hepsi çok korkmuştu. Emiyi hemen battaniyelere sarıp ateşin önüne yatırdılar. Bir süre sonra küçük kız uykuya dalmıştı. Bu koşturma sırasında Joe hemen hemen hiç konuşmamıştı. Yüzü sapsarı bir halde ortalıkta dolaşıp duruyordu. Giysisi yırtılmış, elleri buz kesmiş, yara beri içinde kalmıştı. Sonunda Emi uykuya dalınca annesi Joe'yu yanına çağırıp onun yaralı ellerini sarmaya başladı. Joe büyük bir vicdan azabıyla battaniyenin altındaki kardeşine bakarak ''Tehlikeyi atlattığından emin misin?'' diye sordu annesine. ''Evet yavrum'' dedi annesi. ''Hiçbir yerine bir şey olmamış. Üşüttüğünü de hiç sanmıyorum. Onu hemen sıkı sıkı sarıp eve getirmekle çok akıllılık etmişsin.'' Bunların hepsini Lori akıl, akıl etti dedi Joe. Ben hiçbir şey yapmadım. Eğer ölseydi benim yüzümden ölmüş olacaktı. Jo'nun gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Bütün olanları annesine anlattı. Bütün bunlar benim o korkunç öfkem yüzünden oldu diyordu. Öfkemi yenmeye çalışıyorum. Tam yendiğimi sanıyorum yine her zamankinden daha korkunç bir şekilde su yüzüne çıkıyor. Ah anneciğim ben ne yapacağım? Kendini kontrol etmeye çalış yavrum dedi annesi. Hiçbir zaman kontrolü elden bırakmamalısın. Sakın bu kötü huyla baş edemeyeceğini düşünme. Bayan Mech Jo'nun kıpkırmızı olmuş yüzünü omzuna çekti. Onun ıslak yanaklarına o kadar büyük bir sevgiyle öptü ki Jo daha da beter ağlamaya başladı. Bilemezsin bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu tahmin bile edemezsin anneciğim. Öfkelendiğim zaman gözlerim kararıyor. Öylesine vahşi biri oluyorum ki karşımdaki insanın canını yakmaktan zevk bile alabilirim o anda. Bir gün onarılmayacak bir şey yapacağım diye ödüm kopuyor. O zaman bütün hayatım mahvolur ve herkes benden nefret eder. Ah anneciğim bana yardım et ne olursun. Bana yardım et. Böyle ağlama yavrum dedi annesi. Ama sakın bu günü de unutma. Hepimizin öfkeli anları vardır. Sen en çok kendinin öfkelenebileceğini düşünürsün belki ama mesela ben senden de öfkeli olabilirim. Sen mi? diye hayretle sordu Joe. Seni neredeyse hiçbir zaman kızgın görmedim ki ben. 40 yıldır öfkemi kontrol altına almaya çalışıyorum dedi annesi gülümseyerek. Her gün kızdığım o kadar çok şey oluyor ki. Ama artık kızgınlığımı göstermemeyi öğrendim. Umarım günün birinde artık o kadar çok kızmamayı da öğrenirim bebeğim. Ama sanırım bunu öğrenmek de en az bir kırk yılımı daha alır. Bayan Mech'in bu konuşması Joe'yu çok rahatlatmıştı. Annesinin de kendisi gibi hatalarının olabileceğini ama onun hatalarını yenmek için uğraştığını öğrenmek Joe'ya da güç vermiş, kendi hatalarını düzeltebileceğine dair inancını pekiştirmişti. 9. Bölüm Mac eve girince, Haziran'ın biri, King'ler yazlığa gidiyorlar ve ben de tam 3 ay izinliyim diye sevinçle bağırdı. Sıcak bir gündü. Joe bitkin bir halde divana uzanmıştı. Beth onun tozlu ayakkabılarını çıkarıyor, Amy ise herkese limonata yapıyordu. Neyse ki Mac hala sonunda gidebildi dedi Joe. Bir an önce gidebilmesi için öyle canla başla yardım ettim ki sonunda benden ayrılmak istemeyip beni de götürür diye ne kadar korktuğumu anlatamam. Tam araba kalkmıştı ki elini sağlayarak Josepe senle sen de gelmek istemez misin demesin mi? Kendimi köşeye atana kadar arkama bakmadan koştum. Zavallı Joe eve geldiğinde sanki arkasından onu kovalayan bir ayı vardı sanırsınız dedi Beth. Mechal'a vapura benziyor değil mi? diye sordu Emi limonatasından bir yudum alarak. Vampir demek istiyorsun diye mırıldandı Joe ama zararı yok konuşurken herkes yanlış yapabilir. Tatilde ne yapacaksınız diye sordu Emi hemen konuyu değiştirmeye çalışarak. Mac sallanan sandalyeye gömülerek ayaklarımı uzatıp yatacağım geç saatlere kadar da yataktan çıkmayacağım dedi. Bütün kış sabahın köründe kalkıp başkaları için çalıştım durdum. Bu yüzden şimdi bol bol dinleneceğim. Bu uyuşuk hayat bana göre değil dedi Joe. İlme ağacındaki yerime tırmanıp yeni kitaplarıma okuyacağım ben. Bet, biz bizde bir süre ders çalışmasak nasıl olur sence diye sordu Amy. Annem izin verirse neden olmasın dedi Bet. Ben de yeni şarkılar öğrenmek, bebeklerime yazlık giysiler dikmek istiyordum zaten. Bunun üzerine mek annesine dönerek ne dersin anneciğim diye sordu. İsterseniz bir hafta bu şekilde yaşayın. Bakalım aylaklı koşunuza gidecek mi? Bana sorarsanız cumartesiye kalmak, işsizlikten sıkılırsınız. Hiç çalışmadan dinlenmek de hiç tatil yapmadan çalışmak kadar sıkıcıdır. Hiç sanmam. Dedimek bana çok zevk alırmışım gibi geliyor. Aylakların şerifini içelim dedi Joe limonata bardağını havada sallayarak. Tabii bu arada bütün limonata ortalığı saçılmıştı. Ertesi gün mek gerçekten saat ona kadar ortalıkta görünmedi. Sonunda kalkıp tek başına kahvaltıya oturduğu zaman o da ona çok ıssız ve dağınık göründü. Joe vazalura çiçek koymamış, Betty ortalığı toplamamıştı. Emil'in kitapları yerlerdeydi. Odada yalnızca annelerinin köşesi her zamanki gibi derli topluydu. Meg tembel tembel oraya oturdu, esneyerek almak istediği güzel yazlık giysileri düşünmeye başladı. Joe bütün sabah Lori ile birlikte ırmakta dolaşmıştı. Öğleden sonra da elma ağacına çıkıp kitap okudu. Beth önce bebeklerinin bulunduğu büyük dolabı boşalttı ama işin yarısına bile gelmeden sıkılmıştı. Her şeyi o halde bırakıp piyano çalmaya gitti. Emi ise en güzel beyaz giysisini giyip saçlarını düzeltti ve hanımeli çiçeklerinin altına oturup resim yapmaya başladı. Gelip geçenlerin kendisini görüp bu güzel ressamın kim olduğunu soracağını umut ediyordu. Ama ne gelen oldu ne giden. Çok geçmeden canı sıkıldı ve yürümeye başladı. Biraz sonra bir sağanak boşalınca sıra sıklam eve doğru kaçmaya başladı. Çay saatinde neler yaptıklarını, birbirlerine anlatırlarken hepsi çok güzel ama şaşılacak kadar da uzun bir gün geçirmiş oldukları kanısına vardılar. Meg öğleden sonra çarşıya çıkıp kendine bir kumaş almış ama ancak satıcı kumaşı kestikten sonra bunun yıkanamayacağını öğrenmişti. Tabi bu durum biraz canını sıkmıştı. Joe kayıkla dolaşırken güneşte fena yanmış, hiç ara vermeden kitap okuduğu için de başı kazan gibi olmuştu. Beth dolabın karışıklığına sıkılıyordu. Ayrıca üç şarkıyı birden öğrenmeye çalışmanın pek kolay olmadığını anlamıştı. Amy ise yağmurda giysisi berbat olduğu için üzgündü. Çünkü ertesi gün Katie Brown'un doğum gününe gidecekti ve ne giyeceğini bilemiyordu. Aylaklık etmek kızlara pek yaramamıştı. Günler uzadıkça uzuyor, zaman geçmek bilmiyordu. Herkesin üzerine tuhaf bir huzursuzluk çökmüştü sanki. Hepsi boş boş oturmanın insana verdiği sıkıntının, çalışırken yorulmaktan daha çekilmez bir şey olduğunu düşünüyordu. Evdeki en mutlu kişi anneleriydi. Bayan Meç kendisini mutlu eden işlerini yapmaya yine devam etmiş, yaşayışını hiç değiştirmemişti. Cuma gecesi geldiğinde kızlar o aylaklık haftası bittiği için içten içe rahatlamışlardı. Yine de hiçbiri tembellik etmekten sıkıldığını diğerine söylemiyordu. Bayan Meç ise kızlara iyi bir ders vermek için hafta sonu Hanna'yı izne göndermişti. Pazar sabahı uyandıklarında mutfaktaki ocağın yanmadığını gördüler. Yemek odasında da kahvaltı yoktu. Annelerini de ortalıkta göremeyince Mek koşarak yukarı çıktı. Geldiğinde şaşırmış gibi bir hali vardı. Neyse ki annem hasta falan değil dedi. Yalnız yorgun olduğunu ve bütün gün odasında dinleneceğini söyledi. Bizim elimizden geldiği kadar evi çekip çevirmemizi istiyor. Çok tuhaftı aslında. Geçen hafta çok çalıştığını, şimdi de bizim için azlanmadan işe koyulmamız gerektiğini söyledi. Ben zaten bir şeyler yapmak istiyordum diye atıldı Joe. Bu da bir eğlence sayılır. Kızların hepsi bir işe yarayacaklarını düşünerek sevinmişlerdi. Hanna hep ev işleri zordur derdi. Kızlar onun bunları söylerken ne kadar haklı olduğunu çok geçmeden anlayacaklardı. Kilerde dünya kadar yiyecek vardı. Betile Emi sofrayı kurdular. Meklejo da kahvaltıyı hazırladılar. Bir yandan da "Ah şu ev kadınları işlerini kadar büyütürler." diye söylenip duruyorlardı. Anneme de biraz kahvaltı götürelim demek. Böylece yukarı bir tepsi götürdüler. Anneleri tepsiye teşekkür ederek aldı. Ama çayın çok kaynamış, omletin yanmış bisküvilerin içinde de un topakları kalmış olduğunu görünce Joe odadan çıkar çıkmaz gülmeye başladı. Zavallıcıklar. Bayağı yorulacaklar ama böyle bir derse ihtiyaçları vardı doğrusu diye düşündü. Aşağıda ise şikayetler artmıştı. Aşçılık işini üzerine alan mek büyük bir başarısızlığa uğramış Üzgün üzgün oturuyordu. Joe, Mac kadar bile yemek yapmayı bilmemesine rağmen onu öyle görünce, ''Tamam tamam.'' dedi. ''Yemeği ben hazırlarım. Sen ortalığı topla.'' Mac bu öneriye çok sevinerek hemen oturma odasını toplamaya girişti. Baştan sağma bir temizlik yaptığı yetmezmiş gibi bir de bütün süpürüntüleri divanın altına tıkıştırdı. Joe aşçılığına çok güveniyordu. Lori’ de yemeğe çağırmaya karar verdi. Mac, Joe'nun Lori'yi yemeğe davet ettiğini öğrenince, misafir çağırmadan önce ona ne ikram edebileceğini düşünmen gerekirdi, dedi. Düşündü, dedi Joe. Sığır eti ve patates var. Değişiklik olsun diye biraz kuşkonmazla da salatası yapacağım. Biraz da salata yaparız. Kitapta tarifleri var. Tatlı olarak kremalı çilek vermeyi düşündüm. Son olarak da kahve ikram edebiliriz. ''Bence bu kadar karışık işlere girişmezsen iyi olur.'' dedi Mac. ''Daha yemek pişirmeyi doğru dürüst bilmiyorsun. Bak haberin olsun ben bu yemeğin sorumluluğunu üzerime alacak değilim. Madem Lori'yi yemeğe çağırdın, başının çaresine de bakarsın.'' Joe çok alınmıştı. ''Senden bir şey istemiyorum ki zaten.'' dedi. ''Sadece onu iyi karşıla yeter. Bir de kremeye bak ve dibi falan tutarsa bana haber ver.'' ''Olur.'' demek. Yalnız bir şey almadan önce anneme de haber versen iyi olur. Tabii ki haber vereceğim diye söylendi Joe. Annesinin yanına çıktığında nasıl istiyorsan öyle yap diye onu tersledi bayan Mech. Ben zaten yemeği dışarıda yiyeceğim. Bugün kendime izin verdim. Kitap okuyacağım ve gezip tozacağım. Biraz keyfime bakmak istiyorum. Annesinin bu alışılmadık tavırları Jo'yu çok şaşırtmıştı. Nedense bugün her şey ters gidiyor. Diye söylenerek aşağı indi. İşte Beth de ağlamaya başladı. Emi ona bir şey yaptıysa benden çekeceği var. Betty oturma odasında kafisteki ölü kanaryaya bakarak hıçkırı hıçkırı ağlarken buldu. Kuşun minik pençeleri kas katı olmuştu. Beth minik yaratığı avucuna almış diriltmeye çalışıyor. Hepsi benim suçum diye ağlıyordu. Onu unutmuşum. Suyu da bitmiş yemi de. Ah Pip bunu nasıl yapabildim? Jo kuşun yarı kapalı gözlerini küçücük bedenine okşadı. Kuş buz gibi olmuştu. Üzüntüyle başını sallayarak onu tabut olarak domino kutusuna koymayı teklif etti. Onu fırına koy sınırsa belki dirilir dedi Emin. Zaten açlıktan öldü bir de zavallı kuşu kızartamam dedi bet. Ona bir kefen dekip mezara gömeceğim. Başka bir kuş da almayacağım çünkü ben bir kuşa bile bakamayacak kadar tembel bir kızım. Joe yavaş yavaş herkesin yardımına koşarak çok fazla sorumluluk aldığını hissetmeye başlamıştı. ''Cenaze törenini öğleden sonra yapalım.'' dedi. ''Artık ağlama Bet. Çok üzüldük ama zaten bu hafta hiçbir şey yolunda gitmiyor ki. Zavallı Pip de bizim kurbanımız oldu işte. Kefeni dikip onu benim kutuma koy. Yemekten sonra hep birlikte büyük bir cenaze töreni yaparız.'' Diğer kızlar Bet'i avutmak için onun yanında kaldılar da mutfağa gitti. İçerisi çok karışıktı. Joe hemen önüne bir önlük bağlayıp işe koyuldu. Önce bulaşıkları yıkamaya hazırlanırken ateşin söndüğünü fark etti ve öfkeyle söylenerek sobanın ağzını açıp külleri karıştırmaya koyuldu. Ateşi yeniden yaktıktan sonra su ısınana kadar çarşıya gidip gelmeyi düşündü. Yürüyüş yapmak neşesini biraz yerine getirmişti. Geri döndüğünde etsiz bir istakoz, iyice bayatlamış kuşkonmazlar, İki kutu da ekşi çilek aldığını gördü. Yaptığı pazarlık onu çok tatmin etmişti. O mutfağı toparlamayı bitirdiği sırada yemek vakti gelmişti bile. Meg'in yoğurduğu unu ocağın üzerine bıraktığını sonra orada unuttuğunu fark etti. Hepsi giriştikleri işlerde bilgisizliklerinden dolayı başarısız oluyor sonra da sinirleniyorlardı. İşler gitgide içinden çıkılmaz hale gelmeye başlamıştı. Bayan Met bir süre neler olduğunu görmek için ortalıkta dolaşmış, sonra kuşu için kefen hazırlamakta olan Betty'yi biraz teselli etmiş ve çıkıp gitmişti. Kızlar anneleri köşeyi döndüğünde iyice ne yapacaklarını bilmez bir hale gelmişlerdi. Birkaç dakika sonra sürekli etrafı inceleyen keskin gözleri olan komşuları, Bayan Korker yemeğe geldiğini söyleyerek içeri girdi. Çok dedikoducu bir kadın olan Bayan Korker'ı kızlar aslında pek sevmezlerdi. Ama anneleri yaşlı ve fakir bir kadın olduğu için ona iyi davranmaları konusunda onları uyarmıştı. Meg onu salona götürdü ve yanına oturdu. Kadın Meg'e bir yandan bitmek tükenmek bilmeyen eleştirilerini sıralamaya, bir yandan da tanıdığı insanlar hakkında bir sürü hikaye anlatmaya başladı. Bu arada Joe mutfakta ne yapacağını bilemez bir hale gelmişti. Hazırladığı bütün yemeklerin hiç de olması gerektiği gibi görünmediklerinin farkındaydı. Sonunda ne yapalım eğer karınları acıkmışsa onlar da sığır eti ekmek ve tereyağı yerler diye söylendi kendi kendine. Yemek zilini çaldığında bitkin bir haldeydi. Zavallıco, yemek boyunca önüne konulan şeyden bir lokma alan kişinin ikinciyi almaya cesaret edemediğini gördükçe yer yarılsa da dibine girsem diye düşündü durdu. Artık tek umudu kremalı çileye kalmıştı. Çileklerin üzerine bol bol şeker dökmüş En üstünü de kremayla ile süslemişti Gözünü masadakilerden ayırmıyordu Gösterecekleri tepkiyi bekliyordu heyecanla Sonunda yüzlerindeki ifadeden Ağızlarına aldıkları bir tek kaşığı bile Yutamamalarından bir gariplik olduğunu anlayarak Ne var tanrı aşkına? Diye sordu Şeker yerine tuz koymuşsun Üstelik kremayı da ekşimi sütten yapmışsın Dedi Mac Joe kıpkırmızı olmuştu Göz yaşları göz pınarlarını yakmaya başlamıştı ki Lore ile göz göze geldi. Yemek boyunca her şey son derece normalmiş gibi yemekleri kahramanca yemeye çalışan tek kişi oydu. Ama sonunda onun yüzünde de ekşimiş olduğunu görünce birden olayın ne kadar komik olduğunu fark ederek kahkahalarla gülmeye başladı. Kızların deyimiyle ''Baya kreker'' hariç masadaki herkes ona katılmıştı. Bayan Mech eve döndüğü zaman kızlar artık bu şekilde yaşamaktan vazgeçmek istiyor musunuz yoksa hala tembellik yapmakta ısrarlı mısınız diye sordu. Hayır anneciğim dedi Joe hemen. Boş oturmak bize göre değilmiş. Bizim işleri altından kalkamayacağımızı görmemiz için her şeyi bırakıp gittin değil mi diye sordu Mech. Evet yavrum diye cevapladı anneleri. Rahat yaşayabilmemiz için herkesin çalışması gerektiğini kendi kendinize anlamanızı istiyordum. Hanna ile ben işleri yaparken siz rahattınız ama size verdiğimiz sorumluluklardan sıkılıyordunuz. İnsanın yalnızca kendisini düşünmesi halinde neler olabileceğini görmenizi istedim. Birbirimizle yardımlaşarak evimizi rahat, güzel bir yer haline getirmemiz sizce de daha iyi değil mi? Haklısın anneciğim. O halde sızlanmayı bırakıp küçük sorumluluklarınızı yine üstlenin. Çünkü bu sorumluluklar kemi zaman insana ağır gelseler bile yararlı yüklerdir. Bunları nasıl taşıyacağımızı öğrenirsek ağırlıkları da gittikçe azalır. Çalışmak çok yararlı bir şeydir. Bizi sıkıntılardan, kötülüklerden korur. Çalıştıkça kendimizi hem daha güçlü hem de daha özgür hissederiz. Ara gibi çalışacağız, işimizi severek yapacağız. Diye atıldı Joe. Ben tatilde yemek pişirmeyi öğreneceğim. Ben de babamın gömleklerini dikmene yardımcı olacağım anneciğim. Kendi elbiselerimi bozuk bozuk dikmekten daha yararlı bir iş. Dedi Mac'de. Ben de her gün derslerime çalışacağım. Artık bebeklerle oynamaya, müzik çalmaya daha az vakit ayıracağım dedi Beth. Amy de, ben de eli kaçmayı öğreneceğim. Hem de konuşmamdaki bozuklukları düzeltmeye çalışacağım. Diye atıldı. ''Çok iyi.'' dedi anneleri. ''Hiçbir şeyde aşırılığa kaçmayın çocuklarım. Tutsak gibi hiç durmadan çalışmanızın da anlamı yok. Zamanın çok değerli olduğunu bilin. Çok iyi kullanmaya çalışın. Oyun oynamaya da çalışmaya da zaman ayırın. Her gününüzü hem yararlı hem de zevkli işler yaparak değerlendirmeye çalışın. Böyle yaşarsanız hem gençliğiniz güzel geçer hem de yaşlılığınızda pişmanlık nedir bilmezsiniz.'' 10. Bölüm Hep evde olduğu için postayı dağıtma işiyle Bet uğraşıyordu. Temmuz ayında bir gün yine elleri kolları mektuplarla, paketlerle dolu olarak eve geldi ve bunları dağıtmaya başladı. ''İşte çiçeklerin anneciğim'' dedi onları vazoya yerleştirirken. ''Lori sana çiçek göndermeyi hiç unutmaz. Bayan Mac, Mac bu mektup size.'' Ve bir de ediven teki var. ''Nasıl olur?'' ''Ben bir çift eldiven bırakmıştım orada. Oysa burada bir teki var.'' diye söylendi Mac. Gri pamuklu eldivenine bakarak. ''Diğer tekini bahçede düşürmedin ya.'' ''Hayır. Orada sadece bir tane olduğundan eminim.'' ''Her neyse. Belki diğer teki de bulunur.'' ''Benim mektubum Almanca bir şarkının sözlerinin çevirisi.'' dedi demek. ''Bu Lori'nin el yazısına benzemediğine göre sanırım Bay Brock yazmış.'' ''Bu mektuplar da Joe'ya gelmiş.'' dedi Beth. John'un mektuplarının ilki annesindendi. Sevgili kızım, öfkeni kontrol altına almak için göstermiş olduğun üstün çabaların sonucunda ne kadar başarılı olduğunu gururla izlediğimi belirtmek istedim. Devam et bebeğim, böyle sabırla ve cesaretle devam et. Seni çok seven annen. Bu harika diye bağırdı Joe. Ah anneciğim sen bana yardım ettikçe tabii ki gayret edeceğim. Sonra ikinci mektubu okumaya başladı. Bu da de. Sevgili Joe, yarın beni ziyaret etmeye kızlı erkekli bazı İngiliz misafirler gelecek. Volkswagen'lar hava güzel olursa Long Meadow'da çadır kurup piknik yapmak istiyoruz. Ateş yakıp çingeneler gibi eğleneceğiz. Gelenlerin hepsi çok iyi insanlardır ve ben bu tip eğlenceleri severler. Öğretmenim Bay Brock da geliyor. ''Sizin de bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Ne pahasına olursa olsun Betty mutlaka getir. Yemek işini hiç düşünme. Ben her şeyi halledeceğim. Yeter ki siz gelin. Sevgiler.'' Laurie Joe hemen Meg'e haberi vermek için yerinden fırladı. ''Gidebiliriz değil mi anneciğim?'' diye sordu. ''Hem de Laurie'ye de yardımcı oluruz.'' ''Umarım bu vaguanlar öyle pek sorulu kişiler değillerdir.'' dedi Mac. ''Onlar hakkında bir şeyler biliyor musun Joe?'' Yalnız dört kişi olduklarını biliyorum. Senden daha büyük olan Kate diye bir kız. Aşağı yukarı benimle yaşıt olan Frank ve Fred adlı ikizler ve bir de 9-10 yaşlarında Grace adlı kız kardeşleri. Lori onlarla seyahatte iken tanışmış. Oğlanları çok sevmiş. Yalnız Kate'den çok hoşlandığını sanmıyorum. Sonra Beth'e dönerek sen de geleceksin değil mi diye sordu. Eğer oğlanlar benimle konuşmaya kalkışmazlarsa gelirim. Bu konuda sana söz veriyorum. Laurie'yi memnun etmek isterim. Bayan Brok'tan yanada hiç korkum yok. Çok kibar bir adam. Ama ne oyunlara katılırım, ne de şarkı söylerim. Kimseyle konuşmak da istemiyorum. Ancak bu koşullarda gelebilirim. ''Aferin sana.'' dedi Joe. ''Yavaş yavaş utangaçlığına yenmeye başladım. İnsanın kendi kusurlarıyla savaşması hiç kolay değildir. Hep takdir edildiğini bilmesi gerekir değil mi anneciğim?'' Sonra annesinin yanaklarından öptü. ''Bana da Bay Lorenz'eden bugün hava kararmadan gidip ona biraz piyano çalmamı rica eden bir not gelmiş.'' dedi Beth. Joe ''Hadi bakalım şimdi herkes işinin başına.'' diye araya girdi. ''Bugün...'' Bütün işlerimizi bitirelim ki yarın eğlenirken kafamız rahat olsun. Ertesi sabah güneşin parlak ışıkları erkenden kızların yattığı odaya süzüldü. Kızlar daha uyanmamışlardı. Kendileri akılları sıra o günkü eğlenceye hazırlanmaya çalıştıkları için çok komik bir görünüşleri vardı. Mac alnındaki saçları küçük kağıtlarla kıvırmış, Joe yüzünü kreme bulamıştı. Beth en sevdiği bebeği Johanna'yı koynuna almış, içlerinde ilk uyanan Joe oldu ve hemen Amy'i işaret ederek diğerlerini de uyandırdı. Emin'in hali hepsinden daha komikti. Çünkü havaya kalkık olması için yatarken burnuna bir mandal takmıştı. O sabah her iki evde de büyük bir hazırlık göze çarpıyordu. Herkesden önce hazırlanmış olan Beth, pencereden yandaki köşkü seyrederken, bir yandan da kardeşlerine haber veriyordu. İşte çadırı kuracak olan adam gidiyor. Bay Lorenzi ise hava tahmininde bulunabilmek için gökyüzüne bakıyor. Keşke o da gelebilseydi. İşte Lori de dışarı çıktı. Tıpkı gemicilere benzemiş tatlı çocuk. Aman tanrım tıklım tıklım insanla dolu olan bir araba geldi. Uzun boylu bir hanım, küçük bir kız ve iki de oğlan var. Oğlanlardan biri topal vah zavallıcık. Koltuk değnekleriyle yürüyor. Lori bize bundan bahsetmemişti. Hadi biraz acele edin kızlar, geç kalıyoruz. Aralarında net Moffat da var. Bak Mac, hani geçen gün alışverişte karşılaştığımızda sana selam veren adam değil mi bu? Sonunda kızlar da hazırlanmayı bitirebilmişlerdi. Buluşacakları yer olan ırmak kıyısına geldiklerinde Lori hemen yanlarına koştu ve onları arkadaşları ile tanıştırdı. Kate 20 yaşındaydı. Meg onun çok sade giyinmiş olduğunu görerek sevindi. Ned ise oraya sırf Meg'i görebilmek için geldiğini söyledi. Bu söz Meg'in çok hoşuna gitmişti. Joe Kate görür görmez Lore'nin neden ondan hoşlanmadığını anlamıştı. Kızın sanki ''Uzak durun bana dokunmayın'' der gibi bir hali vardı. Beth de oğlanları gözden geçiriyordu. Topal oğlanın çelimsiz kendi halinde biri olduğunu görerek... Ona karşı iyi davranmaya karar verdi. Emi de Grace ile arkadaşı olmuştu. Tanıştırılma faslından sonra gençlerin hepsi hemen kaynaşmışlardı. Çadırlar, yiyecekler, kriket araç geçireçleri önceden kamp yerine gönderilmişti. Biraz sonra çocuklar da iki kayığa doluşup Bay Lawrence arkalarından şapkasını sallarken yola çıktılar. Kayıklardan birinde Lori ile Joe, ötekinde de Ned ile Bay Brock, Kürekleri çekiyordu. Joe kürek çektikçe bir ileri bir geri sallanarak bir esinti yaratıyordu. Kate onun haline ve davranışlarına çok şaşırmıştı. Lori yerine geçerken kazayla ona çarpıp ''Sevgili arkadaşım seni incittim mi?'' diye sorunca gözünü takıp bu tuhaf kızı incelemeye başladı. Sonunda onun garip ama aynı zamanda da oldukça zeki bir kız olduğuna karar vererek uzaktan uzağa gülümsedi. Mac öbür kayıktaydı. Tam kürekçilerin karşısında oturuyordu. Kürek çekenlerin her ikisi de Mac'e hayrandılar. Bay Brock sessiz sedasız ağırbaşlı bir gençti. Çok güzel ela gözleri ve tatlı bir ses tonu vardı. Mac onun bu sakinliğini seviyor, ona ayaklı bir ansiklopedi gözüyle bakıyordu. Bay Brock hiçbir zaman Mac'le çok konuşmamasına rağmen gözlerini kızdan ayırmıyordu. Ned ise pek zeki biri olmamasına karşın neşeli ve iyi huylu biriydi. Sally Gardiner bütün dikkatini beyaz elbisesine vermişti. Bunu kirletmemeye çalışarak Fred ile konuşuyordu. Beth, Fred'in yaptığı el şakaları karşısında dehşete düşmüştü. Sonunda kamp alanına vardıklarında Laurie kayıktan atlayarak ''Lawrence'i kampına hoş geldiniz'' diye onları selamladı. Yemekten önce biraz kriket oynamaya karar verdiler. Çok zevk aldıkları bir oyundu bu. Kısa bir süre sonra Bay Brock saatine bakarak yemek zamanı geldi dedi. Çocuklar siz ateşi yakın su getirin. Bayan Meç ve Bayan Sally de masayı kursunlar. İçinizde en güzel kahveyi kimin yaptığını öğrenebilir miyim acaba? Meg hemen atlayarak Joe diye yanıtladı onu. Sonunda çocuklar çalı çırpı toplayarak ateş yaktılar ve Joe da kahveyi pişirmeye koyuldu. Diğerleri de sofra örtüsünü yaydılar. Yiyecek ve içecekleri iştah açıcı bir şekilde masanın üzerine dizdiler. Sofrayı yeşil yapraklarla süslediler. Joe kahvenin hazır olduğunu bildirince hepsi birden iştahla yemeğe koyuldular. Yemek çok neşeli geçiyordu. Her şey onlara çok neşeli ve hoş görünüyordu. O kadar çok güldüler ki yakınlarda otlatmakta olan atları bile ürküttüler. Masanın ayakları eşit uzunlukta olmadığı için sürekli bir kaza oluyordu. Sütün içine balıklar düşmüş, karıncalar ise sofranın davetsiz misafirleri olmuşlardı. Çitin öbür yanından üç çocuk onları gözetliyordu. Irmağın karşı kıyısındaki bir köpek ise bütün gücüyle havlıyordu. Bu sırada Joe önüne bir tabak çilek aldı. Lori hemen tuz şurada diye atıldı. Belki yine tuzla yemek istersin diye düşündüm de. Yok sağ ol dedi Joe ve tabağın içinden kremaya bulanmış iki örümcek çıkarırken örümcekle yemek daha çok hoşuma gidiyor benim diye karşılık verdi. Hem aşk olsun Lori o korkunç yemeği bana hatırlatmaya nasıl cesaret edebiliyorsun? Gülüştüler ve yeterli tabak olmadığı için çileklerini aynı tabaktan yemeye başladılar. ''O gün ne kadar eğlenmiştim ama'' dedi Lori. ''Peki şimdi yemeklerimizi bitirdikten sonra ne yapacağız?'' ''Hava serinlemeye kadar oturduğumuz yerde oyun oynayabiliriz. Eminim bayan Kate çok güzel oyunlar biliyordur.'' Kate gerçekten bir sürü oyun biliyordu. Kızlar yemek yemeyi bırakmışlardı. Erkeklerin ise başka bir şey yiyecek halleri kalmamıştı. Sofradan kalktılar ve bayan Kate'in öğrettiği bir oyunu oynamaya başladılar. ''Birisi bir hikaye anlatmaya başlayacak.'' dedi Kate. ''Ne isterseniz olabilir. Hikayenin en heyecanlı yerine geldiğinizde duracaksınız. Sizin yanınızda kim oturuyorsa o sizin kaldığınız yerden devam edecek. İyi oynanırsa çok gülünç oluyor.'' ''Bay Brock, rica etsem oyunu siz başlatır mısınız?'' Brock iki genç kızın ayaklarının dibine, çimenlerin üzerine uzanmıştı. Güzel gözlerini ırmağın sularına dikerek hikayesine başladı. Bir zamanlar zırhından ve kılıcından başka hiçbir şeyi olmayan bir şövalye şansını denemek için dünyayı gezmeye karar vermiş. Sıkıntılı ve zor günler geçirmiş. Sonra iyi kalpli yaşlı bir kralın sarayına gelmiş. Bu kralın çok sevdiği güzel bir atı varmış. Ama bu at çok dik başlıymış. Kral onu terbiye edene ödül olarak bu atı vereceğini söylemiş. Şövalye bu işi bir kere denemeye karar vermiş. At çok yabaniymiş. Ve çok geçmeden kendisine yavaş yavaş yaklaşan bu cesur şövalyeyi sevmiş. Şövalye de bu güzel atın sırtına binip şehir şehir onunla dolaşmaya başlamış. O zamana kadar birkaç kere rüyasında görmüş olduğu ama hiçbir yerde rastlayamadığı çok güzel bir kızı arıyormuş. Bir gün atıyla geçtiği bir sokaktaki harap bir şatonun kapısını çalmış. Kocaman kapı açılmış. Genç bir kız görünmüş diye araya girdi Kate. Heyecanla çok şükür kurtarıcım geldi diye bağırmış. Şövalye onu görünce hemen diz çökmüş. Lütfen kalkın demiş kız bembeyaz ellerini ona doğru uzatarak. Sizi nasıl kurtaracağımı söylemezseniz kalkmam demiş şövalye. Kız ne yazık ki acı acerin beni buraya bağlamış ve zalim hükümdar ölünceye kadar da buradan ayrılmam mümkün değil diye karşılık vermiş. Bunun üzerine ''O hain şimdi nerede?'' diye sormuş şövalye. ''Mor salonda'' demiş kız ve sonra ''Kurtar beni cesur şövalyem'' diye yalvarmaya başlamış. dersiniz demiş şövalye ve ''Ya zafer ya ölüm'' diye bağırarak mor salonu doğru koşmaya başlamış. Şövalye tam içeri giriyormuş ki birden ''Karşısında uzun boylu, tepeden tırnağa beyazları bürünmüş bir hayalet görmüş.'' Dedimek. Elinde bir lamba olan bu hayalet Şövalyeye arkasından gelmesini söylemiş Bir dehlize girmişler İçerisi mezar kadar soğuk Ve karanlıkmış Ortalıkta ise bir ölüm sessizliği varmış Lamba ortalığa Mavi bir ışık saçıyormuş Hayalet arasına arkasına dönüp Şövalyeye baktığında korkunç gözlerinin Parıltısını görüyormuş İçeriden tatlı bir müziğin Duyulduğunu bir kapıya gelmişler Şövalye fırlayıp içeri girmek istemişse de hayalet onu geri çekmiş. Şövalyenin önünde korkunç bir şey sallanmaya başlamış. Bu korkunç bir... Joe enfiye kutusuymuş dedi. Sesini adeta mezardan gelir gibi boğuklaştırmıştı. Bunun üzerine dinleyiciler de gülmeye başladılar. Sağ ol demiş şövalye ve bir tutam enfiye alıp tam yedi kez burnuna çekmiş. Tabii başı dönmeye başlamış. Ha ha! diye gülmüş kötü hayalet sonra şövalyeyi alıp büyük bir sandığın içine tıkmış sandığın içinde hepsinin kafaları kesik olan on bir tane daha şövalye varmış tıpkı sardalya balıkları gibi üst üste dizilirlermiş derken şövalyelerin hepsi birden ayağa kalkmış Fred Joe'nun bıraktığı yerden devam etti gayda müziği eşliğinde dans etmeye başlamışlar o zaman o eski şato bir savaş gemisi haline gelmiş Kaptan emirler yağdırıyormuş, halatları bağlayın, yelkenleri çözün, herkes silahlarının başına. O sırada ufukta bir portekiz korsan gemisi görünmüş. Kaptan, hadi aslanlarım göreyim sizi diye bağırmış. Korkunç bir mücadele başlamış, ortalık kan gölüne dönmüş. Elbette İngilizler kazanmış, her zamanki gibi. Sözün burasında Joe hiç de değil. Diye araya girdiyse de Fred onu duymazlıktan gelerek hikayesine devam etti. Sonunda korsan gemisinin kaptanını esir almayı başarmışlar. Ama kurnaz kaptan kendini denize atıvermiş. Geminin altına dalarak bir delik açmış. Gemi de batmaya başlamış. Bu sırada sıranın kendisine geldiğini gören Salih, Eyvahlar olsun ben ne anlatacağım şimdi? Dediyse de sonunda hikayenin devamını getirdi. Bu şekilde denizin dibini boylayan gemiye güzel bir deniz kızı karşılamış. Kız kesik başlı şövalyelerin bulunduğu sandığı görünce çok üzülmüş. O sırada denizin dibine inen bir dalgaca ''Bu inci dolu sandığı yukarı çıkarabilirsiniz onu size veririm.'' demiş. Niyeti sandıktaki zavallı adamları yeniden hayata kavuşturmakmış. Dalgıç sandığı yukarı çıkarmış ama açınca büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Çünkü sandıkta inci falan yokmuş. Bunun üzerine sandığı orada bırakarak yoluna devam etmiş. Küçük bir kaz çobanı bulmuş bu sandığı diye devam etti Emin. Kız yüze kadar kaza çobanlık ediyormuş. Şövalyelerin haline çok üzülen kız onlara nasıl yardım edeceğini bilemediği için bunu kazlarına sormaya karar vermiş. Kazlara dönerek... Şövalyelere kafa yerine ne takabilirim sizce diye sormuş. Şövalyelerin kendi kafaları kaybolmuş olduğu için bu çok yerinde bir soruymuş. Yüz kaz ağızlarını açıp hep birazdan demişler ki. Lori araya girdi. Lahana tak, lahana tak. Kız da koşup bahçeden 12 tane güzel, iri lahana getirmiş. Bunları şövalyelerin boyunlarına yerleştirmiş. Şövalyeler hemen canlanmışlar. Kızı teşekkür ettikten sonra yola koyulmuşlar. Bizim şövalye ise atına atladığı gibi soluğu şatoda almış. Kalbinin prensesi bahçede çiçek topluyormuş. ''Bana da bir gül verir misiniz?'' diye sormuş kıza. Kız çok tatlı bir sesle ''Sizin gelip almanız daha doğru olur.'' demiş. Şövalye çitin üzerine tırmanmaya çalışırken çitin yükseldiğini fark etmiş. O tırmanmaya çalıştıkça çit iyice yükseliyormuş. Bunun üzerine çitin altından geçmeyi denemiş. Bu sefer de çit kalınlaşmaya başlamış. Şövalyenin umutları kırılmaya başlamış ama o yine de yılmamış. Çalıları bir bir aralayarak kendine küçük bir delik açmış. Bir yandan buradan geçmeye çalışıyor bir yandan da ''Bırakın geçeyim, bırakın geçeyim'' diye bağırıyormuş. Gel gelelim güzel prenses sanki onu hiç duymuyormuş gibi sakin sakin gülleri toplamaya devam ediyormuş. Şimdi şövalyenin sonunda içeri girip giremediğiniz de sizden alalım Frank. Ben anlatamam dedi Frank utanarak. Hem ben oynamıyordum da zaten. Beth John'un arkasına saklanmıştı. Grace de uyuya kalmıştı. Demek zavallı şövalyecik chitin içine tıkılmış bir halde kalacak öyle mi? diye sordu Bay Brock Lori gülerek prenses sana bir demet çiçek vererek kapıyı açar olsa dedi amma da saçmaladık ha diye söze karıştı Sally daha önce hiçbirimiz bu oyunu oynamadığımız için saçma sapan şeyler uydurup durduk çocuklar siz gerçeği biliyor musunuz nasıl bilebiliriz ki dedi Mac ciddi ciddi ben gerçek oyundan söz ediyorum canım nasıl bir oyun o diye sordu Fred Herkes kura ile bir sayı çekiyor. Kura kim'e çıktıysa, o kişi ötekilerin sorduğu sorulara gerçeğe uygun olarak cevaplar veriyor. Çok eğlenceli bir oyundur bu. Kura Lori'ye çıkmıştı. "En çok beğendiğin insanlar kimler?" diye sordu Joe. "Deden ve Napoleon." diye yanıtladı Lori. "Sence mecz kızlarının içinde en güzeli kim?" dedi Seli. "Margaret." "En çok hangisini seviyorsun peki?" Joe'ya tabii ki çok saçma sorular soruyorsunuz diye araya girdi Joe. Bir kere daha deneyelim dedi Fred. Gerçekten zevkli bir oyuna benziyor. Bence çok saçma bir oyun bu. Başka bir şey oynamaya başlasak iyi olur. Yeni başladıkları oyuna Ned, Frank ve küçük kızlar da katılırken Kate, Bybroke ve Mac de kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Grace bir ara Emi'ye ata binmeyi sever misin? Diye sordu Bayılırım Eskiden atımız vardı Meg ablam binerdi Ama artık at besleyemiyoruz Sadece elin Tree'miz var O nedir eşek mi? Diye sordu Grace merakla Hayır hayır dedi Amy Joe da ben de atlara bayılırdık Artık atımız yok ama hala eğrimiz var Joe onu bahçedeki elmacının dallarından birine güzelce yerleştirdi Şimdi canımız atabilmek istedikçe çıkıp orada oturuyoruz. Bu sözler Grace'i çok güldürmüştü. Frank küçük kızların hemen arkasında oturuyordu. Sabırsız bir hareketle koltuk değneklerini öteye itti. Oğlanlar ileride toplanmış komik jimnastik hareketleri yapıyorlardı. Frank dalgın dalgın onları seyretmeye başlamıştı ki, Beth utangaç bir sesle, ''Yorgunsunuz galiba'' dedi. ''Size yardım edebilir miyim?'' Yardım etmek istiyorsanız benimle konuşabilirsiniz dedi Frank. Burada böyle tek başına oturmak o kadar sıkıcı ki. Aslında Frank ondan daha imkansız bir şey yapmasını isteyemezdi. Ama zavallı olanın konuşmak istediği o kadar belliydi ki Beth onunla sohbet etmeye karar verdi. Kendisinden umulmayacak bir kahramanlık göstererek ne hakkında konuşmak istersiniz diye sordu. Kriket, kürek çekmek ya da avcılık üzerine bir şeyler olabilir dedi Frank. ''Eyvah!'' diye düşündü Bet. ''Ben bunlardan hiçbirinden anlamam ki. Ne yapsam acaba?'' Sonra ''Ben hiç ava çıkmadım ama sizin anılarınız vardır belki'' diye mırıldandı. ''Ömrümde bir kere ava çıktım ve onda da düşüp sakatlandım. Bir daha da hiç ava çıkamayacağım.'' diye yanıtladı onu Frank içini çekerek. Bet kırdığı pot yüzünden kendine kızmıştı. ''Sizin geyikleriniz bizim mandalarımızdan daha güzel.'' dedi sonra. Neyse ki mandalardan bahsetmek Frank'ın da hoşuna gitmişti. Tatlı bir sohbete daldılar. Çok geçmeden Beth de utangaçlığını unutmuştu. Ona acıdığı için utangaçlığını bile yenerek Frank'la sohbet etmeye başladı dedi Joe uzaktan onları seyrederek. Bett'in küçük bir Azize olduğunu her zaman söylerdim diye Mac de ona katıldı. O sırada Grace de Amy'e ''Ne zamandır Frank'ın bu kadar çok güldüğünü görmemiştim'' diyordu. ''Beth, istediği zaman çok etkileyici olabilen biridir.'' dedi. Beth'in bu başarısıyla gururlanan Amy aslında etkileyici demek istemişti. Ama Grace onun bu hatasını fark etmemişti. Sonunda akşam olmuştu. Güneşin batmasına yakın çadırlar toplandı ve eşyalar kayıklara yüklendi. Çocuklar da kayıklara doldular. Dönüş yolu boyunca bütün güçleriyle bağıra bağıra şarkılar söylediler. Sonunda sabah buluştukları yerde ayrılırlarken herkes çok güzel bir gün geçirdiğini düşünüyordu. Bayan Kate uzaklaşan kızların arkasından bakarak her zamanki sert sesiyle ''Dışarıdan gösteriş meraklısı insanlar gibi da Amerikalı kızlar aslında çok şirin insanlarmış.'' dedi. ''Tamamen aynı fikirdeyim.'' diye onayladı Bay Broke onu. 11. Bölüm Joe tavan arasındaki köşesinde harıl harıl çalışıyordu. Kasım ayına girmişlerdi. Günler de iyice kısalmıştı. Güneş yüksek pencereyi ancak 1-2 saat aydınlatıyordu. Joe eski divanın üzerine oturmuş, durup dinlenmeden yazıyordu. Ortalığa kağıtlar saçılmıştı. Sevgili faresi de en büyük oğlunu yanına almış, ortalıkta fırfır fır dönüyordu. Joe son sayfayı bitirdi, altına özenle imzasını attı ve elindeki kalemi fırlattı. İşte elimden geleni yaptım dedi sonra. Eğer bu olmazsa daha iyisini yazana kadar beklemeliyim. Sonra sırtüstü divana uzandı. Yazdıklarını baştan sona okuyup düzeltmeleri yaptı. Kağıtları kırmızı bir kurdele ile bağladı. Tavan arasına atılmış eski bir mutfak sobasını dolap olarak kullanıyordu. Farisi de edebiyata meraklı olduğu için çoğu kağıtlarını ve kitaplarını buraya saklar, kapağı da sımsıkı kapatmaya dikkat ederdi. Fare ortalıkta bir kitap buldu mu hemen sayfalarını kemirmeye başlar. Kemirdiği sayfaları da etrafa saçarak kitaplığı darma dağın ederdi. Joe sobanın kapağını açarak bir tomar kağıt çıkardı ve iki tomarı da dikkatle cebine yerleştirdi. Sonra arkadaşlarını rahat rahat kalemlerini kemirmeleri, mürekkebinin tadına bakmaları için orada bırakarak aşağı indi. Elinden geldiği kadar ses çıkarmamaya çalışarak ceketini ve şapkasını giydi. Evin arkasındaki pencereye tırmanarak sundurmanın damına sıçradı. Buradan da patikayı atladı. Dolan başlı patikadan geçip yola çıkınca oradan geçen bir yolcu arabasını atladı ve şehrin yolunu tuttu. Gizemli ama neşeli bir hali vardı. Arabadan indikten sonra uzun süre yürüyerek aradığı adresi güç bela buldu. Kalabalık bir sokakta büyük bir binanın önünde durmuştu. Kapıya doğru ilerledi. Binanın pis merdivenlerine gelince bir süre durakladı. Sonra birden oradan uzaklaştı. Bunu birkaç kez tekrarladı. Kapıya kadar geliyor, sonra dönüp hızla kaçıyordu. Karşı binaların birinin penceresinde duran bir delikanlı onun bu haline bakıp bakıp gülüyordu. Jo ancak üçüncü seferde şapkasını gözlerine kadar indirip merdivenlerden yukarı çıkmaya cesaret edebildi. Bütün dişlerini birden çektirmeye gidiyormuş gibi bir hali vardı. Kapıda asılı olan birçok tabelanın arasında bir de dişçi tabelesi vardı. Tabelada asılı olan bir çift kocaman çene kemiği yavaş yavaş açılıp kapanıyordu. Karşı penceredeki delikanlı da bu çeneleri ürpererek bir süre seyretti. Sonra paltosunu ve şapkasını giyerek aşağı indi ve Joe'nun girdiği kapının önünde beklemeye başladı. Tek başına dişçiye gelmek tam da onun yapacağı şey. Canı çok acıdıysa onu eve götürecek birine ihtiyacı olacaktır dedi kendi kendine. 10 dakika sonra Joe kıpkırmızı bir suratla koşa koşa merdivenlerden indi. Bir hayli zorluk çekmişe benziyordu. Delikanlıya görünce hiç memnun olmadı. Başını sallayarak bir selam verdi ve yanından hızla geçti. Ama oğlan peşini bırakmamıştı. Yanına gelerek çok mu zor oldu diye sordu. Pek sayılmaz dedi Joe. Çabuk çıktın. Neyse ki öyle oldu. Neden yalnız geldin? Kimsenin bilmesini istemiyordum da ondan. Ömrümde gördüğüm en acayip insansın sen Joe. ''Kaç dişini çektirdin peki?'' Joe ne demek istediğini anlamamış gibi arkadaşının yüzüne baktı. Sonra kahkahalarla gülmeye başladı. ''İki tane, yalnız bir hafta kadar beklemem gerekiyormuş.'' dedi. Lori şaşırarak ''Neden gülüyorsun?'' diye sordu. ''Sen yine bir şeyler karıştırıyorsun belli ki.'' ''Sen öyle isen. peki sizin o bilardo salonunda ne işiniz vardı bakalım?'' Bir kere orası Belardo salonu değil, spor salonu. Ben de orada eskirim dersi alıyorum. Buna sevindim işte. Niçin? Bana da öğretebilirsin de ondan. Hamlet'e oynadığım zaman sen de Lartes olursun. Belki birlikte duale yaparız. Lori gülümsedi. Hamlet oynasak da oynamasak da sana eskirim dersi verebilirim. Çünkü çok zevkli bir spordur. Ama senin buna sevindim işte demenin tek nedeni eskirim öğrenebilecek olman değildi. Değil mi? Haklısın. Bilardo salonuna gitmemene sevindim. Öyle yerlere gitmiyorsun değil mi Lori? Çok sık gitmiyorum. Hiç gitmemeni tercih ederdim. Bir zararı olduğunu sanmıyorum co. Benim evde de bilardo takımım var. Ama yanında iyi oyuncular olmadıkça ondan da bir zevk alınmıyor. Bu yüzden bilardo oynamayı da sevdiğim için bazen net moffat ile ya da başka arkadaşlarla oynamaya geliyorum. Bu işten gitgide daha çok zevk alacağını düşünerek şimdi çok üzüldüm işte. Hem zamanını hem de paranı kaybettiğin gibi saygı değerliliğini de kaybederek o korkunç oğlanlara benzemeye başlayacaksın. Oysa ben senin hiç değişmeyeceğini umut ediyordum. Canım insan ara sıra saygıdeğer biri olma özelliğini kaybetmeden eğlenemez mi yani? Bu nerede ve ne şekilde eğlendiğine bağlı dedi Joe sert bir sesle. Ben Ned'den de onun arkadaşlarından da hoşlanmıyorum. O gelmek istediği halde annem onu evimize gelmesini yasakladı. Eğer ona benzeyecek olursan korkarım senin de gelmeni istemez. İstemez mi? diye sordu Laurie. Endişelenerek. Hayır, annem bu zıpır gençlerle görüşmemizi kesinlikle istemiyor. Canım ben de hemen onlar gibi olmadım ya. Bunu biliyorum ama sakın onlara özenme. Bu arkadaşlığımızın sonu olur. Birkaç dakika hiçbir şey konuşmadan yürüdüler. Joe, Lori'nin yüzünü incelemeye başlamıştı. Çocuğun gözlerinde kızgın parıltılar vardı ama Joe'nun uyarıları hoşuna gitmiş gibi gülümsüyordu. Joe'nun... ''Keşke dilimi tutsaydım.'' diye içinden geçirmeye başladığı sırada ''Bütün yol boyu bu konferanslarına devam etmeyi düşünüyor musun?'' diye sordu Laurie. ''Tabii ki hayır. Neden sordun?'' ''Çünkü öyle bir niyetin olsaydı ben otobüste dönecektim. Ama madem ki yok, eve yürüyerek dönelim de sana yolda bir hikaye anlatayım.'' ''Olur.'' dedi Joe. ''Yalnız anlatacağım şey bir sır. Bu yüzden sen de bana bir sırını açıklamalısın.'' Joe... ''Benim gizli bir şeyim yok ki.'' diye başladıysa da sonra aklına bunun doğru olmadığı geldi ve sustu. ''Sen de biliyorsun ki bu söylediğin doğru değil.'' dedi Lori. ''Bu yüzden benim anlatacaklarımı duymak istiyorsan önce sen anlatmalısın.'' ''Söyleyeceğin iyi bir şey mi bari?'' ''Tabii. Hem de çok iyi tanıdığın insanlarla ilgili.'' ''Mutlaka öğrenmelisin. Zaten ben de ne zamandır bunu söylemek istiyordum. Hadi önce sen başla.'' Yalnız kimseye bir şey söylemek yok, tamam mı? Tamam, benimle alay etmeyeceksin. Tabii ki. Bunun üzerine Joe, Lori'nin kulağına eğilerek, ''Ben dişçiye falan gitmedim.'' dedi. Bir gazeteciye iki hikaye bıraktım. Sonucunu bana gelecek hafta bildirecek. ''Yaşasın Joe March!'' diye bağırdı Lori. ''Amerikanın ünlü kadın yazarı.'' İki ördek, dört kedi, beş tavuk, altı tane de çocuk şaşkınlıkla onlara baktılar. Joe ve Lori şehirden çıkmışlardı. "Şşt, bağırma öyle dedi Joe. Bir iş çıktığını sanmıyorum ama bunu denemedikçe içim rahat etmeyecekti. Hikayeler kabul edilmezse onlar da benim gibi hayal kırıklığına uğramasınlar diye evdekilere bir şey söylemedim. Hikayelerini beğeneceklerinden ben eminim Joe dedi Lori. Her gün gazetelere çıkan yazıların yanında seninkiler Shakespeare'inkinin kadar güzel sayılır. Lori'nin ona güvendiğini görünce Joe'nun gözleri parlamıştı. Bu çok güzel bir şeydi. Şimdi sen anlat bakalım dedi. Neymiş o ilgi çekici sırrın? Bunu sana söylersem başım derde girebilir ama söylemezsem de içim rahat etmeyecek. Dinle. Megan kayıp eldiveninin nerede olduğunu biliyorum. Hepsi bu mu? Diye sordu Joe hayal kırıklığına uğramıştı Ama nerede olduğunu söylediğimde sen de şaşıracaksın Lori Joe'ya doğru eğilerek bir şeyler fısıldadı Joe'nun canı sıkılmıştı Sert bir sesle Bunu nereden biliyorsun? Diye sordu Gördüm Nerede? Cebinde Ne? Evet hoş değil mi? Hayır hiç de hoş değil korkunç Mac bu işe ne diyecek bakalım Kimseye bir şey söylemeyeceğini unutma Söz vermedim ki. Ama ben sana güvendiğim için söz istemedim. Şimdilik bir şey söyleyecek değilim zaten ama çok üzüldüm. Keşke bana söylemeseydin Lori. Ben sevineceğini düşünmüştüm. Birisinin Megi alıp götüreceğine mi sevinecektim yani? Seni alıp götürmek için biri geldiğinde bu olaya eminim daha hoş bakabilirsin. O işi yapmaya kalkışacak kişiyi tanımak isterdim doğrusu. Birden durumu gözünde canlandırarak... Ben de, diye kıkırdadı Lori. Bu sırrı öğrenmek hiç hoşuma gitmedi, dedi Joe tekrar. Bunu söylediğinden beri rahatım kaçtı. Hadi şu tepeden aşağı doğru yarışalım, bak o zaman keyfin yerine gelir. Ortalıkta kimseler yoktu. Joe dayanamayarak fırladı. Koşarken şapkası, tarağı, firketeleri başından uçup yerlere saçıldı. Yarışı Lori kazandı. Jo'yu beklemeye başladı. Gerçekten de Joe'nun keyfi yerine gelmişti. Saçları havada uçuşarak ona doğru koşuyordu. Gözleri yine pırıl pırıl olmuş yanakları kızarmıştı. Lori'nin yanına gelince kendini hemen oradaki ağacın altına attı. ''Keşke at olsaydım.'' dedi. ''Kilometrelerce koşsam da soluğum kesilmezdi o zaman.'' ''Ah harikaydı. Hadi Lori benim düşündüklerimi toplayıver.'' Lori onu etrafa saçılan eşyalarını toplamaya gidince Joe da saçlarını örmeye başladı. Kendime iyice çeki düzen verene kadar umarım kimse geçmez buradan diye düşündü. Ama tam o sırada süslü kibar bir hanımefendi belirdi yolda. Bir dost ziyaretinden dönen Meg'di bu. Kardeşinin halini görünce şaşırarak ''Burada ne işim var Joe?'' diye sordu. Joe hemen yerden bir avuç yaprak aldı. ''Yaprak topluyorum.'' O sırada yanlarına gelen Lori topladığı firketeleri Joe'nun kucağına atarken ''Hem yaprak hem de saç tokası topluyoruz.'' diyerek güldü. Saç tarakları ve kahverengi şapkalar gibi onlar da bu yol üzerinde yetişiyorlar. ''Yine koşmuşsun Jo. Bunu nasıl yaparsın? Ne zaman bir genç kız gibi davranmayı öğreneceksin sen?'' ''Hiçbir zaman. Sakın benim zamanımdan önce büyümem için zorlamamak.'' Zaten senin böyle birdenbire değişmeni görmek yeteri kadar sarsıcı oldu. Bırak da küçük bir kız olarak kalabildiğim kadar kalayım. Konuşurken titreyen dudaklarını gizlemek için başını kucağındaki yapraklara eğmişti. Son zamanlarda Margaret'in hızla değiştiğini ve genç kızlığa adım attığını hissediyordu. Lauren'in anlattıkları ise ayrılığın çok yakınlarda olduğunu hatırlatmıştı ona. John'un kimseye görünmeden pencereden dışarı atlayarak şehre gitmesinden... Tam iki hafta sonra bir cumartesi günü Mac perzenin, pencerenin önüne oturmuş dikiş dikiyordu. Birden Lauren'in bahçede deli gibi Joe'yu kovaladığını gördü. Çardan önünde Joe'yu yakalamıştı. Mac çardan içinde ne olup bittiğini göremedi. Ancak gülüşmeler, mırıltılar ve gazete hışırtıları duyuluyordu. Onları ayıplayarak içini çekti. ''Hiçbir zaman hanımefendi olmayı başaramayacak.'' Dedi kendi kendine. Birkaç dakika sonra Joe soluk soluğa içeri dalmıştı. Kendini divana fırlattı. Sonra elindeki gazeteyi okumaya başladı. Mac merakla. İlgi çekici bir şey mi okuyorsun? Diye sordu. Yoo dedi Joe. Bir hikaye var da onu okuyorum. Pek önemli bir şey değil. Emi çok bilmiş bir tavırla. Yüksek sesle okusana dedi. Hiç olmazsa biraz uslu durmuş olursun. ''Hikayenin adı ne?'' diye sordu Joe'nun suratını neden gazetenin arkasına gizlemiş olduğunu merak eden Beth. ''Düşman ressamlar.'' ''Fena bir adı yok. Hadi oku şunu.'' dedi Mac. Joe derin bir soluk alıp aceleyle okumaya başladı. Kızlar ilgiyle dinliyorlardı onu. Hikaye hem romantik hem de acıklıydı. Sonunda kahramanların çoğu ölüyordu. O muhteşem resmi anlatan bölüm çok güzel dedi Emi bitince. Mac de gözlerini silerek ben en çok aşk sahnesini beğendim diye belirtti fikrini. Ne garip değil mi? Viola ile Angelo bizim en çok sevdiğimiz isimler. Beth Joan'un hala neden yüzünün gazetenin arkasında sakladığını merak ederek kim yazmış bunu diye sordu. Joe birden yerinden doğrulup gazeteyi elinden fırlattı. Kıpkırmızı yüzü ortaya çıkmıştı. Yarı ciddi, yarı heyecanlı bir sesle, ''Kardeşiniz!'' diye çığlık attı. Meg'in elindeki dikiş iğnesi yere düştü. ''Sen mi?'' diye bağırdı. ''Çok güzel bir hikaye bu!'' dedi Emmy. Bette koşup ablasına sarıldı. ''Biliyordum, biliyordum Jo, dedi. ''Seninle ne kadar gurur duyuyorum bir bilsem!'' Hepsi çok sevinmişlerdi. Josephine March imzasını gazetede görene kadar Meg bir türlü inanamamıştı. Emi hikayenin sanatla ilgili bölümünü öve öve bitiremiyordu. Hannah kızların gürültülü üzerine telaşla konuştu. Neler olduğunu öğrenince o da onlara katıldı. Bayan Machen koltukları kabarmıştı. Gazete elden ele dolaşıyordu. Joe ise gözlerinde sevinç gözyaşlarıyla onları izliyordu. Bütün aile etrafına toplanmıştı. Anlat sana bize diyorlardı. Ne zaman geldi bu gazete? Ne kadar para aldın? Babam kim bilir ne diyecek. Lori de çok sevinecek buna. Herkes bir ağızdan bağırıyordu. Durun da anlatayım dedi Joe. Gazeteye iki hikaye getirdim ve okunması için oradaki adama bıraktım. Sonucu almaya gittiğimde adam ikisini de beğendiğini söyledi. Ama yeni başlayanlara para vermiyorlarmış. İleride bunlardan para da kazanacağım. İşte gördüğünüz gibi bugün bana gazeteleri göndermişler. Lori beni gazeteleri postacıdan alırken gördü ve hemen hikayemi okumak istedi. O da çok beğendiğini söyledi. Yazmaya devam edeceğim. Üstelik bundan sonrakilerden para da kazanacağım. Öyle mutluyum ki bir süre sonra hikayelerimle kendi geçimimi sağlayabileceğim gibi size de yardım edeceğim. Joe'nun soluğu kesilmişti. Gazeteyi yüzüne kapattı. Hikayesinin olduğu sayfa ile ıslanıyordu. Hayatta en büyük dileği bağımsız olmak ve sevdiklerince beğenilmekti. Bu yolda ilk adımını atmıştı. 12. Bölüm Yılın en kasvetli ayı Kasım dedi Mac. Pencereden dışarıyı seyrediyordu. Hava oldukça kapalıydı. ''Onun için bu ayda doğmuşum.'' dedi Joe da dalgın dalgın. ''O gün içinde nedensiz bir sıkıntı vardı. Şu sıralar güzel bir şey olsa hemen Kasım'ın yılın en güzel ayı olduğunu söylerdik ama.'' diye söze girdi Beth. Meg'in canı çok sıkındı. ''Evet ama bu evde hiçbir zaman güzel bir şey olmaz ki.'' dedi. ''Hiçbir değişiklik yok. Uğraşıp didiniyoruz sadece.'' ''Aman ne kadar karamsarız.'' diye bağırdı birden Joe. Yalnız seni anlıyorum mek. Diğer kızların nasıl eğlendiklerini gördüğün için bunları söylüyorsun. Hikayelerimdeki kişiler gibi senin için de parlıtılı bir gelecek yazabilmeyi ne kadar isterdim bilsen? Sizin için yapabileceğin bir şey var mı bayan meç? Diye sordu Lori, bayan meçin sandalyesine doğru eğilerek. Teşekkürler Lori. Yalnız postaneye gidersen bize mektup gelip gelmediğini sorar mısın? Bugün mektup günümüz ama postacı hala görünmedi. Bay Meç mektuplarını hiç aksatmaz ama belki postada gecikmiştir. Tam o sırada acı bir zil sesi duyuldu. Az sonra Hana elinde bir zarfla içeri girdi. Telgraf mıdır nedir o korkunç şeylerden geldi dedi. Sanki elinde patlayacakmış gibi kağıdı hemen Bayan Meç'e uzattı. Bayan Meç kaparcasına aldı telgrafı. Hemen okudu ve sonra yüzü bembeyaz bir şekilde yüreğinden vurulmuşçasına koltuğa yığılıp kaldı. Lorisu su getirmek için telaşla dışarı koştu. Meg Hanna Hannah kadıncağızı rahatlatmaya çalışıyorlardı. Joe korkuyla telgrafı alıp okumaya başladı. Bayan Merch, eşiniz ağır hasta. Hemen gelin. Blank Hastanesi Washington Odada çıt çıkmıyordu. Herkes adeta nefesini tutmuş gibiydi. Dışarısı kapkaranlık olmuştu. Birdenbire bütün dünya değişmişti sanki. Kızlar annelerinin çevresine toplandılar. Bayan Meç hemen kendini toparlayarak telgrafı bir kez daha okudu. Sonra kızlarına sarılıp ''Hemen gitmeliyim'' dedi. ''Ah çocuklar belki de yet kaldım. Bu acıya dayanamam. Bana yardım edin yavrularım.'' Odadakilerin hepsi ağlıyordu. Umutlu sözler birbirlerini avutmak için söylemeye çalıştıkları şeyler ıçkırıklara karışıyordu. Önce Hana kendini toparladı. Tanrı beyefendiyi korusun dedi. Böyle ağlamakla vakit kaybetmeyelim hemen eşyalarınızı toplamalıyız. Sonra gözlerini önlüğüne silip nasırlı elleriyle hanımının elini okşadı ve odadan çıktı. Bayan Meç Hana doğru söylüyor dedi doğrulmaya çalışarak. ''Şimdi ağlamanın sırası değil, sakin olmalıyız. Biraz düşünelim önce.'' Yüzü çok solgundu ama sakinleşmiş gibiydi. Yapması gereken işleri düşündü. Kafasını toparlayınca ''Laurie nerede?'' diye sordu. Laurie yandaki odadan koşarak geldi. Onları rahatsız etmemek için odadan çıkmıştı. Baş başa kalmalarının daha doğru olacağını düşünmüştü. ''Buradayım efendim.'' dedi. ''Ne olur izin verin ben de bir şeyler yapmaya çalışayım.'' ''Bir telgraf çekip hemen geleceğimi bildirebilir misin?'' ''Sabah erkenden bir tren var ona yetişebilirim. Meç halaya da bir mektup bırak. Joe şu kalemle kağıdı ver bakayım bana.'' Bayan Meç'in hızlı gitmemesi konusundaki uyaralarına kulak asmayan Lori birkaç dakika sonra atına binmiş uçarak yola çıkmıştı. ''Joe.'' Sen de bayağı kenge gidip bugün gelemeyeceğimi haber ver. Giderken ihtiyacımız olan birkaç şeyi alıver. İnsan hastanelerde her zaman ihtiyacı olan şeyleri bulamayabiliyor. Bet, sen de gidip Bay Lorenzi'den iki şişe kaliteli şarap iste. Babanız için borç almaktan hiç yüksünmüyorum. O her şeyin en iyisine layık çünkü. Emi kızım, Hanna'ya siyah sandığı aşağı indirmesini söyleyebilir misin? Mek annesine odasına çekilip biraz dinlenmesi için yalvarıyordu. Rüzgarın savurduğu yapraklar gibi herkes bir yana dağılmıştı. O bir tek telgraf sakin ve mutlu bir yuvayı yıkmıştı sanki. Biraz sonra Bay Lorense geldi. Çok telaşlanmıştı. Hastaya gerekli olabilecek her şeyi getirmişti. Annelerinin yokluğunda kızlarla ilgileneceğine söz vererek Bayan Mac'in yüreğini ferahlattı. Bay Lorenzi elinden gelen her şeyi yapmıştı yapmasını ama gönlü Bayan Mech'in tek başına yola çıkmasına razı gelmiyordu. Bayan Mech ise bunun sözünü bile ettirmiyordu. Yaşlı adamın bu uzun seyahati sırf kendisi için çıkmasını kabul edemezdi. Birden Bay Lorenzi hemen döneceğini söyleyerek dışarı çıktı. O koşuşturma içerisinde onun odadan çıktığını kimse fark etmemişti. Biraz sonra Mac elinde bir fincan çayla koşarcasına taşlıktan geçerken Bay Brock ile karşı karşıya geldi. Az kalsın elindeki çayı döküyordu. Genç adam o sakin tatlı sesiyle ''Çok üzüldüm Mac'' dedi. ''Bay Lorenzi'nin Washington'daki bir takım işlerini yoluna koymam gerektiği için annenizle birlikte ben de gideceğim. Orada annenize bir yardımım dokunabilirse ne mutlu bana.'' Bu arada Joe da ortalıkta görünmez olmuştu. Nereye kaybolmuştu acaba? Bir şeytandık düşünmüştür diye söylen demek. Akşam olmuş yol hazırlıkları neredeyse bitmişti ama Joe hala yoktu. Laurie onu aramaya çıktı. Sonunda Joe geldi ama halinde bir gariplik vardı. Yüzünde sevinç, korku, pişmanlık gibi duygular birbirine girmiş gibiydi. Elindeki kağıt paraları annesinin önüne koyarak boğuk bir sesle Babamı rahat ettirmek ve eve dönmesini sağlamak için ben de bunları getirdim." dedi. "25 dolar var burada. Bunları nereden buldun Co? Umarım yanlış bir şey yapmadın." "Hayır anneciğim. Bu parayı şerefimle kazandım. Ne dilendim ne borç aldım ne de çaldım. Sadece bana ait bir şeyi sattım. Umarım bana kızmazsın." Joe birden şapkasını çıkardı. Güzelim gür saçlarının yerinde yerle esiyordu. Evdekiler hep birazdan bağırdılar. Saçların, o güzel saçların. Ah Joe, nasıl yapabildim bunu? En güzel yerinde saçların. Yavrucuğum buna hiç gerek yoktu ki. Beth ablasının kırpık saçlarını sevgiyle okşarken Joe olan biteni umursamıyormuş gibi bakıyordu. Kısacık saçlarını eliyle karıştırırken. Canım dünyanın sonu gelmedi ya, bed sızlanıp durma sende, benim için iyi oldu. Hem başım hafiflemiş oldu, zaten berber hemen uzar dedi. Baksanıza tıpkı olan çocuklarına benzedim, bu da yakıştı bana. Ben memnunum, hadi anneciğim ne olur şu parayı al da oturup yemeğimizi yiyelim dedi. Ben bu işe pek o kadar memnun olmadım Jo. ama sana kızamıyorum da. Büyük bir fedakarlık yaptığını biliyorum. Yalnız daha sonra pişman olacaksın diye korkuyorum. Hiçbir zaman pişman olmayacağım diye bağırdı Joe. Azar işitmediği için rahatlamıştı. Önce saçımı satmak için aklıma gelmemişti. Ne yapabileceğimi düşünerek sokaklarda yürürken birden berber dükkanlarından birinde asılı olan takma saçlar gözüme çarptı. Üzerlerinde fiyatları yazılıydı. Siyah uzun bir saç vardı ama benimki kadar gür değildi. Üstüne tam 40 dolarlık bir etiket koymuşlardı. İşte o zaman aklıma geldi birden. Zaten saçımdan başka satacak bir şeyim yoktu. Pek uzun düşünemedim. Hemen dükkana alıp saç alıp almadıklarını ve alıyorlarsa saçıma kaç para vereceklerini sordum. Berber kızların böyle bir soru sormasına alışık olmasa gerek. Yüzüme baka kaldı. Saçımı elleyip pek beğenmemiş gibi dudak büktü. Rengi de modaya uygun değilmiş. Bu takma saçları asıl değer kazandıran şey onlara sonradan verilen emektir gibi bir şeyler söyleyip duruyordu. Bu işi hemen yapmazsam cayabilirim diye korkmaya başlamıştım. Saçımı alması için adama yalvarmaya başladım. Neden satmak istediğimi anlatınca adamın yüzü birden değişti. Adamın karısı da söylediklerimi duymuştu. Thomas kızın saçını al dedi. Başımda satmaya değecek bir tutam saç olsaydı ben de Jimmy için aynısını yapardım. Jimmy dediği oğullarıymış askerde. Böyle durumlarda birbirini hiç tanımayan insanlar bile nasıl yakınlaşıyorlar değil mi? Adam saçımı kesmeye başladı. Karısı da beni lafa tuttu. ''Adam kesmeye başlayınca hiç korkmadın mı?'' diye sordu Mac ürpererek. O makası eline almadan saçıma son bir kez baktım. O kadar. Yalnız sonra saçlarımasının üzerinde görünce bir tuhaf olmadım değil. Kolumu bacağımı kaybetmiş gibi geldi. Kadın saçlara baktığımı gördü ve saklamam için bir bukle saç verdi bana. Al anneciğim bunu hatıra olarak sakla. Bu saç öyle rahat ki bir daha saçımı uzatacağımı hiç sanmıyorum. Bayan Meç kızının elindeki saçı aldı. Teşekkür ederim yavrum diyerek gözleri dolu dolu bir halde çekmeceye koydu. Sonra gelin kızlar dedi anneleri ve bet piyanoya oturup Babalarının en çok sevdiği şarkıyı çalmaya başladı. Hepsi büyük bir cesaretle ona eşlik ediyorlardı. Fakat çok geçmeden sesleri gittikçe boğuklaştı. Birer birer sustular. Artık odada sadece Bet'in sesi duyuluyordu. Saat on olduğunda Bayan Meç elindeki işi bitirmişti. Şimdi hepiniz yataklarınıza, yattığınızda hiç konuşmadan hemen uyumaya çalışın. ''Sabah hepimiz erken kalkmak zorundayız. İyi uykular sevgili kızlarım.'' dedi. Kızlar da annelerini öperek yatmaya çıktılar. Betty ile Amy hemen uykuya dalmışlardı. Mac hiç konuşmadan yattığı yerde düşüncelere dalmıştı ki birden Joe'nun ağladığını duydu. ''Neyin var tatlım?'' diye sordu. ''Babam için mi ağlıyorsun?'' ''Hayır, şu anda onun için ağlamıyorum.'' için ağlıyorsun peki?'' ''Saçlarım!'' diye hışkırıklara boğuldu Joe. Mac hemen kardeşinin yanına giderek ona sarıldı. ''Aslında hiç pişman değilim.'' dedi Joe. ''Yarın yine aynı şeyi yapmam gerekirse hiç tereddüt etmem ama içimdeki küçük bencil Joe ağlamayı bir türlü kesmiyor. Senin uyuduğunu sanıyordum. Neden uyanıksın?'' ''Çok endişeliyim. Uyuyamıyorum.'' Güzel bir şeyler düşünmeye çalış. Denedim ama bis bütün uykum kaçtı. Ne düşündün? Yakışıklı yüzler, özellikle de güzel gözler diye cevapladım ek gülümseyerek. En sevdiğin göz ne peki? Kahverengiyi de severim ama en çok mavi gözleri seviyorum. Joe kıkırdamaya başladı. Mek de ona kesin bir dille bu konuda daha fazla konuşmamasını, sabah saçlarına güzel bir şekil vereceğini söyledi ve sonra uykuya daldı. Saatler gece yarısını vururken kızların odasına bir gölge süzüldü. Bayan Meç tek tek hepsinin üzerine örttü, güzel yüzlerini seyretti. Yanaklarına, alınlarına öpücükler kondurdu. Onlar için dua etti. Sonra yavaşça pencerenin yanına gidip, perdeyi aralayarak, Gök yüzüne baktı. Birden ay bulutlarının arasından çıkarak ortalığı aydınlattı. Sanki fısıltıyla, için rahat etsin. Kara bulutların arkasında her zaman aydınlık bir yer vardır. Der gibiydi. 13. Bölüm. Kızlar o sabah daha gün doğmadan kalktılar. Lambayı yakıp giyinirlerken annelerinin neşe içinde yolcu etmeye karar vermişlerdi. Üzüntülerini ona belli etmeyecek, ağlamayacaklardı. Aşağı indiklerinde dışarıda havanın kapalı olduğunu gördüler. Bu kadar erken saatte kahvaltıyı etmeyi garipsemişlerdi. Büyük sandık taşlıkta duruyordu. Annelerinin şapkası ile mantosu da divanın üzerine bırakılmıştı. Bayan Mec kendini zorlayarak kahvaltı etmeye çalışıyordu. Uykusuzluktan yüzü solmuş perişan bir hale gelmişti. Kimse konuşmuyordu. Arabanın gelmesini bekliyorlardı. Bayan Meç gülümseyerek kızlarına cesaret vermeye çalıştı. Sizi Hannah ve Bay Lorenzi'ye emanet ediyorum, dedi. Ben yokken birbirinize karşı çok iyi davranmaya özen gösterin. İşlerinize dört elle sarılın ve her zamankinden daha çok çalışın. Çalışmak insana her şeyi unutturur. Kendinizi işinize verin ve umudunuzu sakın kaybetmeyin. Meg tatlım, gözün hep kardeşlerinin üzerinde olsun. Annenin sözünden de sakın çıkma. Joe, sen de sakın ufak şeylere parlama. Bana sık sık yaz. Benim her zaman bizi neşelendirmeye ve yardımımıza koşmaya hazır cesur kızım gibi davranmaya devam et. Sana gelince Beth, piyano çalarak rahatlamaya çalış ve gündelik işlerini aksatma. Emi, bebeğim sen de elinden geleni yapmaya çalış ve ablalarının sözünden sakın çıkma. O sırada arabanın sesi duyulmuştu. En zor an gelip çatmıştı. Kızlar yine de iyi dayandılar. Kimse ağlamamıştı. Annelerine sarılıp onu öptüler. Bayan Meç'i yolda etmeye Lori ile dedesi gelmişti. Bayan Meç sonunda kızlarını teker teker öp ''Tanrı'ya emanet olun sevgili kızlarım benim.'' diye mırıldanarak arabaya bindi. Araba kalktığında arkasına bakınca güneşin ilk ışıklarının bahçe kapısının önünde dizilmiş insanların üzerine düşmüş olduğunu gördü. Herkes gülümseyerek ona el sallıyordu. ''Herkes bize karşı ne kadar iyi'' dedi sonunda yanında oturan genç adama dönerek. ''Nasıl olmasınlar ki?'' diye karşılık verdi Bay Brock sıcak bir gülümsemeyle. Sonki bir deprem olmuş gibi'' dedi Joe sonunda. ''Sanki evin yarısı yıkıldı.'' diyerek Meg ona katıldı. Bir süre sonra babalarından ilk haber geldi. Bay Merch gerçekten çok hasta olmasına rağmen artık hasta bakıcılarının en iyisi ve en şefkatlisi yanında olduğu için iyileşmeye başlamıştı. Bunu duyunca kızlar rahatlamışlardı. Haftanın sonuna doğru haberler gittikçe daha iç açıcı olmaya başladı. Kızlar da sık sık annelerine mektup yazıyorlardı. Sevgili anneciğim, son mektubunun bizi ne kadar sevindirdiğini sana anlatamam. Verdiğin haberlere hem güldük hem ağladık. Bay Brock ne kadar iyi biri. Bay Lawrence'ın işlerinin uzaması, onun sizin yanınızda kalıp yardımcı olması açısından çok iyi olmuş. Biz çok iyiyiz. Joe dikişlerime bile yardım ediyor. Bütün zor işleri o üstlenmek istiyor. Beth ise saat gibi çalışıyor. Yalnız babamız için çok endişeleniyor. Emi de sözümden hiç çıkmıyor. Saçlarını artık kendisi tarıyor. İlik açmayı ve çorap dikmeyi de öğrendi. Bay Lorenzi, Joe'nun deyimiyle tam bir anaç tavuk gibi bize kol kanat gelmiş durumda. Lori ile Joe en büyük neşe kaynağımız olmaya devam ediyorlar. Zaman zaman yokluğun nedeniyle moralimiz bozulmuyor değil. Hannah tam bir melek. Bizi hiç azarlamıyor. Bana bayan Margaret diye hitap ediyor ve çok saygılı davranıyor. Olması gerektiği gibi yani. Hepimiz iyiyiz. Çok çalışıyoruz. Yalnız seni çok özlüyoruz. Gece gündüz aklımızdasın. Babama da sevgilerimi ilet. Bana güven. Kızın Meg Meg mektubu kokulu bir kağıda özenle yazmıştı. Diğer mektup ise baştan başa kocaman mürekkep lekeleri içindeki bir kağıda Gösterişli kıvrımları ve uzun kuyrukları olan harflerle yazılmıştı. Benim canım anneciğim. O ilk haberi alır almaz hemen tavan arasına koştum. Bay Brock iyi bir insan. Babamın durumu düzelmeye başlar başlamaz bize telgraf çekti. Mektup geldiğinde ise Tanrı'ya bize karşı çok iyi olduğu için dua etmek istedim ama yapabildiğim tek şey gözyaşları içinde çok mutluyum. Çok mutluyum diye fısıldamak oldu. Bu da yeteri kadar iyi bir şükretme şekli değil mi sence? Ne kadar eğleniyoruz bilsen artık keyfimiz yerine geldi. Meg'in annelik taslayarak masanın başında oturmasını bir görsen her gün giderek güzelleşiyor. Çocuklar da birer melek sanki. Bana gelince ben yine aynı Joe'yum. Başka türlü de olamam zaten. Sana mutlaka bahsetmek istediğim bir şey var. Bir gün Lori ile gülünç bir şey yüzünden tartıştık. Aslında haklı olan bendim ama çok sert konuştuğum için Lori bana darıldı. Kalkıp evine gitti ve giderken de kendisinden özür dilemezsem bir daha bize gelmeyeceğini söyledi. Ben de o an çok sinirli olduğum için özür dilemeyeceğimi söyledim. O gün yanımda olmanı o kadar isterdim ki anneciğim. Lori de ben de çok gururluyuz. Özür dilemek bana çok zor geliyordu. Haksız olduğunu anlayarak onun bize geleceğini umuyordum ama... Gelmedi. Gece birden Emine'nin ırmağa düştüğü gün senin bana öfkeni yarına saklama dediğini hatırladım. Hemen kalkıp Lori'den özür dilemek için dışarı fırladım. Bahçe kapısında bir de ne göreyim. Lori de benden özür dilemeye geliyormuş. İkimiz de gülmeye başladık ve karşılıklı olarak birbirimizden özür diledik. Babamı benim için öp. Seni de bol bol öperim. Kızın Joe. ''Şükürler olsun ki bana da bir görev verildi. Ben de her gün çalışacağım. Bu görev bana sağlık, güç ve umut getirdi. Ve artık öğrendim. Neşeyle kafam düşünebilirsin, kalbim hissedebilirsin. Hey elim artık sen de durmayacak çalışacaksın.'' demeyi. ''Sevgili anneciğim, kağıtta sana ancak sevgimi gönderebileceğim kadar yer kaldı. Babam için kuruttuğum menekşelerden yolluyorum. Her sabah kitabımı okuyorum ve iyi olmaya çalışıyorum.'' Beni ağlattığı için artık babamın sevdiği parçayı çalamıyorum. Herkes bize karşı çok iyi. Biz de sensiz ne kadar olabilirsek o kadar mutlu olmaya çalışıyoruz. Emir sayfanın geri kalan kısmını ona ayırmamı istediği için artık burada mektubuma son vermek zorundayım. Saati kurmayı unutmuyorum. Odaları her gün havalandırıyorum. Babacığımı da yanaklarından öp benim için. Artık gelin ne olur. Kızınız bet. Anneciğim hepimiz iyiyiz. Her gün derslerime çalışıyorum ve kimseyle müdafaa etmiyorum. Mac münakaşa demek istediğimi söylüyor. Onun için her iki kelimeyi de buraya yazıyorum. Artık siz hangisini seçerseniz. Mac bana çok iyi davranıyor. Her gece reçel yememe izin veriyor. Joe bunun bana çok iyi geldiğini, beni tatlı huylu yaptığını söylüyor. Yalnız bu oralar Lori'ye kızıyorum. Koskoca bir genç kız olduğumu gördüğü halde bana seslenirken hala ufaklık diyor. Hetekink gibi mersi ya da bonjur dediğim zamanda Fransızcayı çabuk çabuk konuşmaya başlayarak benimle alay ediyor. Mavi elbisemin kolları adam akıllı eridi. Meg ona yeni kolluklar taktı ama rengi pek uymadı. Benim neşem kaçtıysa da mızmızlanmadım. Sıkıntılara göğüs germeyi öğreniyorum. Yalnız... Keşke Hanla benim önlüklerimi kolalarken kolayı biraz daha bol kullansa. Olmaz mı yani? Soru işareti ne güzel yaptım değil mi? Mek benim imamın çok bozuk olduğunu söylüyor. Çok utanıyorum ama yapacak o kadar çok şey var ki, ima çalışmaya fırsat bulamıyorum. Şimdilik hoşça kal. Babama da kucak dolusu öpücükler. Sizi seven kızınız Emi. 14. Bölüm Anneleri gittikten sonra kızlar, herkese örnek gösterilebilecek kadar iyi davrandılar. Herkes adeta melek gibiydi. Birbirleri için çırpınıyorlardı. Babalarının sağlığının iyiye gittiğini öğrendikleri için moralleri yerine gelmişti. Bayan Mac gideli 10 gün olmuştu. Beth, Mac bugün Hummel'lara sen gider misin diye sordu. Biliyorsun annem onları unutmamamızı tembih etmişti. Mek sallanan sandalyeye kurulmuş, hafif hafif sallanarak dikişini dikiyordu. Bugün gidemem, çok yorgunum dedi. "Bet, sen gider misin Joe?" diye sordu bu kez. Dışarısı çok rüzgarlı, ben de nezleyim. İyileştiğini sanıyordum. Lori ile gezecek kadar iyileştim ama Havallara gidecek kadar değil. Aslında bu söylediğinden kendisi de utanmıştı. "Neden sen gitmiyorsun Bet?" diye sordu Mek. "Ben her gün gidiyorum." Yalnız küçük bebekleri çok hasta ve ne yapmam gerektiğini pek bilemiyorum. Bayan Humble işe gidince bebeğe lokatım bakıyor ama bebeğin hastalığı gün geçtikçe ilerledi. Onun için sizlerden birinin gitmesinin çok uygun olacağını düşündüm. Ben seve seve giderdim ama yeni bir hikayeye başladım. Onu bitirmeden hiçbir yere kıpırdamamaya karar verdim. Benim de başım ağrıyor ve halsizim. Bu yüzden birinizin gideceğini ummuştum dedi Bedd. Beth ablalarından hayır gelmeyeceğini anlayınca pelerinini giydi, sepetine biraz yiyecek doldurdu ve dışarı çıktı. Akşam eve döndüğünde kimseye görünmeden odasına kapandı. Yarım saat sonra Joe bir şey almak için annesinin odasına girdiğinde onu ilaç dolabının önünde buldu. Beth dalgın dalgın oturuyordu. Gözleri kıpkırmızıydı. Elinde de bir ilaç şişesi vardı. ''Neyim var Beth?'' diye sordu Joe telaşlanarak. Sen kızıl geçirmiştin de mi Joe? Diye sordu. Evet dedi Joe. Yıllar önce hem ben hem de Mek kızıl olmuştuk. O halde söyleyeyim. Ah Jo, bebek öldü. Hangi bebek? Bayan Hamill'ın bebeği. Kadın daha eve gelmemişti bebek. Benim kucağımda öldü. Aman tanrım zavallı bebek. Diye bağırdı Jo. Ne korkunç bir şey bu. Oraya seni göndermemeliydim. Ben gitmeliydim. Sonra Bet'i kucağına alarak annesinin koltuğuna oturdu. Korkunç değildi dedi Bet. Yalnız çok acı bir olaydı. Bakar bakmaz bebeğin durumunun çok kötü olduğunu anladım. Loket'in annesinin doktoru çağırmaya gittiğini söyledi. Ben de onlar gelinceye kadar dinlenmesi için Loket'ini gönderdim. Bebeği kucağıma alıp oturdum. Uyur gibiydi ama birden küçük bir ses çıkardı. Sonra şiddetle titredi. Sonra da öylece kaldı. Kıpırdamıyordu. Ben ayaklarını ısıtmaya çalıştım. Roketinde süt getirdi ama faydası olmadı. Bebek ölmüştü. Ağlama canım. Sen ne yaptın peki? Bayan Hamil gelene kadar bebeği kucağımda tuttum. Doktor Banks bebeğin ölmüş olduğunu söyledikten sonra Henry Gileminna'yı da muayene etti. Boğazlarına baktı ve annelerine ''Kızıl olmuş bunlar.'' Beni niye daha önce çağırmadınız diye çıkıştı. Bayan Hummel çok fakir oldukları için bebeği kendisinin tedavi etmeye çalıştığını söyledi. Ne yazık ki artık iş işten geçmişti. Öbür çocukları kurtarması için doktora yalvarmaya başladı. Doktor da yumuşamaya başlamıştı. Ben kadının haline çok üzüldüğüm için ağlamaya başladım. Doktor birden beni fark etti. Hemen eve dönüp söyleyeceği ilacı içmemi söyledi. Yoksa ben de kızıl olurmuşum. Joe korkuyla kardeşine baktı. Olamaz, hayır hayır diye bağırdı. Ah Bet, sen hasta olursan bütün suç bende. Ne yapacağız şimdi? Korkma, hafif atlatırım sanırım. Annemin kitabına baktım. Hastalığın belirtileri baş ağrısı, bademcik şişmesi ve kırıklıkmış. Bunların hepsi bende var. Onun için hemen doktorun söylediği ilacı aldım. Şimdi daha iyi, merak etme. Bet bir şey yokmuş gibi görünmeye çalışıyordu ama. Alnı ateş gibi yanıyordu Ah annem burada olsaydı Diye sazlandı Sonra kitabı alıp okumaya başladı Birinci sayfayı bitirince Bet'i muayene etti Bir hafta boyunca bebeği yoklamaya gittin Korkarım sen de hastalığı kapmışsın Bet Şimdi hemen gidip Hannah'yı çağırayım O hastalıktan anlar Sakın Emmy'yi buraya sokma Benim yüzümden onun da hastalanmasını istemem Bu hastalık mekle sana da bulaşmasın Sanmam hem bana geçse bile bunu hak ettim. Bencil pis bir kızım ben. Rahatımı bozmamak için o saçma sapan hikayelerden birini yazmak için seni oraya ben gönderdim. Hannah'ya haber vermek üzere kendi kendine söylenerek aşağı indi. Anna, Joe'yu iyice dinledikten sonra telaşlanacak bir şey olmadığını söyledi. Herkesin bu hastalığa yakalanabileceğini, iyi bir bakım sonucu kimsenin ölmeyeceğini anlattı. Joe ona inandı ve içi biraz rahatladı. Hemen Meg'e haber vermeye gitti. Hanna gidip Betty muayene etmişti. Birçok soru sorduktan sonra ''Doktoru buraya çağıracağız.'' dedi. ''Onu adam akıllı muayene etsin. Beth iyileşene kadar da eminime çalımızın yanına göndeririz. Böylece onu tehlikelerden korumuş oluruz. Sizlerden beri Beth'in yanına kalıp onu oyalar.'' Meg iyice endişelenmişti. O da kendisini suçlu buluyordu. Ben kalırım. En büyüğünüz benim dedi. Hayır dedi Joe kesin bir sesle. Ben kalacağım. Bet'in hastalığına benim ihmalim neden oldu. Anneme evin dışındaki bütün işleri kendim halledeceğime dair söz vermiştim. Ama ben ne yaptım? Sözümü tutmadım. Sen yanında kimin kalmasını istersin Bet? diye sordu Hana. Bet elini Joe'ya uzattı. Joe kalsın lütfen dedi. Mek bu cevaba biraz bozulduysa da Hasta bakıcılık yapmaktan hoşlanmadığı için bu durum biraz da işine gelmişti. Ben gidip Emi'ye haber vereyim diyerek odadan çıktı. Emi olanca sakinliğiyle Meç halanın yanına gitmektense hastalığa yakalanmayı tercih ettiğini söyledi. Mac ne yapacağını bilemiyordu. İkna edebilmek için Emi'ye uzun uzun dil döktükten sonra onun kesinlikle kararlı olduğunu görerek Hanna'ya haber vermeye gitti. Tam o sırada Lori girdi. Emi'nin oturmuş ağladığını görünce neler olduğunu sordu. Emi bir çırpıda olanları ona anlattı. Lori'nin kendisinden yana çıkacağını umuyordu ama oğlan en hoş sesiyle ''Şimdi Emi" dedi. Bence duyarlı küçük bir kadın gibi davranmaya başlasan ve ablalarının söylediklerini yerine getirsen iyi olur. Ağlama artık. Hem bak ne diyeceğim. Eğer halanın evine gidersem ben de her gün seni ziyarete gelirim. Birlikte dolaşmaya çıkarız. Harika vakit geçireceğimizden hiç kuşkun olmasın. Burada kalıp yaz tutmaktan daha iyi değil mi sence? Bu şekilde buradan uzaklaştırılmayı istemiyorum. Dede mi? Sevgili Emi bu sadece senin iyiliğin için. Hasta olmak istemezsin değil mi? Hayır ama tabi burada kalırsam hastalanabilirim. İşte buradan gitmeni istememizin nedeni de bu. Bence buradan ne kadar çabuk uzaklaşırsan o kadar iyi. Ama Meçhal'ı o kadar aksi biri ki. Benim her gün gelip seni gezdireceğimi ve Betten haber getireceğimi unutma. Gerçekten her gün gelecek misin? Hiç şüphen olmasın. Peki Bet'in iyileştiği gün beni geri getirecek misin? Hemen o gün. Tiyatroya da gidecek miyiz? Hem de on kez. Pekala... O halde halama gidebilirim sanırım. Aferin sana. Şimdi Megi bulup hemen bu kararını ona da söyleyelim. Joe ile Megi bulur bulmaz tatlı Beth nasıl oldu diye sordu Lori. Beth'i o da çok severdi. Annemin yatağında yatıyor dedi Mac. Şimdi biraz daha iyi. Bebeğin ölümü de onu çok sarstı. Basit bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi geliyor bana. Hanna da benimle aynı fikirde olduğunu söylüyor ama çok endişeli görünüyor. Bu da beni endişelendiriyor. ''Ne yorucu bir dünya bu'' dedi Joe saçlarını karıştırarak. ''Sıkıntının biri bitiyor, biri başlıyor. Annem gittikten beri ne yapacağımızı şaşırdık.'' ''Sana şaşkınlık hiç yakışmıyor Joe'' dedi Lori. ''Annene telgraf çekmemi ister misin?'' ''İşte bu beni düşündürüyor'' dedi Mac. ''Bence Beth kızıla yakalanmışsa annemize haber vermemiz doğru olur. Ama Hanna buna yanaşmıyor.'' Anneniz hangi birinize yetişsin, babanıza mı üzülsün size mi? diyor. Bet'in hastalığının uzun sürmeyeceğini söylüyor. Ona nasıl bakacağını bildiğini iddia ediyor. Annem de bize Hannah'nın sözünden dışarı çıkmamamızı söylemişti. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Bu durumda bana da söyleyecek bir şey kalmıyor dedi Laurie. İsterseniz doktor Bet'in muayene ettikten sonra bir de dedeme danışalım. İyi olur. Hadi Joe. Sen hemen gidip doktoru çağır. O gelmeden nasıl olsa bir şeye karar veremeyiz. Lori kasketini alıp dur Joe dedi. Senin gitmene gerek yok ben giderim. Biraz sonra doktor gelmişti. Betty muayene etti ve hastalığın belirtilerini gördü. Hastalığı hafif geçecek bence dedi. Sonra hamaların başına gelenleri duyunca ciddileşti ve Amy'yi hemen evden uzaklaştırmalarını söyledi. Emmi Joe ve Lori ile birlikte korku içinde evden ayrıldı. Meç onları her zamanki garip konukseverliği ile karşılamıştı. Gözlüğünün altından hepsini iyice süzdü. Sevgili papağanı da koltuğunun arkasına tünemişti. Onları görünce cırtlak bir sesle, ''Çek arabanı, buraya olanlar giremez.'' diye bağırırken, Meç ''Yine ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Lori hemen pencerenin önüne doğru geriledi. Joe olanları halasına anlattı. Böyle olacağı belliydi zaten dedi halası. Yoksul kimselerin evine gitmenize izin verilirse olacağı budur. Emi hasta falan değilse burada kalıp bana yardımcı olabilir. Ama o da daha şimdiden hasta görünüyor. Sakın ağlayıp da benim canımı sıkma çocuk. Emi dokunsalar hıçkırı hıçkırı ağlayacak gibi bakıyordu. Bu sırada Lori yavaşça papağanın kuyruğunu çekince papağan çok şaşırarak Pabucumu yala pabucumu yala diye bağırmaya başladı. Emi gülmeye başladı. Ağlamıyordu artık. Annenizden haber var mı? diye sordu yaşlı kadın. Babam çok iyiymiş, dedi Joe. Ya, öyle miymiş? Eminim çok uzun sürmez. Lori papağanın ensesini çimdiklemişti. Papağan yaygarayı bastı. Ha ha, hiç ölüm lafı etme. Bir tutam enfiye. Bir yandan zıplıyor, bir yandan da yaşlı kadının saçlarını didikliyordu. Çeneni tut saygısız kart kuş seni diye bağırdı halası. Sen de hemen git Joe. Bu saatte yanında bu olanla serseriler gibi ortalıkta dolaşmanı doğru bulmuyorum. Diyordu ki papağan onun sözünü keserek Çeneni tut saygısız kart kuş seni diye bağırmaya başladı. Lori gülmekten katılıyordu. Artık daha fazla dayanamayarak oradan ayrıldılar. Emmi meç ile yalnız kalmıştı. Ah ben burada nasıl dayanacağım diye düşündü. O sırada papağan defol buradan cadaloz diye bağırmaya başlamıştı. Bu kadarı da fazlaydı artık. Emi burnunu çeke çeke ağlamaya başladı. 15. Bölüm Beth kızıla yakalanmıştı. Hastalık Hannah'nın da doktorun da düşündüğünden daha ağır geçiyordu. Kızların bir şey anladığı yoktu. Bay Lorenzen'in de Betty görmesine izin verilmemişti. İşte böylece Hannah her şeyi kendi idaresine aldı. Doktor Banks'in işi başından aşkın olduğu için Betty yoklamaya sık sık gelemiyordu. Yine de elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Asıl yük kızın yanındaki o mükemmel hasta bakıcıya düşmüştü. Kinglerin çocuklarına da hastalık taşımamak için Mac de evde kalmıyordu. Çok endişeleniyordu. Annesine yazdığı mektuplarda Bet'in hastalandığından hiç söz etmediği için kendini biraz da suçlu hissediyordu. Annesini bu şekilde aldatmak vicdanını çok rahatsız ediyordu ama Hanna, bayan meçe haber vermemekte ısrarlıydı. Joe gece gündüz Bet'in başından ayrılmıyordu. Bet çok sabırlı bir hasta olduğu için bu iş ona çok zor gelmiyordu. Kendinde olduğu sürece hiç sızlanmadan hastalığına katlanıyordu Bet. Ama sonunda öyle bir an geldi ki durumu çok ağırlaştı. Şiddetli ateş nöbetleri geçiriyor, boğuk bir sesle sürekli sayıklıyor, parmaklarını oynatarak sanki piyano çalar gibi yapıyor, arada sırada da kısık bir sesle şarkı söylemeye çalışıyordu. Sonunda boğaz o kadar şişmişti ki artık hiç ses çıkmaz hale gelmişti. Sonra bir gün artık yanındakileri bile tanımayacak hale geldi. Herkesin adını birbirine karıştırmaya, ve sadece yalvararak annesini istemeye başladı. O zaman Joe büyük bir paniğe kapıldı. Mac de durumdan artık annelerini haberdar etmeleri gerektiğini düşünüyordu. İzin vermesi için Hannah'ya yalvarmaya başladı. Hanla bile telaşlanmıştı. Bir düşüneyim ama henüz bir tehlike yok dedi. O sırada Washington'dan gelen mektup sıkıntılarını bir kat daha arttırdı. Anneleri Bay için durumunun yine ağırlaştığını yazıyordu. Bu durumda eve dönmeleri o an için mümkün değildi. Ne karanlık günlerdi bunlar. Ev ne kadar ıssız ve sıkıntılı bir hal almıştı. İki büyük kardeş yürekleri ezilerek durmadan çalışıyor bekliyorlardı. Bir zamanlar ne kadar mutlu bir yuvaydı burası. Şimdi ise Margaret oturmuş tek başına dikiş dikerken gözyaşları elindeki işin üzerine dökülüyordu. Eskiden ne kadar mutlu olduklarını düşündü. Artık paranın satın alamayacağı şeylerin aslında ne kadar değerli olduğunu anlamıştı. Asıl mutluluk kaynakları sevgi, güven, huzur ve sağlıktı. Joe bir an için bile Beth'in yanından ayrılmıyordu. Karanlık odada saatlerce oturup Beth'i seyrediyorlardı. Onun acıklı sesi John'un kulaklarında çınlıyordu. Joe, Beth'in ne kadar tatlı ve iyi bir huylu kız olduğunu düşündü. Küçük kız herkesin kalbinde özel bir yere sahipti. Onun bencilikten uzak, o çok sade isteklerinin değerini şimdi anlıyordu. Başkaları için yaşamak ve yuvasını mutlu kılmak. Joe bunun ünlü ya da zengin olmaktan daha değerli olduğunu düşündü acı acı. Amy ise sürgün hayatı yaşıyordu. Evini çok özlemişti. bete yararlı bir şey yapabilmek için canını vermeye hazırdı. Artık evlerindeki küçük işler gözüne eskisi kadar sıkıcı görünmüyordu. Zavallı Beth, o küçücük becerikli elleriyle kaç kere Emin'in yarım bıraktığı işleri tamamlamıştı. Bunları hatırladıkça derin bir pişmanlık duyuyordu. Lori evin içinde huzursuz bir hayalet gibi dolaşıp duruyordu. Bay Lorenzi büyük kuyruklu piyanoyu kilitlemişti. Bir zamanlar Beth, her akşamüstü o piyanoyu çalarak onu eğlendirmeye çalışırdı. Yaşlı adam şimdi bunları hatırlamaya bile dayanamıyordu. Betty herkes arıyordu. Sütçü, fırıncı, bakkal, kasap hepsi arada uğrayıp nasıl olduğunu soruyorlardı. Zavallı bayan Hamil bile Betty sormaya gelmiş. Düşüncesizliğini, bağışlamalarını rica etmişti. Bütün komşular Betty soruyor ve ona hediyeler gönderiyorlardı. Utangaç küçük Betty'nin bu kadar çok dost kazanmış olabilmesine kardeşleri bile şaşırmışlardı. Betty yatağında en sevdiği bebeği Johanna ile yatıyordu. En bunalımlı anlarında bile kimsesiz ve sakat bebeğini unutmamıştı. Kedilerini çok özlemişti ama hastalık bulaştırma korkusundan onları da görmüyordu. Kendine gelir gelmez Joe'nun yorulmasına üzülüyor, Emiye sevgi dolu haberler gönderiyordu. Annelerine gönderdikleri mektuplarda en kısa zamanda kendisinin de bir şeyler yazacağını söylemelerini istiyor, sonra annesine hiç değilse birkaç kelime yazabilmek için çırpınıyordu. Bir süre sonra Bet'in kendine geldiği bu sayılı anlarda bitti. Zavallı kız kendisini tamamen kaybetmişti. Yatağın içinde kendisini oradan oraya atıyor, anlaşılmaz şeyler sayıklayarak saatlerce çırpınıyordu. Doktor artık günde iki kez geliyordu. Anna da geceleri onun başında nöbet tutmaya başlamıştı. Mek çekmecesinde her an annesine çekebileceği bir telgrafı hazır bulunduruyordu. Joe ise Bet'in yanından bir tek saniye bile ayrılmıyordu. Aralığın ilk günü onlar için fırtınalarla dolu bir gün oldu. Dışarıda acı bir rüzgar esiyordu ve tipi başlamıştı. Eski yıl sanki ölmeye hazırlanıyor gibiydi. Doktor o sabah yine uğramış, Bet'i uzun uzun muayene ettikten sonra küçük kızın alev alev yanan elini bir süre avucunun içinde tutmuş, sonra Hannah'nın kulağını eğilerek Bayan Meç kocasını bırakabilecek durumda ise hemen gelsin demişti fısıltıyla. Anna sessizce başını salladı. Mek bu sözleri duyunca sandalyeye yığılıp kaldı. Bütün kanı çekilmişti sanki. Joe solgun yüzüyle orada öylece duruyordu. Adeta donmuş gibiydi. Sonra birden önceden yazılmış olan telgrafı alıp dışarı fırlayarak fırtınanın içine daldı. Çok geçmeden geri gelmişti. Bu sırada Lori elinde bir mektupla gelerek ''Babanız iyileşmeye başlamış'' dedi. Joe, Tanrı'ya şükrederek mektubu okudu hemen. Yine de içindeki sıkıntı geçmemişti. Yüzü o kadar perişan görünüyordu ki, Laurie telaşla. Neyin var? diye sordu. Beth mi kötüleşti yoksa? Annemi çağırdım, dedi Joe. Çok iyi etmişsin Joe, dedi Laurie. Buna tek başına mı karar verdin? diye sordu. Hayır, dedi Joe. Annemi çağırmamızı doktor söyledi. ''Aman Tanrım'' dedi Lori irkilerek. ''Bet'in durumu o kadar ağır mı?'' ''Evet Lori, çok ağır'' diye ağlamaya başladı Joe. ''Artık hiçbirimizi tanımıyor. Üstelik sanki benim sevgili Bet'im gitti, yerine başkası geldi. Buna dayanmamız için bize destek olabilecek kimsemiz de yok yanımızda.'' Çaresizlik içinde elini uzatmıştı. Lori onun elini tuttu. Boğazına bir yumru tıkanmıştı sanki. Kısık bir sesle ''Ben buradayım ya Joe'' dedi. ''Bana güven lütfen.'' Lori, Joe'yu teselli edebilecek şeyler söylemeyi istiyordu. Ama sanki dili tutulmuştu. Hiçbir şey söylemeden sadece sarılabildi arkadaşına. Bazen şefkatli bir dokunuş en güzel sözlerden bile daha anlamlıdır. Joe da biraz sonra başını kaldırdı ve ''Teşekkürler Lori'' dedi. Şimdi daha iyiyim. Başımıza gelebilecek en kötü şeye bile katlanmaya hazırım artık. Sen yine de iyi şeyler düşünco. Bu seni rahatlatır. Hem çok geçmeden annen de gelmiş olacak. O zaman her şey yoluna girer. Babamın iyi olmasına o kadar çok sevindim ki bu durumda annem için rahat olarak bırakabilir. Allah'ım, sanki bütün felaketler üst üste geliyor. Bunları söylerken gözyaşlarıyla ıslattığı mendilini kuruması için dizlerinin üzerine sermişti. Ben Bet'in öleceğine inanmıyorum dedi Lori birden. O kadar iyi bir kız ki o ve hepimiz onu o kadar çok seviyoruz ki Tanrı'nın onu yanına bu kadar çabuk alacağını düşünmüyorum. Sen çok iyi bir arkadaşsın Lori. Hakkını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum dedi Joe için gülümseyerek. Faturamı gönderirim dedi Lori şakacı bir tavırla. Şimdi de sana bir sürprizim var Joe Match. Dinlemeye hazır mısın? Nedir o sürpriz? diye sordu Joe merakla. Annene dün bir telgraf çekmiştim. Bay Brock da onun hemen yola çıktığını bildiren bir cevap yazmış bugün. Yani senin anlayacağın annem bu gece burada olacak. Buna sevindin mi? Joe oturduğu koltuktan neşeyle fırlayarak Lori'ye sarıldı ve Aman tanrım! Demek annem geliyor diye bağırmaya başladı. Ah Lori sen bir meleksin. O gece saat 2'yi geçmişti. Joe pencerenin önünde durmuş dışarıda rüzgarla savrulan karlara bakıyordu. Dünya kardan bir kefene bürünmüştü sanki. Birden yatakta bir kıpırtı oldu. Sonra o kıpırdı birden kesildi. Buz gibi bir korku Joe'nun bütün bedenini sarmıştı. Mac yatağın yanındaki koltuğa başını gömmüştü. Beth öldü diye geçirdi aklından Joe. Mac bunu bana söylemekten korkuyor. Telaşla yatağın yanına koştu. Hastanın halinde bir değişiklik vardı. Ateşin verdiği kırmızılık gitmiş, yüzünün acılı görünüşü kaybolmuştu. O sevgili küçük yüz öyle solgun, öyle sakin görünüyordu ki. Joe onun huzura kavuştuğunu düşündü ve eğilerek sevgili kardeşinin ıslak andına bir öpücük kondurdu. Güle güle sevgili Bet'im, güle güle diye fısıldadı. Anna birden Joe'nun sesiyle uyanmıştı. Yatağa koştu, Bet'e bakıp soluğunu dinledi. Sonra başından önlüğünü çıkarıp, hastalığı iyileşmeye başlamış dedi. Uyuyor, cildi nemli, rahat soluk alıyor. Tanrı bize acıdı. Ah ulu Tanrım! Joe ve Mek ise bu mutlu habere bir türlü inanamıyorlardı. O sırada doktor da gelip Hanna'nın söylediklerini onayladı. Evet kızlar, sanıyorum küçük Beth tehlikeyi atlattı, dedi. Evde gürültü olmasın ve uyanana kadar onu hiç rahatsız etmeyin. Uyandığı zaman ise ilaçları verin. Joe ile Mac onu daha fazla dinlemeyerek aşağıdaki taşlığa koştular. Basamakların üzerine oturarak birbirlerine sarıldılar. Konuşamayacak kadar sevinmişlerdi. Odaya döndüklerinde Hanna onları öpüp okşadı. Bet elini yanağının altına koymuş, sanki yeni uykuya dalmış gibi sakin sakin soluk alıp veriyordu. Rüzgarın uğultusu durmuştu. ''Keşke annem şimdi gelseydi.'' dedi Joe. Mac elinde yarı açılmış beyaz bir gülle kardeşinin yanına geldi. ''Bak.'' dedi. Bet bizi bırakıp uzaklara gitseydi bu beyaz gülü yatağının üzerine koyacaktım. Ama şimdi yanındaki şu vazoya koyuyorum.'' Uyandığı zaman ilk göreceği şey bu gülle birlikte annemizin yüzü olmalı. Güneş hiçbir zaman o sabahki kadar güzel doğmamıştı. Mac ile Joe'nun uykusuzluktan kızarmış gözlerine dünya hiç o kadar güzel görünmemişti. ''Sanki bir masal dünyasını seyrediyorum.'' diye fısıldadı Mac pencereden dışarı bakarak. Joe birden ayağa fırladı. ''İşte!'' diye bağırdı. ''Evet.'' Sokak kapısı çalınıyordu. Hannah'nın bağırdığını, sonra da Lauren'in neşeli sesini duydular. ''Kızlar, anneniz geldi, anneniz geldi.'' 16. Bölüm Evde bunlar olurken, Amy de meç halının yanında çok zor günler geçiriyordu. Evinden uzak olmak küçük kızı çok üzüyordu. Ömründe ilk kez evinde ne kadar sevilip şımartılmış olduğunu anlıyordu. Meçala kimseyi sevip şımartmadığı gibi şımarıklıktan da hiç hoşlanmazdı. Yine de bu terbiyeli küçük kızı sevmiş olduğu için Emiye karşı iyi davranmaya çalışıyordu. Aslında yeğeninin çocuklarına kalbinde büyük bir yer açmıştı ama bunu göstermeyi doğru bulmuyordu. Emi'yi mutlu edebilmek için de yapabileceği pek bir şey yoktu. Bazı yaşlılar kırlaşmış saçlarına ve yüzlerindeki kırışıklıklara karşın hep genç kalırlar. Bunlar çocukların sevinçlerini paylaşmayı bilen kişilerdir. Onlarla kolayca anlaşabilirler. Çocuklara vermek istedikleri dersleri ise hoş, küçük oyunların arasına gizlerler. Meçala işte bu yetenekten yoksundu. Emirleri ve koyduğu kesin kurallarla Emiye'ye dünyayı tanıtma görevini üzerine almış gibi davranıyordu. Kendisine 60 yıl önce öğretilmiş şeyleri o da Emiye'ye öğretmeye çalışıyordu. Bu dersler küçük Emin'in ruhunu sıkıyor, kızcağız kendini hain bir örümceğin ağına düşmüş gibi bir sinek gibi hissediyordu. Her sabah bulaşıkları yıkamak, modası geçmek kaşıkları ve gümüş çaydanlığı parlatana kadar olmak zorundaydı. Sonra da odaları süpürüp temizliyordu. Ne kadar bıktırıcı bir işti bu. Meç alanın keskin gözlerinden küçücük bir toz zerresi bile kaçmıyordu. Her gün polün yemeğini vermeli ve küçük köpeği fırçalamalıydı. Meç hala çok ender olarak o büyük koltuğundan kalktığı için emi hiç durmadan oradan oraya koşturup duruyordu. Bütün bu yorucu işleri bittikten sonra derslerine çalışmak zorundaydı. Oynamasına ise yalnızca bir saat izin veriyordu. Laurie her gün geliyor ve onu gezmeye çıkarabilmek için Meç uzun uzun dil döküyordu. Sonra hemen çıkıyorlar ya yürüyüş yapıyor ya da arabayla geziyorlardı. Emi'nin her gün yemekten sonra Meç yüksek sesle kitap okuması ve yaşlı kadın uyuyana kadar yerinden kıpırdamadan oturması gerekiyordu. Meç hala bir saat kadar uyuduktan sonra uyanıyor ve ortaya dikişlerini çıkarıyordu. Emi akşam olana kadar bunlarla uğraşıyordu. Sonra çay vaktine kadar serbest bırakılıyordu. Yalnız uzun geceler boyu meçala ona kendi genç kızlık hikayelerini anlatmaya başlayınca Emi iyice sıkılıyordu. Bu uzun hikayeler onu o kadar sıkıyordu ki her seferinde odasına çıkıp uzun uzun ağlamak geliyordu içinden. Eğer Esther olmasaydı Emi oradaki hayata dayanamazdı. Sadece papağan bile onu çıldırtmaya yetiyordu. Emi'nin kendisine hiçbir hayranlık beslemediğini anlar anlamaz kıza elinden gelen her türlü kötülüğü yaparak Ondan öç almak ister gibi davranmaya başlamıştı. Emi ne zaman yanına gelse hemen saçlarını çekmeye başlıyordu. Onun kafesini temizlemesini bekliyor, sonra da kızın başını derde sokmak için kafesin altını üstüne getiriyor, sürekli kötü sözler söyleyerek onu azarlıyordu. Emi köpeği de sevmiyordu. Asık yüzlü, şişko bir canavardı sanki bu hayvan. Emi onu fırçalarken havlıyor, sonra sırt üstü yere yatırıp debelenmeye başlıyordu. Karnı acıktığında ise en aptal ifadesiyle Emi'ye bakmaya çalışıyordu. Aşçı ise aksi bir kadındı. Arabacı da yaşlı ve salırdı. Evin içinde küçük kızla anlaşabilen bir tek Esther vardı. Fransız olan bu kadın yıllardır Meçhala'nın yanında çalışıyordu. Meçhala onsuz yapamayacağını bilir, bu yüzden Ester'in her kaprisini çekerdi. Ester, Emi'yi çok sevmişti. Emi'ye hikayeler anlatıyor, onu eğlendirmeye çalışıyordu. Kızın evdeki bütün odalara girip çıkmasına ve antika dolapları karıştırmasına izin veriyordu. Dolapların içi tıklım tıklım eşyalarla doluydu. Meçala hiçbirini atmazdı. Emi'nin çok sevdiği antika bir dolap vardı. Gizli bölmeleri, çekmeceleri olan ilginç bir dolaptı bu. Çekmecelerin içi tıka basa değerli eşyalarla doluydu. Emin'in en büyük zevki bu çekmeceleri karıştırıp düzeltmekti. Hele mücevher kutusuna bayılıyordu. Meç 40 yıl önce taktığı bütün mücevherler kadife yastıklı kutularda duruyordu. Babasının Meç düğün hediyesi olarak verdiği inciler de bu kutudaydı. Sevgili kocasının hediye ettiği elmaslar, yüzükler, madalyonlar hepsi buradaydı. Parmakları artık takamayacağı kadar şişmanladığı için nişan yüzüğünü de buraya koymuştu halası. Bu yüzeye ayrı bir değer veriyordu yaşlı kadın. Onu ötekilerden ayrı bir kutuya koymuştu. Emi mücevher kutularını seyrederken Esther de yanında durur sonra da kutuları dikkatle kilitleyip yerine kaldırırdı. Bir gün Emi'ye en çok hangisini beğeniyorsun bunların diye sordu. En çok elmasları seviyorum ama elmas kolye yok. Ben kolyelere bayılırım. Onun için bana kastı şunu seçerdim. Altın bronz karışımı bir kolyeye hayranlıkla baktı. Sonra kutuları teker teker kapatmaya başladılar. Meç alam ölünce bütün bu güzel şeylere ne olacak acaba? diye sordu Emin. Sizlere kalacak tabii diye gülümsedi Esther. Halanın vasiyetnamesini gördüm. Emi elmaslara son kez baktı ve sonra ne güzel dedi. Ama keşke meç bunları şimdiden bize verse. Ama siz daha mücevher takacak yaşta değilsiniz ki. Halan içinizden ilk nişanlına incilerini vereceğini söyledi. Şu küçük Firuze yüzüğü de bunlardan gideceğin zaman sana verecekmiş. Gerçekten mi? diye sordu Emi heyecanla. Ah o güzel yüzüğün benim olacağını bilseydim kuzu gibi olurdu. Kitty Bright'ın yüzüğünden bile daha güzel. Her şeye rağmen ben Mechal'a seviyorum? 17. Bölüm Beth o uzun uykusundan uyanınca gerçekten de gördüğü ilk şeyler Meg'in vazoya koyduğu gül ve annesinin yüzü oldu. Ama hiçbir şeye şaşıramayacak kadar bitkin bir haldeydi. Buna rağmen o uzun hasretin bittiğini anlayarak gülümsemeyi başardı ve annesinin kollarına sokularak tekrar kaldı. Hannah bayağı Mac için kahvaltı hazırladı. Hep birlikte sofraya oturdular. Joe ile Mac, Beth'in iyileşmesine ve annelerinin gelmesine çok sevinmişlerdi. Evin içinde bir bayram havası istiyordu ama yine de kızlar içten içe Betin tekrar hastalanabileceği endişesini taşıyordu. Bu sırada annelerinin onlara getirdiği haberleri dinlediler. Babalarının sağlığı giderek düzeliyordu ve Bay Brock, Bayan Match gittikten sonra orada kalıp Bay Match ile ilgileneceğine söz vermişti. Kahvaltıdan sonra Mac Joe uykusuz bir gece geçirmiş oldukları için odalarına çekildiler. Bayan Match ise betin başucundan uzun bir süre ayrılamadı. Bir süre sonra da Lori ile birlikte Amy'i ziyarete gittiler. Emi, annesinin kucağında otururken dünyadaki en mutlu insanı olmuştu. Annesi ona Bet'in sağlığı hakkında bilgi verdikten sonra bir süre daha halası ile kalması gerektiğini ve çok yakın bir zamanda da onu eve götüreceklerini söyledi. Sonra bayan Met birden Emi'nin parmağındaki yüzüğü fark etti. Daha o bir şey söylemeden Emi, annesinin bakışlarındaki ifadeyi görerek ''Bu konudan sana bahsedecektim ama unutmuşum'' dedi. ''Bu yüzüğü bugün bana halam verdi. Vermek için yanına çağırdığında önce beni öptü, sonra yüzüğü parmağıma taktı. Benim onunla kalmamdan çok memnun olduğunu söyledi. Ben de bu yüzüğü parmağımdan çıkarmayı hiç istemiyorum anneciğim. Onu takmama izin verecek misin?'' ''Gerçekten çok güzel yüzük bu. Amin ama sanırım böyle değerli mücevherler takmak için henüz yaşın çok küçük.'' Sanırım bu yüzüğü takmak istememin tek nedeni onu çok beğenmiş olmam değil. Ona baktıkça bana hatırlatmasını istediğim bir şey var. Meç halanı hatırlatması için takmak istiyorsun yoksa? Hayır hayır. Bana bencil bir kız olmamam gerektiğini hatırlatıyor. Halamın evinde bol bol düşündüm. Benim en kötü huyumun bencilliğim olduğuna karar verdim. Eğer başarabilirsem bundan sonra hiç bencillik yapmamaya karar verdim. Beth hiç bencil biri değil. Herkesin onu bu kadar çok sevmesinin ve kaybetmekten korkmasının nedeni de bu. Eğer ben hasta olsam eminim kimse benim için o kadar üzülmezdi. Doğrusu ben de zaten o kadar üzülmelerini hak etmemiş olurdum. Ama ben de çok sevilmek ve arkadaşlarım tarafından aranan biri olmak istiyorum. Sonuç olarak Beth gibi biri olmaya karar verdiğim için böyle gözünün önünde olan bir şey bana bunu hatırlatırsa İşimin daha kolaylaşacağını düşündüm. ''Peki yavrum'' dedi bayan Mac. ''İstemek başarmanın yarısıdır. Elinden geleni yapacağından da eminim.'' O akşam mek oturup babasına mektup yazmaya başladı. Joe da Bet'in odasına çıktı. Annesi her zamanki koltuğunda oturuyordu. Joe'nun kaygılı bir tavırla saçlarını karıştırması annesinin gözünden kaçmadı. ''Ne oldu Joe?'' dedi. Seni endişelendiren bir şey mi var? Seninle bir şey konuşmak istiyorum anne. Mek hakkında mı? Nasıl da bilirsin? Evet onun hakkında. Aslında çok önemli bir şey değil ama beni oldukça rahatsız etti. Geçen yaz Mek Lorenseler'den eldivenini düşürmüş. Laurie eldiveninin Bay Brock'ta olduğunu söyledi. Bir gün eldiveninin Bay Brock'un cebinde olduğunu görünce Laurie ona takılmaya başlamış. Bunun üzerine Bay Brock da ona Mac'den hoşlandığını itiraf etmiş. Yalnız Mac çok genç, kendisi de çok fakir olduğu için bir türlü ona açılmaya cesaret edemiyormuş. Ne kadar sinir bozucu bir durum değil mi? Mac de seviyor muymuş? diye sordu annesi. Joe'nun yüzünde merakla iğrenme karışımı bir ifade belirdi. ''Tanrı korusun'' dedi. ''Ben bu aşk meş gibi saçmalıkları anlamıyorum zaten.'' Romanlardaki kızların aşık olduğu kızarıp bozarmalarından belli olur. Hemen zayıflamaya başlar, yemekten kesilirler. Budala gibi davranmaya başlarlar. Neyse ki Mek şimdilik böyle şeyler yapmıyor. İştahı yerinde, aklı da başında. O adamdan söz ederken gözlerini benden kaçırmıyor. Yalnız Lori aşıklar hakkında şakalar yaptığı zaman biraz yüzü kızarıyor. Demek sence Mek Johan'la ilgilenmiyor öyle mi? ''Kiminle?'' diye bağırdı Joe. ''John mu?'' dedi. ''Evet, John Brock. Hastanede bize karşı o kadar yakın davrandı ki onu küçük adıyla anmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bu onun da hoşuna gidiyor.'' ''Aman Tanrım, senin de ondan yana olacağını biliyordum zaten. Babamla sana iyi davranıp sizin de dostluğunuzu kazanmış. Demek sonunda sizi de kandırdı. Artık mek isterse onun evlenmesine de bir şey demezsiniz.'' O kadar sinirlenecek bir şey yok. Dur sana olanları anlatayım. Biliyorsun Bay Lorenz'in ricası üzerine Bay Brock da benimle geldi. Orada bize o kadar yardımcı oldu ki. Baban da ben de onu çok sevdik. Üstelik bize karşı son derece dürüst davrandı. Megi sevdiğini ancak ailesini geçindirebilecek kadar para kazanmadıkça onu istemeyeceğini açıkladı. Bütün istediği Megi sevmesine izin vermemizdi. Biz izin verirsek Meg'e de kendisini sevdirmeye çalışacakmış. John çok iyi bir genç adam ama Meg'in nişanlanmak için çok genç olduğunu düşünüyorum. ''Elbet erken diye bağırdı Joe. Ben ortalıkta bir şeyler döndüğünü çoktan anlamıştım ama işleri iyice ilerlemiş meğer. Bu sözler annesini güldürmüştü. ''Joe, sana çok güvenirim'' dedi. Meg şimdilik bu konudan bahsetmeni istemiyorum. John buraya döndüğünde onları bir arada görmek istiyorum. O zaman Meg'in de onu sevip sevmeyeceğini anlarım. Meg zaten son günlerde adamın güzel gözlerinden başka bir şeyden söz etmiyor. Bu gözlerde adamın kendisine duyduğu aşkı okuyacak ve hapı yutacak. Zaten o kadar duygulu bir kız ki, o adam kendisine biraz sevgiyle bakacak olsa Meg tereyağı gibi erir. Sonunda Meg de ona aşık olunca bizde de ne neşe kalacak ne huzur. Birbirlerine aşk sözcükleri fısıldayarak evde dolaşırlarken bizde ayak altında olmamak için hep bir yerlere kaçışacağız. Meg'in gözü bir süre sonra o adamdan başka bir şey görmeyecek. Sonunda da adam Meg'i alıp götürecek. O gidince evde kocaman bir boşluk olacak. Zamanı geldiğinde hepiniz ayrı evler kuracaksınız co. Bence kendini şimdiden buna alıştırman gerekir. Tabii ki ben de kızlarımdan bu kadar çabuk ayrılmak istemem. Meg daha 17 yaşında. Eğer gerçekten birbirlerini seviyorlarsa bir süre daha bekleyebilirler. Umarım sonunda da çok mutlu olurlar. Ben hep Meg için Lori'nin uygun biri olduğunu düşünmüştüm dedi Joe birden. O kadar iyi, o kadar mükemmel biri ki o. Üstelik de zengin. Evet, para gerekli bir şeydir Co. Kızlarımın sıkıntı çekmelerini ben de istemem ama... Dünyada zenginlikten daha değerli şeyler de var kızım. Ayrıca bu tür konulardan başkaları için tasarılar yapmaktan vazgeç. Böyle şeylere karışmak doğru değildir. Olabilir ama işlerin benim düşündüğüm gibi yürümemesi hiç hoşuma gitmiyor. Keşke bize yukarıdan bir iten olsa da hiç büyümesek. Ama ben ne desem boş. Yarın tomurcuklar gül... ''Civcivlerde tavuk olacak.'' O sırada Meg odaya girmişti. ''Tomurcuklarla civcivlere ne olmuş bakalım?'' diye sordu. ''Hiçbir şey canım, ben yine saçma sapan konuşuyorum.'' dedi Joe. Sonra ayağa kalkarak ''Ben yatmaya gidiyorum.'' diye mırıldandı. Bayan Meg, Meg'in elindeki mektuba bir göz gezdirip ''Çok güzel bir mektup yazmışsın Meg.'' dedi. Lütfen John'a da sevgilerimi yolla. Sen ona John mu diyorsun artık? diye sordu Mac gülümseyerek. Evet dedi annesi. Onu çok sevdik. Artık o da bizim oğlumuz sayılır. Buna çok sevindim diye karşılık verdi Mac. Onun çok yalnız bir adam olduğunu düşünüyordum. İyi geceler anneciğim. Sonra annesinin yanağına bir öpücük kondurarak odadan çıktı. Bayan Meç kızının arkasından bakarken... Henüz John'u sevmiyor ama yakında sevecek diye düşündü. 18. bölüm. March'ların evi tıpkı fırtınadan sonra çıkan güneş gibi huzura kavuşmuştu. Her iki hasta da iyileşiyorlardı. Hatta Bay March mektuplarında yıl başında eve dönmekten söz ediyordu. Beth artık divanda yatabiliyordu. Sevgili kedileriyle oynuyor, bebeklerine elbiseler dikiyordu. Kızın kolları ve bacakları hala o kadar güçsüzdü ki Joe onu kuvvetli kolları ile kucağında taşıyordu. Meg ise kardeşi yeterince beslensin diye her gün çeşit çeşit tatlılar pişiriyordu. Bu yüzden o güzel beyaz elleri yanmıştı. Giderek güzel yüzünün bir kölesi haline gelen Amy bencillikten kurtulmaya çabalıyordu. Bu yüzden de kendisi için değerli olan bazı eşyalarını Bete hediye ediyordu. Noel yaklaşırken evin içinde her zamanki gibi gizli kapaklı Noel hazırlıkları başlamıştı. Joe görülmemiş bir Noel geçirmek istiyordu. Gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak gülünç fikirleriyle herkesi neşelendiriyordu. Lori de Noel'de havai fişekler atılmasını, fener alayları düzenlenmesini isteyerek ona katılıyordu. Tabii kimse bu iddialı çiftin önerilerini uygulamayı kabul etmiyordu. Uzun süren çekişmelerden sonra Lori ile Joe'nun umutları kalmamıştı artık. Yalnız bir araya gelince birbirlerine anlamlı anlamlı bakıp gülüyorlardı. Noel'de hava çok iyiydi. Her şey çok güzel başlamıştı. Beth kendini her zamankinden daha iyi hissediyordu. Annesi ona kırmızı yünlü kumaştan güzel bir sabahlık hediye etmişti. Beth o gün yeni sabahlığını giydi. Joe ile Lori hediyelerini göstermek için onu pencerenin önüne taşıdılar. Bütün gece uğraşarak bahçede kocaman bir kardan kız yapmışlardı. Kızın başının çevresi çiçeklerle süslenmişti. Bir elinde yemiş dolu bir sepet tutuyordu. Diğer elinde ise yepyeni notalar vardı. Ne kadar mutlu olduğumu bir bilseniz, dedi Beth içini çekerek. Bir de babam burada ol olabilseydi başka bir şey istemezdim. Ben de çok mutluyum dedi Joe. Cebinde ne zamandır almak istediği Undi ile Sintram adlı kitaba vurarak. Emide annesinin vermiş olduğu yaldız çerçeveli küçük resme bakarak ''Ben de çok mutluyum'' diye haykırdı. Mac ilk ipekli giysisinin gümüş gibi kıvrımlarını okşayarak ''Ben de, ben de'' diye bağırdı. Bu elbiseyi Bay Lorense ona zorla hediye etmişti. Bayan Meç de o sıra elinde tuttuğu kocasından gelen mektuba ve bete bakarak gülümsedi. Sonra göğsündeki altın çerçeveli iğneyi okşadı. Bu ona kızlarının hediyesiydi. Benim başka türlü hissetmem mümkün mü diye mırıldandı. Bu dünyada da bazen masal kitaplarındaki kadar güzel şeyler olabilir. İşte aradan daha yarım saat geçmişti ki Laurie birden misafir odasının kapısını açarak başını içeri uzattı. Bir takla atsa ya da kızıl deliller gibi bir çığlık atsaydı etkisi bu kadar büyük olmazdı herhalde. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki herkes yerinden fırladı. Luri birden işte diye bağırdı. Me çali bir doğal hediyesi daha sonra dışarı fırladı. Hemen arkasından kapıda uzun boylu gözlerine kadar atkılara sarılmış bir adam belirdi. Adam daha genç birinin koluna dayanmış öylece duruyordu. Genç adam bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama onun da sanki dili tutulmuştu. Odadakiler o kadar şaşırmışlardı ki adeta donup kalmışlardı. Çok tuhaf şeyler oluyordu. Bir iki saniye sonra Bay Baymatch kendisini saran kolların arasında kaybolmuş gibiydi. Joe neredeyse bayılacaktı. John Brock da yanlışlıkla öpü öpüverdi. Sonra da birbirini tutamaz sözlerle özür dilemeye çalıştı. Her zaman zarif hareketleri olan küçük Emi bu karışıklık içerisinde yere yuvarlandı ama hiçbir şey umrunda değildi. Babasının çizmelerine sarılarak hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. İçlerinde kendini ilk toparlayan bayan Meç oldu. Elini havaya kaldırarak susun dedi. Beti düşünmeliyiz ama geç kalmıştı. Odanın kapısı ardına kadar açılmıştı. Bed kapının eşiğinde kırmızı sabahlığının içinde duruyordu. Sevinçten güçsüz bacaklarına ve kollarına güç gelmişti. Koşup babasının kollarına atıldı. Bundan sonra olanlar artık o kadar önemli değildi. Kalplerden taşan Sevinç geçmişin bütün acılarını unutturdu. Anna bayan Meç'in sesini duyunca koşa koşa mutfaktan gelmiş, o heyecanla elindeki hindiyi de kucağına getirmişti. Hıçkırı hıçkırı ağlarken gözyaşları hindinin üzerine dökülüyordu. Birden onu orada kucağında canlı canlı hindiyle görünce hepsi kahkahaya boğuldular. Herkesin heyecanı biraz yatışınca Bayan Mac eşine ettiği yardımlar için Bay Brock'a teşekkür etti. John Brock da birden Bay Mac'in dinlenmesi gerektiğini hatırladı ve Laurie'yi alarak evlerine döndü. Bay Match onlara bu sürprizi nasıl hazırladığını anlatmaya başladı. Havalar düzelince doktorlar yola çıkmasına izin vermişlerdi. John ona çok iyi bakmıştı. Bay Match onu çok efendi ve dürüst bir genç olduğunu düşündüğünü söyledi. Bunları söylerken Meg'e bakınca kızının harıl harıl ateşi karıştırdığını gördü. Bunun üzerine karısına döndü. Bayan Match hemen kaşlarını kaldırarak konuyu değiştirdi ve bir şeyler yemek isteyip istemediğini sordu. Joe bu kaçamak bakışları da annesinin yaptığı işareti de görmüştü. Öfkeyle yerinden kalkıp et suyu ile şarap getireceğini bahane ederek odadan çıktı. Ömürlerinde o kadar güzel bir Noel yemeği yememişlerdi. Hannah hindiyi nar gibi kızartmış, çevresini de güzelce süslemişti. Erik tatlısı ise insanın ağzında eriyordu. Kafam o kadar karıştı ki, dedi Hannah, tatlıyı kızartıp hindiye de şekerlemediğimi şükredin. Bay Lorans, John ve Lori de yemeğe davetliydiler. Joe bay sert sert bakarken Lori de ona gülümsüyordu. Masanın başına yerleştirilmiş olan iki koltukta Betle bay mech oturuyordu. Yemekler yendi, içkiler içildi ve şerefe kadehler kaldırıldı. Masallar anlatıldı, şarkılar söylendi. Herkes çok eğlenmişti. Misafirlere gittikten sonra kızlar ocağın başında oturan babaları ile derin bir sohbete daldılar. "Jo birden geçenler nasıl da humurdanıyorduk." dedi. Aradan tam bir sene geçmiş. Bütün olarak değerlendirir ve sonunu da düşünürsek çok güzel bir yıl geçirdiğimiz söylenebilir," dedi Emi bundan pek emin değildi. Parmağındaki yüzüğe bakarak "Bence zor bir yıldı," diye mırıldandı. Beth babasının dizinde oturuyordu. "Ben bu yılın bittiğine seviniyorum," dedi. "Çünkü sen geldin." Bay Mech dört genç kızın yüreklerine sevgiyle baktı. Bu yıl hepiniz için zor bir serüvendi dedi. Özellikle de son aylar ama yılmayıp kahramanca yollarınıza devam ettiniz. Nereden biliyorsun? Annem mi söyledi? Diye atıldı Joe. Pek sayılmaz. Ben kendim keşfettim de denebilir. Meg babasının yanına oturmuştu. Bize de anlatır mısın babacığım? Diye sordu. İşte ilk örnek. Dedi babası onun yanıklar içindeki ellerini havaya kaldırırken. Ben bu elin pamuk gibi olduğu zamanı hatırlıyorum. O zamanlar senin için her şeyden önemliydi bu. Belki o zaman ellerin daha bakımlıydı ama şimdi bana neler yaşadığını anlattığı için bu hali daha güzel geliyor. Ellerinle birlikte o boş inançlarını da yıkmışsın. Eminim bu delik deşik olmuş parmaklarınla diktiğin dikişler daha uzun yıllar dayanacak. Artık bu çalışkan eli sıkmak benim için şereftir. Meg'in saatlerce çalışmasının karşılığı olarak babasının övgülerinden daha güzel bir ödül olamazdı. Ya Joe? diye fısıldadı Bed. Ne olursun onun için de iyi bir şeyler söyle. Joe babasının kan tam karşısında oturuyordu. Bu kısacık saçlarına rağmen bir yıl önce burada bırakmış olduğum oğlum Joe'yu şimdi burada göremiyorum. Karşımda yakasını güzelce iliklemiş, ayakkabılarını düzgün bağlamış bir genç kız var şimdi. Eskiden yaptığı gibi durmadan ıslık çalmıyor, kaba saba sözler etmiyor. Üstelik halının üzerine de boylu boyunca yatmıyor. Yüzü eskisinden daha ince ve solgun. Yürüyüşü de değişmiş. Artık pek gürültü çıkarmadan yürüyor. Sesi yumuşamış ama hepsinden önemlisi kendisinden küçük bir insana tam bir ana şefkatiyle bakıyor. Benim o vahşi kızımı özledim tabi ama onun yerine alan bu güçlü, iyi yürekli, yardımsever küçük hanımı da çok sevdim. Acaba saçlarını kestirmesi mi bizim kara kuzumuzu böyle ağırbaşlı yaptı? Yoksa Washington'da küçük kızımın bana gönderdiği 20 dolara değecek kadar güzel bir şey bulamadım. John'un gözleri buğulanmıştı. İnce yüzü de kızarmıştı. Sırabette diye bağırdı Emi. Sabırla sırasını beklemeyi öğrenmişti artık Galiba o da eskisi kadar utangaç değil dedi babası Sonra birden Bet'in ölümden döndüğünü hatırlayarak Yavrum Bet'in benim dedi ve kızına sıkı sıkı sarıldı Sonra Emi'ye döndü ve bugün Baktım da benim küçük kızım yemekte hindinin kara etlerinden alıyordu dedi Üstelik bütün gün annesine yardım edebilmek için oradan oraya koşturup durdu Bu gece yerini Meg'e verdi Sabırla sırasının gelmesini bekledi. Aynanın önünde durup süslenmeye de eskisi kadar meraklı değil galiba. Baksanıza parmağındaki o güzel yüzükten bile daha hiç bahsetmedi. Artık başkalarını da düşünmeyi öğrenmiş herhalde. O eski bencilliğinden sıyrılmış. Anladığıma göre tıpkı yaptığı kilden heykeller gibi kendini de yoğurup biçimlendirmeye çalışıyor. Bu beni çok sevindirdi, çok mutlu etti. Kendisi için de başkaları için de hayatı yoğurup güzelleştirmeye çalışan küçük bir kızla gururlanırım ben. ''Ya Beth?'' diye sordu Emi'yi tekrar. ''Bugün bir kitapta okudum.'' diye söze başladı Beth. İyilikle Umut birçok sıkıntılı gün geçirdikten sonra yemyeşil, bütün yıl leylakların açtığı çayırlık bir alana gelmişler. Ve tıpkı şu anda bizim yaptığımız gibi orada mutluluk içinde yaşamaya başlamışlar. Sonra yavaşça babasının kollarının arasından sıyrıldı ve piyanosuna doğru ilerledi. ''Şarkı söylemek istiyorum artık'' dedi. Sonra piyanosunun başına oturup en tatlı sesiyle güzel bir şarkıyı söylemeye başladı. 19. Bölüm Ertesi gün evdeki herkes Bay Meç'in çevresinde pervane gibi dönmeye başladı. Onun yanından hiç ayrılmak istemiyorlardı. Adamcağızı neredeyse sevgiden öldüreceklerdi. Bay Meçim, Bet'in divanının yanındaki büyük bir koltuğa oturtmuşlardı. Arada bir hannah da kapıdan başını uzatıp sevgili efendisine bir göz atıyordu. Hepsi çok mutluydular. Hiçbir eksikleri yok gibiydi. Joe ile Mac, bu konuda hiç konuşmadıkları halde yoluna konması gereken bir şey daha olduğunu biliyorlardı. Anneleriyle babaları kaygılı gözlerle önce Mege, sonra da birbirlerine bakıyorlardı. Joe ise hakkında John Brock geldikçe bunalıma giriyordu. Hatta bir keresinde Joe'nun taşlıkta unuttuğu şemsiyesine yumruk sallarken yakalanmıştı. Mac çok dalgındı, Çekingen, sinirli bir hali vardı. Kapının her çalışında irkiliyor, Joe'nun adının her geçişinde de kıpkırmızı oluyordu. ''Herkes bir şeyler bekler gibi bir hali var.'' diye mırıldandı Amy. ''Artık babam da eve döndüğüne göre ne beklediğimizi anlayamıyorum.'' Beth ise saf saf komşularının neden gelmediklerini merak ediyordu. Lori o gün öğleden sonra meçlerin evinin önünden geçiyordu. Pencerede Meg'i görünce birden kendini yere atarak deli gibi kıvranmaya başladı. Saçlarını yoluyor, ellerini kavuşturarak yalvarır gibi yapıyordu. Meg sinirlenerek çekip gitmesini söyledi. Lori yalancıktan mendiliyle gözyaşlarını kurular gibi yaptı. Büyük bir üzüntü içinde sendeleyerek oradan uzaklaştı. Mac bir şey anlamamış gibi yaparak bu aptan ne demek istiyor diye söylendi. Senin sevgili John'unun ileride yapacağı şeyleri gösteriyor dedi Joe asık bir suratla. Ne kadar etkileyici değil mi? Benim John falan değil o dedi Mac. Lütfen bana sataşma Joe. Sana daha önce de söylediğim gibi John'un falan sevdiğim yok benim. Aramızda hiçbir şey değişmedi. Hepimiz eskisi gibi hala arkadaşız. Hayır değiliz diye bağırdı Joe. Hiçbir zamanda eskisi gibi olamayız. Sen artık eskisi gibi değilsin. Benden o kadar uzaklaştın ki seni üzmek istediğimi sanma. Ben zaten her şeye erkekçe katlanmaya karar verdim. Bu işin bir an önce yoluna girmesini istiyorum. Artık kararını versen iyi olur. Mac elindeki işini eğilerek ortada benim karar vermemi gerektiren bir şey yok dedi. Üstelik o benimle konuşmadıkça ben bir şey yapamam. O da harekete geçmeyecektir. Çünkü babam ona küçük olduğumu söylemiş. Yaşı konusunda babasıyla aynı fikirde olmadığı belliydi. John gelip seninle konuşmaya kalkarsa ne yapacağını şaşırırsın sen. Hemen kızarır ve ağlamaya başlarsın. Ne söyleyeceğini bilemezsin ya da her şeye razı olursun. Hiç de senin sandığın kadar aptal değilim ben. Dedi Mac. Ne söylemem gerektiğini çok iyi biliyorum. Boş bulunup saçma sapan şeyler söylememek için her şeyi kafamda önceden tasarladım. Her şeye hazırlıklıyım artık. Joe daha saygılı bir tavırla. Peki ona ne söylemeyi düşündüğünü bana da söyler misin? Diye sordu. Tabii ki dedi ablası. Sen 16 yaşına geldin ve benim sırdaşım olabilirsin. Hem benim deneyimlerim ileride belki sana da yararlı olur. Yani senin de başına bu tür şeyler geldiği zaman demek istiyorum. Beni başıma böyle şeyler gelmeyecek. Başkalarını seyretmek çok daha eğlenceli. Benim başıma gelse sinirimden çatlarım. Bence de hiç çatlamazsın, dedimek. İnsan birini sevdikten sonra dalgın dalgın karşıdaki yola baktı. Yaz akşamları o yolda sevgililer dolaşırdı. Joe onun daldığı hayallerden uyandırmak için sert bir sesle, o adama söyleyeceklerini anlatacaktın, dedi. Aa evet. Dedi Mac. Soğukkanlı ve sitemli bir tavır takınacağım. Ve teşekkür ederim Bay Brock. Çok naziksiniz. Ama babamın söylediği gibi böyle şeyler için benim yaşım küçük. Onun için lütfen bu konuyu bir daha bana açmayın. Eskisi gibi arkadaş kalalım diyeceğim. Senin bu soğuk sözlerinin birini bile söyleyebileceğini hiç sanmıyorum dedi Joe. Zaten o da eğer bunları duyarsa hemen romanlardaki reddedilmiş aşıklar gibi davranmaya başlar. O zaman sen de hemen teslim bayrağını çekersin. Hayır işte. Ona kararımın kesin olduğunu söyleyerek odadan çıkacağım. Mac ayağa kalkarak odadan nasıl çıkacağını Joe'ya göstermek için kapıya doğru yürümeye başladı. Ama tam o sırada dışarıdan gelen ayak seslerini duyunca tekrar yerinde koşup dikişine elini aldı. Joe, Meg'in bu hareketine gülmemek için kendini zor tutuyordu. Biri kapıya vurdu. Joe soğuk bir tavırla kapıyı açtı. John Brock, şaşkın bir tavırla kapıda durmuş kızlara bakıyordu. Şey, şemsiye mi almaya gelmiştim, dedi. Yani demek istiyorum ki bir de babanızın sağlığını sormak istedim. Babam iyi, dedi Joe. Şemsiyeniz ise rafta duruyor. Gidip babama geldiğinizde haber vereyim. John'la rahatla konuşabilmeleri için Meg'e bir fırsat vermek istiyordu. Joe odadan çıkar çıkmaz Meg kapıya yöneldi ve ''Annem de sizi görmekten çok memnun olacaktır. Ben de gidip onu çağırayım.'' diye odadan çıkmaya yeltendi. ''Lütfen Margaret gitme.'' dedi John. ''Benden korkuyor musun yoksa?'' O kadar üzülmüş görünüyordu ki Meg onu kırdığını sandı. Sonra birden genç adamın kendisine ilk kez Margaret dediğini fark ederek kıpkırmızı oldu. Babama o kadar yardımcı oldunuz ki sizden nasıl korkarım? Size ancak teşekkür edebilirim. Genç adam Meg'in o küçük elini tutarak nasıl teşekkür edebileceğinizi söylememe izin verir misiniz? diye sordu. Meg, Kalbi heyecanla çarparken kaçıp gitmekle John'un ne söyleyebileceğini dinlemek arasında bocalıyordu. Sonunda elini çekmeye çalışarak ''Hayır, lütfen bir şey söylemeyin'' dedi fısıltıyla. Korkmadığını söylemesine rağmen çok ürkmüş bir hali vardı. John Brock da sevgiyle Meg'e bakarken çok heyecanlıydı. ''Sizi rahatsız etmek istemiyorum Meg'' dedi sonunda. ''Yalnız beni birazcık olsun sevip sevmediğini bilmek istiyorum.'' Çünkü ben seni çok seviyorum. İşte Meg'in hazırladığı sözleri söylemesinin tam zamanıydı. Ama kızın ağzından tek kelime bile çıkmıyordu. Başını önüne eğdi. Sonunda ''Bilmiyorum'' diye mırıldandı. ''Hem ben daha çok gencim.'' ''Beklerim. Bu arada sen de beni sevmeyi öğrenirsin. Bu senin için çok zor olur mu?'' ''Hayır. Yalnız...'' John, Meg'in sözünü keserek onun öbür elini de tuttu. Yalvarır gibi konuşuyordu. İşte tam o sırada Meg birden onun yüzündeki gizli gülümsemeyi gördü. Ancak başarısından şüphe duymayan insanlar böyle bakabilirdi. Bu durum birden sinirine dokunmuştu. Bütün küçük kadınların en iyilerinin bile içinde başkalarına sözünü geçirme isteği, kendi üstünlüklerini gösterme merakı vardır. İşte birden Mac de bu duyguya kapıldı. Ellerini geri çekerek ciddi bir sesle ''Ben bir şey öğrenmek istemiyorum.'' dedi. ''Lütfen şimdi buradan gidin ve beni rahat bırakın.'' Meki daha önce hiç böyle görmemiş olan zavallı John Brock şaşkına dönmüştü. Mek kapıya doğru yürümeye başlamıştı. John hemen arkasından koşarak ''Doğru mu söylüyorsun Mac?'' diye sordu. Evet, doğru söylüyorum dedimek. Böyle şeylerle meşgul olmakta istemiyorum. Hem babamın da size söylediği gibi ben daha çok gencim. Acaba zamanla bu fikirlerinin değişeceğini umut edebilir miyim? Sen karar verene kadar ben beklerim. O zamana kadar seni hiç rahatsız etmem. Yeter ki benimle oynama. Mek, beni aklınıza hiç getirmeyin. Böylesi daha iyi olur. Derken, John Brooke'un üzerindeki etkisini ölçüyor. Bu da çok hoşuna gidiyordu. John Brock bu üzgün haliyle tıpkı Meg'in sevdiği roman kahramanlarına benzemişti. Ama o onlar gibi kendini yerden yere atarak dövünmedi. Sadece büyük bir sevgiyle kızın yüzüne baktı. Meg bu bakışlar karşısında içinin yumuşadığını hissetti. İşte tam o sırada Mech hala topallaya topallaya içeri girdi. Yaşlı kadın yolda Laurier'e rastlamış, Bay Matt'in geldiğini duyunca dayanamayarak onu görmeye gelmişti. O sırada herkes evin arkasındaydı. Kadın da yavaşça içeri girerek onları şaşırtmak istemişti. Mac'le genç adam gerçekten şaşırmışlardı. Mac, hortlak görmüş gibi yerinden sıçrarken John da hemen yan odaya kaçmıştı. ''Neler oluyor burada böyle?'' diye sordu Matt kızgın bir sesle. Mac kıpkırmızı bir suratla kekeleyerek ''Hiç!'' Dedi babamın arkadaşı bizi sizi birden görünce çok şaşırdık da Belli belli diye söylenerek oradaki bir koltuğa oturdu yaşlı kadın Babanın arkadaşı sana neler anlattı böyle pancar gibi kıpkırmızı oldun Anlat bakalım işin doğrusu nedir Bir şey anlattığı yok dedi Mac Baybrook şemsiyesini burada unutmuş da Mac dehşet içinde bağırdı. ''Bay Brock mu?'' dedi. ''Yani şu oğlanın öğretmeni olan adam mı?'' ''Şimdi anladım. Bu işi biliyordum zaten ben.'' Joe'yu sıkıştırıp ağzını aradığım bir gün o bana her şeyi söylemişti. ''Umarım bu adamla evlenmeyi düşünmüyorsundur.'' Mac çok sıkılmıştı. ''Susun lütfen hala.'' dedi. ''Konuştuklarımızı duyabilir. İsterseniz ben annemi çağırayım.'' ''Dur şimdi.'' dedi halası. Söyle bakalım şu kuk mudur brok mudur? Bu adamla evlenmeyi düşünüyor musun? Eğer böyle bir niyetin varsa şunu bil ki sana bir kuruş bile bırakmam. Bunu unutma ve aklını başına topla. Meç herkesin damarına basmak gibi bir huyu vardı. En sakin insanları bile zevkle çileden çıkarabilirdi. Eğer gençse ve birini seviyorsa en sakin huylu kişinin içinde bile bir dikbaşçılık vardır. Meç hala, Meg'e John'u... Brooke ile evlenmeyi kabul etmesi için yalvarsaydı, kız bunu düşünmek bile istemediğini söyleyecekti besbelli. Ama ona John'u sevmemesi emredilince içinde bir isyan kabardı ve hemen o an John'u sevmeye karar verdi. Adama duyduğu sevgi bu karşı gelme isteğiyle birleşince bu kararı iyice kesinleşti. Çok büyük bir heyecanla alışılmamış bir şekilde yaşlı kadına karşı çıktı. ''Ben canımın istediği kişiyle evleneceğim.'' dedi. Siz de paranızı istediğiniz kişiye bırakmakta serbestsiniz. Hadi oradan ukala kız sen de, dedi halası. Bir gün aşk uğruna sefil bir kulübede yaşamaya başladığın zaman çok pişman olacaksın. Bir takım insanların büyük konaklarda yaşadıkları tatsız hayattan daha kötü olamaz ya, dedi Mac. Mac gözünü takarak şaşkın şaşkın sanki onu ilk kez görür gibi Mac'e baktı. Mac de kendine hayret ediyordu. John'u böyle savunmak Eğer isterse onu sevebileceğini söylemek Hoşuna gidiyordu Meçala konuşmaya yanlış girdiğini anlayıp Bir an durakladı Sonra sesini elinden geldiğince tatlılaştırarak iyiliğini düşünerek konuşuyorum Daha başlangıçta hata yaparak Bütün hayatını mahvetmeni istemiyorum Zengin biriyle evlenip Ailene yardım etmelisin Bu senin görevin sayılır Ailen bunu sana öğretmeliydi dedi. ''Annemle babam sizinle aynı fikirde değiller. Onlar zengin olmadığı halde Joe'nu çok seviyorlar. ''Senin annenle babanın dünyadan haberleri yok.'' ''İyi ki öyleler.'' Meçhala bu sözleri duymamazlıktan geldi. ''Bu rok parasız bir adam değil mi? Anladığıma göre zengin bir akrabası falan da yokmuş. Hayır yok ama onun bir sürü dostu var. İnsan dostlarının sırtından geçinemez.'' Dostların o sıcak kalplerinin nasıl soğuduğunu yaşayınca anlarsın. Üstelik çok kazançlı bir işi de yokmuş galiba. Hayır ama Bay Lorenz onun iş bulmasına yardım edecek. Hadi oradan. James Lorenz huysuz morun biridir. Ona güvenilmez. Demek sen parasız pulsuz üstelik mevki bile olmayan bir adamla evlenmek niyetindesin öyle mi? O zaman şimdikinden de çok çalışmak zorunda kalacağını düşündün mü peki? Oysa beni dinlersen rahat günlerin olabilir. Ben seni daha akıllı sanırdım. Ömrümün yarısını bekleyerek geçirsem ondan iyi birini bulamazdım. John hem iyi kalpli hem de akıllı biri. Çalışkan ve cesur üstelik. Bu kadar yoksul, genç ve budalı olmama rağmen beni seviyor. Bu bana gurur veriyor. Açık sözlülük ve cesaret e çok yakışmış, sanki onu iki kat daha güzelleştirmişti. Adam senin zengin akrabaların olduğunu biliyordur, dedi Mechala öfkeyle. Senden hoşlanmasının gerçek nedeni de budur. Bunu nasıl düşünebilirsiniz Mechala? diye bağırdı Mek. O böyle hesaplar yapacak biri değil. Eğer bu şekilde konuşmak istiyorsanız ben sizi bir dakika daha dinleyemem. Mek çok kızmıştı. O da benim gibi para için evlenecek biri değil, dedi. Bizler yoksul olmamıza rağmen mutluluğun ne olduğunu bilen insanlarız. Bundan sonra da onunla mutlu olacağım John beni seviyor Ben Sözün burasında Meg birden sustu Henüz kararını vermemişti ki Biraz önce sevgili John'una Çekip gitmesini söylemişti Ya şimdi John yandaki odadan Onun bu sözlerini duymuşsa Ne yapacaktı Meçala çok sinirlenmişti Güzel yeğeninin Zengin biriyle evleneceğini umuyordu Canın nasıl isterse Diye bağırdı ''Bildiğini yapmaya devam et. Sen çok inatçı bir kızsın Meg. Ama bil ki bu çılgın kararın sana çok şey kaybettiriyor.'' ''Hayır susmayacağım. Beni büyük bir düş kırıklığına uğrattın. Artık babanı görecek halimde kalmadı. Eğlendiğin zaman benden hiçbir şey bekleme. ''Brokcuğu'nun dostları size yardım ederler. Bundan sonra seninle işin bitmiştir.'' Meç kapıyı Meg'in suratına çarparak çıkıp gitti. Kızım bütün cesaretini alıp götürmüştü sanki. Tam o sırada John Brock yandaki odadan çıkıp geldi. Meg'in elini tutup konuştuklarınızı duydum dedi. Sana çok teşekkür ederim. Ayrıca halana da çok şey borçluyum. Onun sayesinde senin de beni bir parçacık olduk sevdiğini öğrendim. Halam senin hakkında öyle konuşana kadar ben de seni ne kadar sevdiğimi bilmiyordum dedi Meg. Mac gideli 15 dakika olmuştu ki Joe usulca aşağı indi. Oturma odasının kapısını vurdu. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Sevinçle Mac John'a ağzının payını verdi herhalde diyerek kendi kendine gülümsedi. İçeri girerken niyeti bir düşmanın yenilgisini kutlamaktı ama kapıyı açınca birden karşısında o düşmanın kucağında ablasıyla divanın üzerinde rahat rahat oturduğunu gördü. Joe birden başından aşağı bir kovası dökülmüşcesine gözlerini fal taşı gibi açarak garip bir ses çıkardı. Sevgililer de onu o an fark etmişlerdi. Mek hemen ayağa fırladı. Yüzünde hem gururlu hem de utangaç bir ifade vardı. O adam ise gülerek Joe'nun yanına geldi ve onu öpüp sakince ''Bizi kutla Joe kardeş'' dedi. Artık bu kadarı da olamazdı. Jo tek kelime bile söylemeden odadan dışarı fırladı. Dili gibi yukarıdaki odaya dalıp çılgınlar gibi tepinerek herkesi korkuttu. Ne olur biri hemen aşağı insin diye bağırıyordu. John Brock Meg'e korkunç şeyler yapıyor. Bu durumda da Meg'in hoşuna gitmiş görünüyor. Annesiyle babası aceleyle odadan çıktılar. Joe kendini yatağa atarak avaz avaz ağlamaya başlamıştı. Sonra bu korkunç haberi Beth ile Amy'e de verdi. Ama onlar bu habere çok sevilmişlerdi. Joe onlardan da yakınlık bulamayınca kendisini tavan arasına kapatarak fareleriyle dertleşti. Bay ve bayan Match genç adamla uzun uzun konuştu. John Brock onlara tasarılarından söz etti. O sessiz görünen genç adamın düşüncelerini anlatırken gösterdiği cesaret şaşılacak şeydi. O sırada çay vaktini haber veren çıngırak çaldı. John hala Meg'e hazırlayacağı cennetten söz ediyordu. Çıngırağı duyunca Meg'in koluna girerek onu sofraya oturttu. İkisi de o kadar mutlu görünüyorlardı ki Joe bile kıskançlığını unutur gibi oldu. Ama John'un Meg'e gösterdiği bağlılığın etkisine girmişti. Beth de onlara gülümsüyordu. Anneleriyle babaları genç çifti sevgiyle seyrediyorlardı. Herkes o kadar mutluydu ki kimse bir şey yiyememişti. O eski yıpranmış eşyalarla dolu olan oda bile ailenin ilk aşk hikayesi orada başlamış olduğu için sanki parlamış gibiydi. Artık bu evde güzel şeyler olmaz diyordun sen değil mi Mac? diye sordu Emi. Güzel sevgililerin tablosunu nasıl yapacağını düşünüyordu. Mac sanki rüyada gibiydi. ''Bunu söyleyeli çok uzun zaman oldu gibi geliyor bana.'' dedi. ''Bu yıl üzüntülerini hemen arkasından sevinçli olaylar yaşadık.'' dedi Bayan Mech. ''Birçok ailede de böyle olur zaten. Olaylarla dolu bir yıl geçirdik ama çok şükür sonu iyi bitti.'' ''Umarım bundan sonraki yılda öyle olur.'' diye homurdandı Joe. Meg'in kendisini hiç sayarak birden bir yabancıya ait olmasını bir türlü kabullenemiyordu. John güvenle Meg'e bakarak gülümsedi ve ''Üç yıl sonra daha da mutlu olacağız.'' dedi. Düğünün bir an önce olmasını isteyen Amy ''Bu kadar beklemeniz şart mı?'' diye sordu. ''Evlenmeden öğrenecek o kadar çok şey var ki bu kısa bir süre sayılır.'' dedi Meg gülümseyerek. ''Sen yeni şeyler öğrenirken ben de çalışacağım.'' dedi John. O sırada sokak kapısının kapandığını duydular. Joe bir soluk alarak Neyse ki Lori geliyor diye düşündü. En sonunda aklı başında biriyle konuşabileceğim. Ama hiç de tahmin ettiği gibi olmadı. Lori elinde bir gelin çiçeğiyle sevinç içinde hoplaya zıplaya odaya daldı. Çiçekleri Meg'e verip onları kutladıktan sonra ''Buy Brock'un istediğini yapacağını biliyordum.'' dedi. Onun başaramayacağı iş yoktur. ''Sağ Lori.'' dedi Bay Brock. ''Düğünümüze seni de davet ediyoruz.'' Dünyanın neresinde olursam olayım, sırf Joe'nun yüzünün ne hale geleceğini görebilmek için bile gelirim. Joe misafir odasının öbür köşesine doğru yürümeye başladı. Lori onun yanına gitti. ''Pek neşeli görünmüyorsun, Joe neyin var?'' diye sordu. Bu evli işi hiç hoşuma gitmemesine rağmen bu konuda daha fazla bir şey söylememeye karar verdim. Mekten vazgeçmenin benim için ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Ondan vazgeçmiyorsun ki yalnız evleriniz ayrılıyor. Artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayız. En iyi arkadaşımı kaybettim. Ben varım ya Joe. Pek işe yaradığımı bilmiyorum ama senden hiçbir zaman ayrılmayacağım. Sağ ol Lori, dedi Joe arkadaşına sevgiyle bakarak. Beni tek avutan kişi sensin. Artık üzülmeye bırak ama John iyi, bi iyi biri. Mac de çok mutlu. John bir ev kurmak için elinden geleni yapacak. Dedem de yardım edecek. Meg kendi küçük evinde ne kadar mutlu olur düşünsene. O zamana kadar ben de okulu bitirmiş olacağım. Gelip seni alacağım ve birlikte dünyayı dolaşacağız. Üç yıl içinde neler olacağını kimse bilemez ki. Doğru ama geleceğe ait düş kurmak istemez misin? İsterim tabii dedi Joe ama şu anda herkes o kadar mutlu ve neşeli görünüyor ki bundan daha mutlu olabileceğimizi düşünemiyorum. Sonra odadakilere tek tek baktı. Babasıyla annesi sessizce yan yana oturmuşlardı. John ile Maggie seyrederek 20 yıl önceki hayatlarını yeniden yaşıyor gibiydiler. Amy sevgililerin resmini yapmaya başlamıştı bile. Beth divana uzanmıştı. Artık oldukça sağlıklı ve neşeli görünüyordu. Ve Laurie sevgili arkadaşı Joe'nun tam arkasında duruyordu. Karşılarında duran aynaya baktı. Joe'yla göz göze gelince yavaşça gülümsedi. Son